Demir Ökçe 1. Bölüm Kartalın Yumuşak, hafiften esen yaz rüzgarı, dev serve ağaçlarının dallarını hareketlendiriyor. Wildwater deresinin küçük, tatlı dalgaları, derenin yosunlu taşları üzerinde ufak dalgalar oluşturuyor. Güneşte kelebekler dans ediyor ve her yerden insanın uykusunu getiren arı vızıltısı yükseliyor. Her şey öylesine sessiz ve sakin. Burada oturmuş düşünüp taşınıyorum ve huzursuzum. Beni huzursuz eden bu sessizlik. Gerçek değilmiş gibi geliyor insana. Bütün dünya sessiz ama bu fırtına öncesinin sessizliği. Kulaklarımı ve bütün duyularımı yaklaşan fırtınanın belirtilerini yakalamak için zorluyorum. Ah zamanından önce kopmasa o fırtına. Zamanından önce kopmasa. Huzursuz olmamda pek şaşılacak bir yan yok. İkinci devrim büyük oranda Ernest Everhard'ın eseriydi. Elbette Avrupalı liderlerle işbirliği yapmıştı. Everhard'ın yakalanması ve gizlice idam edilmesi 1932 yılı baharının en büyük olayıydı. Yine de devrim yapmak için o kadar iyi hazırlanmıştı ki yoldaş komprocuları onun planlarını çok az bir karışıklık ve gecikmeyle uygulamayı başarmışlardı. Everhard'ın idamından sonra karısı Kaliforniya'da Sonoma Hills'te küçük bir dağ evinde yaşamak için Wake Robin Lodge'a gitti. Düşünüyorum. Düşünüyorum. Sonunda düşünmekten kendimi bir türlü alamıyorum. Hayatın kargaşası içinde o kadar uzun süre yaşadım ki. Şimdi bu huzur ve sessizlik beni bunaltıyor. Ölümün çılgın girdabını ve giderek yaklaşan afeti düşünmekten kendimi alamıyorum bir türlü. Kulaklarım işkence görenlerin çığlıklarıyla çınlıyor. Geçmişte olduğu gibi, şimdi de körpe, güzel insan etinin yaralanıp ezilişini, ruhların gururlu gövdelerden vahşice çekilip koparıldığını ve sonra da Tanrı'nın karşısına fırlatılıp atıldığını görebiliyorum. Biz zavallı insanlar, kendi sonlarımıza işte böyle ulaşıyor, dünyaya sonsuz barışı ve mutluluğu katliamla ve yok ederek getirmeye çabalıyoruz. Üstelik yalnızım. Olacakları düşünmediğim zamanlar, geçmişte olanları ve şimdi artık olmayanları kartalımı düşünüyorum. Yorulmak nedir bilmeyen kanatlarıyla, boşluğu döve döve yükselen, yukarıya, güneşine, insan özgürlüğünün alev alev yanan idealine doğru uçan kartalımı düşünüyorum. Burada, boş boş oturup onun yarattığı bu büyük olayı, elim kolum bağlı bekleyemem ama o, Yarattığı büyük olayı görmek için burada olmayacak. Bütün gençlik yıllarını bu davaya adadı kartalım ve bu uğurda hayatını verdi. Bu onun ellerinin emeğidir. O yaptı. Bu nedenle endişeli bekleyiş döneminde kocam hakkında yazacağım. Onun kişiliğine herkesten çok ben ışık tutabilirim. Ama yine de böylesine soylu bir kişilik yeterince hakkı verilerek anlatılmış olamaz. Muhteşem bir insandı. Ona olan aşkın bencilliğinden sıyrıldığında en derin üzüntüm sabahları gün doğumunun tanığı olmak için burada bulunmayışıdır. Başarısız olamayız. Yenilgiye uğrayamayız. Çünkü o başarmamız için her şeyi fazlasıyla sağlam ve güvenli kurdu. Lanet olsun sana demir öpçe. Çok geçmeden insafına terk edilmiş insanlığın göğsünden çekeceksin ayağını. Bir işaretle bütün dünya işçileri ayaklanacak. Dünya tarihinde şimdiye kadar böyle bir şey görülmemiş olacak. İşçilerin dayanışması sağlanacak ve dünya tarihinde ilk kez bütün dünyayı baştan sona saracak, uluslararası bir devrim gerçekleşecek. Görüyorsunuz ya, tehdit eden, yaklaşan şeyle doluyum tepeden tırnağa. Gece gündüz onu öylesine yoğun yaşadım ki artık aklımdan çıkmıyor. Bu nedenle yaklaşan fırtınayı düşünmeden kocamı düşünemiyorum. O bütün bu hareketin ruhuydu. Bu ikisini düşüncemde bile nasıl birbirinden ayırabilirim? İkinci devrim gerçekten uluslararası bir devrim. Çok geniş kapsamlı bir plandı. Öyle ki yalnızca tek bir insanın zeka tarafından geliştirilmesi imkansızdı. Emek bütün dünyanın oligarşilerinde ayaklanmak için bir işaret bekliyordu. Almanya, İtalya, Fransa ve Avustralya emekçi ülkeleriydi yani sosyalist devletlerdi. Devrime yardım etmeye hazırlardı. Cesurca yardım ettiler ve bu nedenle ikinci devrim kırılıp önlendiğinde onlar da dünyanın birleşik oligarşik yönetimleri tarafından ezildiler ve sonra sosyalistlerin yerine oligarşik yönetimler geçti. Daha önce de söylediğim gibi onun kişiliğini yalnızca ben aydınlatabilirim. Onun özgürlük için çalıştığını ve nice çileler çektiğini herkes bilir. Ama ne kadar çok çalıştığını ve ne kadar büyük bir ıstırap çektiğini ben herkesten çok daha iyi biliyorum. Çünkü bu ıstıraplı 20 yıl boyunca onunla birlikteydim. Ve onun sabrını, yorulmak bilmez çabasını, yaklaşık 2 ay önce uğruna canını verdiği davaya, kendini sonuna kadar adayışını kimse benden daha iyi bilemez. Şimdi... Ernest Everhard'ın hayatıma nasıl girdiğini, onunla ilk kez nasıl karşılaştığımı, hangi aşamalardan geçerek onun bir parçası olduğumu ve hayatımda yaptığı büyük değişiklikleri sade bir dille anlatmaya çalışacağım. Böylelikle onu benim gözlerime görecek ve onu benim onu tanıdığım gibi tanıyacaksınız. Açıklanması uygun düşmeyecek kadar özel ve tatlı şeyler hariç elbette. Onunla ilk kez Şubat 1912'de. Babamın Berkeley'deki evine akşam yemeğine misafir olarak geldiğinde karşılaşmıştım. Bende bıraktığı ilk izlenimlerin pek de olumlu olduğunu söyleyemem. Avis Everhars'ın babası John Carrington, Kaliforniya'daki Berkeley Devlet Üniversitesi'nde profesördü. Fizik alanını seçmişti. Ayrıca birçok orijinal araştırmalar yapardı ve bir bilim adamı olarak haydünlüydü bilme yaptığı en büyük katkı elektron üzerine yaptığı çalışmaları ve enerji ve maddenin tanımı adlı anıtsal eseridir. Bu kitabında hiçbir itiraz kabul etmeyecek biçimde maddenin, kütlenin nihai biriminin ve enerjinin son çözünlemede özdeş olduğunu kanıtlamıştı. Bu düşünce daha önce radyoaktivite adlı yeni bilim alanında araştırmalar yapmış olan Sir Oliver Lodge ve diğer öğrencileri tarafından geliştirilmiş ama kanıtlanamamıştı. Yemekte bulunan birçok kişiden biriydi. Oturma odasında toplanmış ve diğerlerinin gelmesini beklemiştik. Toplanmış olanlarla bağdaşmayan bir hali vardı içeri girerken. Babamın kendince tanımladığı gibi vaizlerin gecesiydi. Ve Ernest hiç kuşku yok ki kilise adamlarının arasında sırıtıyordu. Orada yeri yoktu. Her şeyden önce giysisi üzerine oturmamıştı. Koyu renkli, hazır giyin, üzerinde berbat bir şekilde duran takım elbisesi vardı. Gerçekte hiçbir hazır takım elbise onun bedenine ömür boyu uymadı. Ve o gece hep olduğu gibi kasları yüzünden kumaş buruşmuş, ceket fazla gelişmiş omuzları üzerinde kırış kırış olmuştu. Boynu para içinde üşen bir boksörünki gibi kalın ve güçlüydü. İşte babanın keşfetmiş olduğu sosyal filozof ve eski nalbant bu diye düşündüm. Şişkin kasları ve bir boğanınki gibi kalın boynuyla gerçekten bir nalbant gibi görünüyordu. Onu hemen kafamda sınıflandırdım. Bir tür dahi diye düşündüm. İşçi sınıfının kör tomu. Sonra bir de benimle el sıkışması vardı ki tokalaşması sert ve güçlüydü ama bana kara gözleri de dik ve cüretli bakıyor... Fazlasıyla cüretli diye düşünmüştüm. Anlıyorsunuz ya, o günlerde kendi sosyal çevremin bir varlığıydım ve güçlü sınıfsal içgüdülerim vardı. O günlerde cüzdanlarını ortaya koyup dövüşmek erkekler arasında adetti. Çıplak elleriyle dövüşürlerdi. Dövüşenlerden biri baygın ya da ölü olarak yere devrildiğinde ayakta kalan parayı alırdı. Bu belli belirsiz atıfta bulunan Tom, Hristiyanlık çağında 19. yüzyılın ikinci yarısında dünyada fırtınalar yaratan kör bir zenci müzisyendi. Kendi sınıfımdan bir insanın bile bana böylesine dik dik küstahça bakması neredeyse bağışlanamaz bir şeydi. Bu bakışlar karşısında gözlerimi yere indirmekten kendimi alamayacağımı biliyordum. Onu geçip sevdiğim insanlardan biri olan Psikopos Moraus'u selamlamak için döndüğümde biraz olsun rahatladım. Psikopos Morales orta yaşlı, sevinli ve ciddi bir adamdı. Görünüşüyle İsa'ya benziyordu. İyi kalpli biri ve ayrıca mesleğinin uzmanı bir din adamıydı. Benim haddini bilmeyiş olarak algıladığım bu küstahlık, Ernest Everhard'ın yaratılışının karakteristik özünün bir parçasıydı. Sade ve doğrudandı. Hiçbir şeyden korkmuyordu. Kibarlık adına toplum hayatının gerektirdiği yapılması zorunlu bir takım davranışlarla vakit kaybetmeyi reddediyordu. Hoşuma gitmiştin diye açıkladı bana çok uzun zaman sonra. Ne diye hoşuma giden şeyle gözlerimi doldurmayacaktım ki? Hiçbir şeyden korkmadığını söylemiştim. Gerçekte aristokrat olmayanların saflarında olmasına rağmen doğuştan aristokrattı. İnsanüstü bir varlıktı o. Nietzsche'nin tanımladığı sarışın hayvan ayrıca ateşli bir demokrattı. Öteki misafirleri ağırlamaya dalınca belki de edindiğim ilk olumsuz izlenimin de etkisiyle bu işçi sınıfı filozofu tamamen aklımdan çıkmıştı. Ama yine de bir iki kez gözüme ilişti. Özellikle önce papazlardan birini daha sonra diğerini dinlerken gözlerinde beliren Friedrich Nietzsche, Hristiyanlık çağında 19. yüzyılda çılgın bir filozoftu. Gerçeğin vahşi kıvılcımlarını yakalamıştı ama kendisini insanlık düşüncesinin büyük bir dairesi içinde düşünmüş ve sonra çıldırmıştı. Parıltı gözüme çarptı. Mizah duygusu var diye düşündüm. Kötü elbise giymesini bağışladım ama giderek zaman geçiyor, yemeğin sonuna geliniyordu. Papazlar durmadan işçi sınıfı bu sınıfın kiliseyle ilişkileri ve kilisenin bu ilişkiler konusunda neler yaptığını ve daha neler yapacağını konuşuyorlardı. Ama konuşmak için ağzını bir kez olsun açmamıştı. Ne var ki babamın Ernest'ın hiç konuşmamasından rahatsız olduğunu fark ettim. Bir ara babam bir sessizlik anından yararlanarak Ernest'ten bir şeyler söylemesini istedi. Ama Ernest omuzlarını silkti. Söyleyecek bir şeyim yok diyerek tuzlu bademleri yemeye devam etti. Ama babam öyle kolay kolay göz ardı edilemezdi. Bir süre sonra aramızda işçi sınıfının bir üyesi bulunuyor dedi. Bize ilginç ve değişik olacak yeni bir bakış açısıyla söyleyecekleri olduğundan eminim. Bay Ewhart'tan söz ediyorum. Konuklar nezaketen ilgi gösterip Ernest'in görüşlerini anlatması için ısrar ettiler. Ona karşı tavırları öylesine hoşgörülü ve cana yakındı ki, gerçekten de onu himaye eden bir hava oluşmuştu. Ernest'ın papazların bu tutumlarını sezip onlarla içten eğlendiğini fark ettim. Çevresindekilere şöyle bir göz gezdirdiğinde bakışlarındaki ve gözlerindeki kahkaha parıltısını gördüm. Ben din konusunda tartışmaya girecek kadar güzel konuşmasını bilmiyorum diye söze başladı. Ve sonra alçak ve kararsız bir tavırla duraksadı. Devam et diye üstelediler. Doktor Hammerfile, bizler gerçeğin herhangi bir insanda da olabileceğine inanırız. Yeter ki düşünceleri içten olsun dedi. Öyleyse içtenliği gerçekten ayırt edebiliyorsunuz dedi Ernest gülerek. Doktor Hammerfile ne diyeceğini şaşırdı bir an. Cevap vermeye çabaladı. En iyilerimiz bile yanılabilir genç adam. En iyilerimiz bile. Ernest anında değişti. Adeta başka bir adam verdi. Pekala öyleyse diye cevap verdi. Hepinizin yanıldığını söyleyerek söze başlamama izin verin. İşçi sınıfı hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hatta bu konuda en ufak bir bilginiz bile yok. Sizin sosyolojiniz düşünme yönteminiz gibi. Hatalı ve değersiz. Söyleyiş biçimiyle kıyaslanınca söyledikleri hiç de fazla bir şey değildi. Daha ağzını açar açmaz yerimden sıçradım. Sesinin tonu da bakışları kadar küstahçaydı. Bu beni baştan aşağı ürperten bir ses tonuydu. Bütün masadakiler de sarsılmış, tek düzelikten ve uyuşukluktan bir anda sıyrılmışlardı. Bizim düşünme yöntemimizde bu kadar korkunç derecede bozuk, hatalı ve değersiz olan yan nedir genç adam diye sordu doktor Hemmerfield. Sesinden ve konuşma tarzından duyduğu hoşnutsuzluk açıkça belli oluyordu. Sizler metafizikçisiniz. Metafiziği kullanarak her şeyi kanıtlayabilirsiniz. Bu böyle olunca her metafizikçi başka metafizikçilerin düşüncelerinin yanlış olduğunu kanıtlayabilir. Huzur içinde bağdaş grup oturabilir. Sizler düşünce dünyasının anarşistlerisiniz. Ve sizler dünyaya çılgınca yön veriyorsunuz. Her biriniz kendi yarattığınız dünyada, kendi hayal ve isteklerinizin yarattığı bir dünyada yaşıyor, içinde yaşadığınız gerçek dünyayı bilmiyorsunuz. Sizin düşüncenizin gerçek dünyadaki yeri, zihinsel sapıklıktan başka bir şey değil. Bu masada oturmuş sizin konuşmalarınızı dinlerken bana neyi hatırlattınız biliyor musunuz? Bir iğnenin ucunda kaç tane meleğin dans edebileceği biçimindeki alabildiğine heyecan verici bir konuyu. ''Büyük bir ciddiyetle ve bilgelikle tartışan ortaçağ skolastiklerini.'' ''İşte sayın baylarım, sizler 20. yüzyılın düşünce hayatından 10 bin yıl önce ilkel bir ormanda büyü yaparak insanları tedavi eden kızıl derili sihirbaz doktorlar kadar uzaksınız.'' Ernest konuşurken gerçekten öfkeli bir hali vardı. Yüzü ışıl ışıl, gözleri çakmak çakmaktı. Öfke parıltısı bir yanıp bir sönüyor... Çenesi ve ağzı öfkeyle geriliyordu. Ama bu, onun sonradan alışacağım kendine özgü davranışlarından sadece biriydi. Her zaman insanları heyecanlandırırdı. Öfkesinin mükemmel, balyoz gibi inen tavrı her zaman dinleyenlerin kendilerini unutmasını sağlardı. Bu masadakiler de şimdi kendilerini unutuyorlardı. Psikopos Morehouse öne doğru eğilmiş, dikkatli dinliyordu. Doktor Hammerfield'ın, Yüzü sıkıntı ve öfkeden kıpkırmızı kesilmişti. Diğerleri de öfkelenmişti. Ama birkaçı sözüm ona bıyık altından üstünlük taslayan bir şekilde gülüyordu. Bana gelince bu durumu çok eğlenceli buluyordum. Babama baktım, içimize sokmaktan suçlu olduğu bu insandan yapılma bombanın yaptığı etkiden keyiflenmişti. Kahkahalarla gülecek diye korkuyordum. Kullandığınız terimler oldukça belirsiz diye sözünü kesti Ernest'in. Doktor Emryfield bize metafizikçiler diyerek tam olarak niye anlatmak istediğinizi açıklayabilir misiniz? Size metafizikçiler diyorum çünkü metafizik bir yolla akıl yürütüyorsunuz diye devam etti Ernest. Akıl yürütme yönteminiz bilimin tam karşıtı. Vardığınız sonuçların hiçbir geçerliliği yok. Soyutta her şeyi kanıtlayabilirsiniz ama yine de hiçbir şeyi kanıtlamış olmazsınız. Aynı düşünceye varan iki kişi çıkmaz aranızdan. Her biriniz evreni ve kendinizi açıklamak için kendi bilinç sınırlarınızın içine kapanıp kalıyorsunuz. İnsanın bilinci bilinçle açıklamaya çalışması, çizmesinin konçlarından kendini çekerek havalandırmaya çalışmasına benzer. Anlamıyorum dedi Psikopos Moraus. Bana öyle geliyor ki aklın yarattığı her şey metafizikseldir. Bütün bilimlerin en doğrusu ve en inandırıcısı olan matematik bile tamamen metafizikseldir. Bilimsel bir akıl yürütmenin her bir düşüncesi metafiziktir. Kuşkusuz bu konuda bana katılıyorsunuzdur öyle değil mi? Söylediğiniz gibi anlamıyorsunuz diye karşılık verdi Ernest. Metafizikçi kalkış noktası olarak kendi öznerliğini temel alıp tümden gelim yoluyla akıl yürütür. Bilim adamı ise deneylerin sonuçlarını kendine temel alarak tümevarım yoluyla akıl yürütür. Metafizikçi kuramdan gerçeklere ulaşır. Bilim adamı gerçeklerden kurama ulaşır. Metafizikçi evreni kendine göre açıklar, bilim adamı evrene göre kendini açıklar. Sanrıya şükür ki bilim adamı değiliz diye mırıldandı kendini beğenmiş bir şekilde Doktor Hemmifield. "Nesiniz öyleyse?" diye sordu Filozofus ''İşte şimdi yaş tahtaya bastınız.'' diye güldü Ernest. ''Siz gerçek ve sağlam topraktan ayrılıp uçan makine yerine bir sözcükle gökyüzüne yükseliyorsunuz. Lütfen yeryüzüne inin ve bana felsefe sözcüğüyle tam olarak neyi anlatmak istediğinizi söyleyin bakalım.'' ''Felsefe.'' Doktor Hammerfair lafın burasında durup gırtlağını temizledi. ''Öyle bir şeydir ki yalnızca ruh ve yaratılış yönünden filozof olanların anlayabileceği bir tanımı vardır.'' Deney tüklerinde burunlarını sokmuş, dar kafalı bilim adamları felsefeyi anlayamaz. Ernest bu saldırıyı duymazdan geldi ama rakibine karşı hemen saldırıya geçmek onun adetiydi. Bu defa saf yürekli bir kardeşlik taşıyan yüzü ve ses tonuyla yine konuşmaya başladı. Öyleyse size yapacağım felsefe tanımını mutlaka anlayacaksınız. Ama başlamadan önce sözlerinde yanlış bir şey bulduğunuzda müdahale etmenizi, ya da bir metafizikçi gibi suskun dinlemenizi rica edeceğim. Felsefe, bütün bilimler içinde kapsamı en geniş olandır. Felsefenin akıl yürütme yöntemi de herhangi bir bilimin yöntemi gibidir. Yani bütün bilimlerin yararlandığı akıl yürütme yöntemi. Aynı akıl yürütme yöntemiyle felsefe bütün bilim dallarını büyük bir bilim olarak bir araya toplar. Spencer'ın dediği gibi, herhangi bir bilim dalının verileri, Parçaları birleştirilmiş bilgilerdir. Felsefe bütün bu bilim dallarından elde edilen bilgileri birleştirir. Felsefe bilimlerin bilimidir. Ana bilimdir de diyebiliriz isterseniz. Nasıl buluyorsunuz bu tanımımı? Çok saygıdeğer bir tanım. Fena sayılmaz diye mırıldandığı doktor Hemerfield. Ama Ernest acımasızdı. ''Unutmayın ki'' diye uyardı benim bu tanımım metafiziği inkar eden bir tanımlamadır. Şimdi benim tanımımda bir boşluk bulamazsınız. Bundan böyle metafizik tartışmalarına girme hakkınızı kaybediyorsunuz demektir. Ömür boyu bu boşluğu aramakla geçirmek ve onu bulacağınız ana kadar da metafiziksel bir suskunluk içinde beklemek zorundasınız. Ernest bekledi. Sessizlik uzadı. Dayanılmaz bir hal aldı. Doktor Hammerfield bozulmuş, Aynı zamanda da şaşırmış, Ernest'in balyoz gibi inen saldırısı onu afallatmıştı. Böyle sade ve doğrudan tartışma yöntemlerine alışkın değildi. Masada oturanlara yalvaran gözlerle baktı. Ama kimse onun yerine cevap vermeye yanaşmıyordu. Bu sırada babamın peçetesini yüzüne bastırıp gülmemek için kendini tuttuğunu gördüm. ''Metafizikçileri saf dışı etmenin başka bir yolu daha vardır.'' dedi Ernest. Doktor Hammerfield'ın tamamen yenik düştüğünü gördükten sonra... Bu da onları kendi eserleriyle yargılamaktır. Onlar şu insanlık için havada hayaller yaratmaktan, kendi gölgelerini tanrı sanmaktan başka ne yapmışlardır? İnsanları güldürüp eğlendirme konusunda epey katkıları olmuştur, kabul ediyorum. Ama insanlık için yararlı sayılabilecek ne yapmışlardır? Yüreğin, duyguların merkezi olduğuna dair felsefe yaparlarken bu sözcüğü yanlış kullandıysam beni hoşgörün. görün, Bilim adamları yüreğin kan dolaşımının merkezi olduğunu keşfetmişlerdi. Onlar açlık ve vebayı tanrının afetleri olarak ilan ederken bilim adamları tahıl ambarları kuruyor ve şehirlerde lağım kanalları açıyorlardı. Onlar kafalarında keyiflerine göre tanrılar yaratırken bilim adamları yollar ve köprüler yapıyorlardı. Onlar dünyayı evrenin merkezi olarak tanınıyorlardı. Öte yandan bilim adamları Amerika'yı keşfediyor, yıldızları ve bu yıldızları yöneten yasaları bulabilmek için uzay araştırmaları yapıyorlardı. Kısacası, metafizikçiler insanlık için hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey yapmamışlar. Bilimin ilerleyişi karşısında adım adım geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Bilimsel açıdan kanıtlanan olaylar, Onların öznel açıklamalarını yıkar yıkmaz bu kanıtlanmış olayların tanımını da içine alan ve daha geniş bir alana yayılan yeni öznel açıklamalar yumurtlamaya başlamışlardır. İşte yüzyıllar da geçse bütün bu işleri sürdürmekten hiç vazgeçmeyeceklerini düşünüyorum. Baylar bir metafizikçi sihirbaz bir büyücüdür. Sizin balina yağıyla beslendiği kükten bir tanrı yapan eski moğuyla aranızdaki fark... Yalnızca aynı düşünceye birkaç bin yıl arayla sahip olmaktan ibarettir. Bu kadar. Yine de Aristo mantığı Avrupa'yı 12 iki yüzyıl boyu yönetmiştir dedi Doktor Bellingford öbürlenerek. Ve Aristo bir metafizikçiydi. Doktor Bellingford masadakilere şöyle bir göz gezdirdi. Söylediklerini onaylayan baş eğmeler ve gülümsemelerle karşılaştı. Çok zavallı bir örnek seçtiniz diye karşılık verdi Ernest. İnsanlık tarihinin en karanlık dönemine değiniyorsunuz. Gerçekten de bu dönemi karanlık çağlar diye adlandırıyoruz. Bilimin metafizikçiler tarafından ezildiği, fiziğin sadece felsefe taşını aramaya indirgendiği, kimyanın simyaya dönüştüğü, astronominin astroloji olduğu bir dönemdir bu dönem. Ne yazık ki Aristo'nun düşüncelerinin egemenliği etkisini böyle göstermiştir. Doktor Beringford'un yüzü sıkkın bir ifade aldı. Ama sonra gülümseyerek şöyle dedi. Bu çizdiğiniz korkunç tablonun gerçek olduğunu kabul etsek bile yine de insanlığı bu karanlık dönemden çıkarıp daha sonraki yüzyılların aydınlığına götürecek birikimi sağlayanın metafizik düşüncenin ta kendisi olduğunu itiraf etmeniz gerekir. Metafiziğin bu dediğiniz şeyle uzaktan yakından ilgisi yok diye karşılık verdi Ernest. Ne diye bağırdı Hammerfield. O çağlara rastlayan, keşif yolculuklarına zemin hazırlayan bu tür düşünce ve varsayımlar değil miydi yani? Ah sevgili bayım diye gülümsedi Ernest. Ben sizin saf dışı kaldığınızı sanıyordum. Henüz benim felsefe tanımımda bir boşluk bulamadınız ve şimdi temelden sarsılmış bir durumdasınız. Ama bu metafizikçilerde her zaman görülen bir alışkanlıktır. Bu yüzden bağışlıyorum sizi. Tekrar ediyorum, hayır metafiziğin bu ilerlemeyle hiç ilgisi yoktur ekmek ve yağ, ipek ve mücevherat, dolar ve sent. Ha, aklıma gelmişken söyleyeyim, Hindistan'a giden karayollarının ticarete kapanması, işte keşif yolculuklarının nedeni bunlardı. 1453'te İstanbul alınınca, Türkler Hindistan'a giden kervan yollarını kapadı. Avrupalı tüccarlar kendilerine yeni bir yol aramak zorunda kaldılar. İşte, bu keşif yolculuklarının asıl nedeni budur. Christophe Colomb, Hindistan'a giden yeni bir yol bulmak için denize açıldı. Bütün tarih kitapları bunun böyle olduğunu yazar. Bu arada tesadüfen dünyanın yaratılışı, doğası, büyüklüğü ve biçimi hakkında yeni bulgular elde edildi. Ve Ptolemy sistemi terk edildi. Doktor Hammerfart homurdandı. Benimle aynı düşüncede değil misiniz diye sordu Ernest. Öyleyse nereden yanılıyorum? Şimdilik görüş açımın doğruluğunda ısrar ediyorum diye buruk bir ses tonuyla karşılık verdi Doktor Hemefad. Bu, şimdi burada giremeyeceğimiz kadar uzun bir hikaye. Bir bilim adamı için hiçbir hikaye çok uzun değildir, dedi Ernest tatlı tatlı. İşte bu nedenle bilim adamı bir yerlere ulaşır. Bu yüzden bilim Amerika'yı keşfetmiştir. Bütün geceyi olduğu gibi anlatmayacağım. Ernest Everhard'ı tanıdığım bu ilk saatlerin her dakikasını her ayrıntısını hatırlamak benim için büyük bir sevinç kaynağı. Büyük bir çarpışma oluyordu. Papazların yüz ifadeleri. Özellikle Ernest onlara romantik filozoflar, hokkabazlar ve benzeri şeyler dedikçe kıpkırmızı kesiliyor ve kalpleri heyecandan küt küt atıyordu. Ernest onları yeniden gerçeğe çekmek için onların sözlerini ağızlarına tıkamak zorunda kalıyordu. Her mat edici hamleden sonra gerçek dostum inkar edilemez bir gerçek, diyordu. Zafer kazanmışçasına. Kendini hep gerçeklerle savunuyordu. Onları sarsmak için gerçeklerle ayaklarına çelme takıyor, gerçeklerle onlara tuzak kuruyor, gerçeklerin bordasından onlara bombardıman yağdırıyordu. Siz gerçeğin mihrabına tapınıyorsunuz diye alay etti onunla Dr. Hemmerfield. Olgulardan öte Tanrı yoktur ve Bay Everhard da onların peygamberidir diye araya girdi doktor Beringford. Ernest gülümseyerek onaylayıcı bir işaret yaptı. Ben Teksaslı insana benzerim dedi. Diğerleri bu sözün anlamını açıklaması için ısrar edince devam etti. Evet, örneğin Missouri'li biri her zaman inanmam için göster der. Ama Teksaslı inanmam için avucuma koy der. Bu da onun bir metafizikçi olmadığını gösterir. Kısa bir süre sonra tam Ernest Metafizikçi filozofların gerçeğin sınamasından hiçbir zaman geçer notu alamadıklarını ileri sürerken Dr. Hemerfield aniden ileri atılarak sordu. Neymiş şu gerçeğin denemesi genç adam sizden daha çok akıllı insanların kafalarını çağlar boyu uğraştıran bu şeyin ne olduğunu bize açıklamak lütfunda bulunur musunuz? Elbette diye cevap verdi Ernest. Kendisine bu kadar çok güvenmesi onu dinleyenleri öfkeden kudurtuyordu. Akıllı kafalar gerçeği bulmak için uzun, zahmetli ve sonuçsuz uğraşlara girişmişlerdi. Çünkü gerçeği aramak için gökyüzüne uçmuşlardı. Ayakları yerden kesilmeyip, güzelim toprakta kalsalardı, gerçeği kolayca bulabilirlerdi. Evet, bu akıllı adamlar her pratik edimiyle gerçeğin ta kendisini sınadıklarını ve kendi hayatları üzerinde düşündüklerini göreceklerdi. Sınama, sınama diye tekrarladı sabırsızlıkla doktor Hemifayet. Sözlerinizi böyle uzun gezgahlarda dolaştırmayın. Uzun zamandır aradığımızı verin bize. Gerçeğin, doğrunun sınanmasının sonuçlarını. Onu bize verin de birer tanrı olup çıkalım. Sözlerinde ve bu sözleri söyleyiş biçiminde masadakilerin bir çoğunun gizliden gizliye hoşuna giden ama yalnızca psikopos morausu tedirgin etmişe benzeyen saldırgan ve alaycı bir kuşkuculuk vardı. Doktor Jordan... ''Bunu çok anlaşılır bir biçimde açıklamıştır.'' dedi Ernest. ''Onun gerçeğinin doğrunun sınanması dediği şuydu. İşe yarar mı? Hayatını koyabilir misin bu işe?'' ''Pöh'' diye sırıttı Doktor Hamifat. ''Piskopos Berkele'yi hiç hesaba katmıyorsunuz. Ona bugüne kadar henüz doyurucu bir cevap veren çıkmadı.'' ''Metafizikçilerin en asili.'' diye güldü Ernest. ''Ama talihsiz bir örnek verdiniz.'' Sonunda Berkeley'in kendisinin de kabul ettiği gibi metafiziği işlemedi. Dr. Hemerfield öfkeliydi. Haklı olarak öfkeliydi. Sanki Ernst'ı haksızlık yaparken ya da yalan söylerken yakalamıştı. Genç adam diye gürledi. Sizin bu söylediklerinizin değeri yok. Bu gece söyledikleriniz saçma ve yersiz. Bunlar hiçbir temeli olmayan alçakça ve haksız tahminler. ''Beni yere vurdunuz.'' diye mırıldandı Ernest alçak gönüllü bir tavırla. ''Yalnız bana ne ile darbe vurduğunuzu anlayamadım. Bunu bana somut bir biçimde açıklamalısınız doktor.'' ''Açıklayacağım, açıklayacağım.'' diye geveledi doktor Hemifield. ''Nereden biliyorsunuz bunları söyleyin bakalım. Psikopos Berkele'nin kendi metafiziğinin işe yaramadığını kabul ettiğini bilemezsiniz. Kanıtınız yok. Onun metafiziği her zaman işe yaramıştır genç adam.'' Doktor Jordan, Hristiyanlık çağında, 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında yaşamış ünlü bir eğitimci. Stanford Üniversitesi'nin rektörüydü, zamanında büyük iyilikler yapmıştı. Belki de maddenin varlığını reddeden düşüncesiyle zamanının filozoflarını uzun süre şaşkına çeviren tekçi bir idealist düşünürdü. Ama sonunda bilimin yeni ampirik gerçekleri filozoflar tarafından genel bir kabul görünce onun bu zekice savı Kendiliğinden yok oldu. Berkeley'in metafiziğin işe yaramadığını kanıtlayacak en somut olay, Ernest sözün burasında bir an durdu. Oldukça sakindi. Berkeley'in evlere duvarlardan değil de her zaman kapılardan girmesidir. Karnını ekmek, yağ, et kızartmasıyla doyurmasıdır. Sakalını keskin bir jiletle tıraş etmesidir. Ama bunlar günlük olaylar diye bağırdı Doktor Hammerfield. Oysa metafizik düşüncenin eseridir. Ve bu olaylar düşünce düzleminde etkili olurlar öyle mi diye sordu Ernest yumuşak bir ses tonuyla. Öteki onaylayan bir şekilde başını salladı. Öyleyse sayısız melek bir iğnenin ucunda dans edebilir düşüncede elbette diye devam etti Ernest dalgın dalgın. Ve balina yağı ile beslenen külkten bir tanrı var olabilir. Düşüncede elbette. Öyle sanıyorum ki doktor siz de düşüncede yaşıyorsunuz öyle mi? Düşüncem benim krallığımdır oldu cevap. Bu havada yaşadığınızı söylemenin bir başka yolu. Ama yemek zamanlarında ya da bir deprem olduğunda yeryüzüne geri döndüğünüzden eminim. Yoksa söyleyin bana doktor bir deprem sırasında fani vücudunuzun manevi bir tuğla tarafından yaralanacağından hiç korkmuyor musunuz? Aynı anda bilinçsiz bir hareketle doktor Hemmerfield... Elini başına, saçlarının altındaki yara izine götürdü. Ernest farkında olmadan can alıcı bir benzetme yapmıştı. Doktor Hammerfiles büyük depremde üstüne devrilen bir bacanın altında kalarak neredeyse ölecekti. Herkes kahkahalarla gülmeye başladı. Evet diye sordu Ernest masadaki kahkahalar kesildiğinde. Karşı sağlarınızı bekliyorum. Ve ortalığa çöken sessizliğin içinde yeniden sordu. Evet cevabınız? Sonra da ekledi iyiydi ama yeterince iyi değildi savunuz. Ama doktor hemi geçici olarak tartışma dışı kalmıştı. Savaş yeni yönlerde gelişiyordu şimdi. Ernst din adamlarını bütün köşelerde sıkıştırıyordu. İşçi sınıfının tanıdıklarını ileri sürdükleri zaman onlara işçi sınıfı hakkında hiç bilmedikleri temel gerçekleri anımsatıyor ve onları bu konuda söylediklerini çürütmeye zorluyor, gerçekleri veriyordu. Her zaman gerçekleri Onları havadaki yolculuklarından gerisin geriye, yere ve onun gerçeklerine indiriyordu. Şimdi bu sahne nasıl da canlanıyor gözünün önünde. Ernest'ın o insana meydan okuyan sesi şimdi bile kulaklarımda. Olgular aracılığıyla onları berbat haşlayışı, her bir olgu bir kamçı olmuş, vurup duruyordu onları. Acımasızdı, rakiplerinin vermeye hazır oldukları ödünlerle yetinmiyor ve hiçbir konuda uzlaşmaya yanaşmıyordu. 1906 yılında San Francisco'yu harabeye çeviren büyük depremden bahsediliyor burada. Diğer taraftaki örnekte ise zamanın geleneklerinden kaynaklanan bir durum söz konusu. Vahşi hayvanlar gibi ölümle dövüşen erkekler arasında mağlup olan adam silahlarını bırakırsa onu öldürmek ya da canını bağışlamak kazananın elindeydi. Onlara indirdiği o son darbeyi asla unutmayacağım. Bu akşam birçok kez farkına varmadan yaptığınız itiraflarınızla ve bilinçsiz sözlerinizle işçi sınıfı hakkında hiçbir şey bilmediğinizi kabullenmek zorunda kaldınız. Ama bu yüzden suçlanamazsınız. İşçi sınıfını nasıl tanıyabilirsiniz ki? Onlarla aynı yerlerde yaşamıyorsunuz. Sizler kapitalistlerle aynı çayırda ödüyorsunuz. Bunun olmaması için bir neden yok. Sizlerin cebinizi dolduran, karnınızı doyuran... Bu akşam giydiğiniz giysilerle sizi giydiren işte bu kapitalist sınıftır. Ve siz de bunlara karşılık patronlarınızın çok hoşlarına giden ve kurulu toplum düzenine zarar vermeyen, onlar tarafından kabul gören metafizik içerikli vaazlar veriyorsunuz. Bu sözler üzerine masadan bir itiraz uğultusu yükseldi. Ah, yanlış anlamayın, sizin içtenliğinizden hiç kuşkum yok diye devam etti Ernest. İçtensiniz, İnandığınız vaazları veriyorsunuz. Kapitalist sınıfın gözündeki gücünüz ve değeriniz de buradan geliyor. Ama inançlarınızı değiştirirseniz, kurulu düzeni değiştiren inançlara sahip olursanız, vaazlarınız patronlarınız tarafından hoş karşılanmayacak ve hemen işinizden olacaksınız. Haklı değil miyim? Bu defa hiç itiraz eden olmadı. Hepsi onaylayıcı bir sessizliğe büründü. Bir tek Doktor Hemer bunu kabul etmedi ve şöyle dedi. Bu dönemde Birçok papaz kabul edilemez doktrinleri vaaz ettikleri için kiliseden atılmıştı. Özellikle vaazlarında sosyalizm izi görülenler hemen işten uzaklaştırılırdı. Şöyle dedi. İnançlarının yanlış olduğu görülünce istifaya çağrılıyorlar. İnançlarının kabul edilemez olduğunu söylemenin bir başka yolu bu söylediğiniz diye cevap verdi Ernest. Sonra da devam etti. İşte bu yüzden ben de size diyorum ki gidin güzel güzel vaazımızı verin. Paranızı kazanın ama tanrı aşkına işçi sınıfını rahat bırakın. Siz düşmanların safında yer alıyorsunuz. İşçi sınıfıyla ortak hiçbir yanınız yok. Başkaları sizler için çalıştığından elleriniz pamuk gibi yumuşak. Karınlarınız çok yemekten yağ bağlamış. Göbek salmışsınız. Sözün burasında Doktor Beringford yüzünü hafifçe buruşturdu ve masadaki herkes onun heybetli göbeğine baktı. Sizin ruhunuz kurulu düzeninin temel direklerini iyice sağlamlaştıracak düşünce ve öğreti harcıyla dolu. İsviçreli muhafızlar gibi para gözsünüz. Kabul ediyorum içten para gözlersiniz. Size ekmeğinizi ve ücretinizi verenlere sadık kalınız. Vaazlarınızı vermeye devam ederek işverenlerinizin çıkarlarını koruyun. Ama işçi sınıfına sokulup ona sahte önderlik yapmayın. Siz her iki kampta birden aynı anda dürüstçe yer alamazsınız. İşçi sınıfı şimdiye kadar siz olmadan da yürümüştür yolunda. İnanın bana, işçi sınıfı siz olmadan da yoluna devam edecektir. Dahası, siz olmadan çok daha iyi yürüyecektir işçi sınıfı. ve muhafızları, halkı tarafından idam edilen Fransa Kralı 16. Louis'nin kiraladığı yabancı uyruklu saray muhafızlarıdır. 2. Bölüm Meydan Okumalar Misafirler gittikten sonra, Babam kendini bir koltuğa attı ve çılgınca gülmeye başladı. Annemin ölümünden bu yana onun ilk defa bu kadar içtenlikle güldüğünü görüyordum. Doktor Heminfeld'ın hayatında böyle bir şeyle hiç karşılaşmadığına bahse girerim diyerek güldü. Din konusunda tartışmaya girecek kadar güzel konuşmak, Ernst'ın konuya nasıl da bir kuzu gibi uysalca başladığını fark ettin mi? Sonra nasıl da çabucak kükreyen bir aslan kesildiğini? Son derece disiplinli bir kafası var. Eğer enerjisini o yene çevirmiş olsaydı iyi bir bilim adam olabilirdi. Ernest Everhard'ın çok ilgimi çektiğini söylememe gerek yok elbette. Söyledikleri ve bunları söyleyiş biçimiyle değil, bir erkek olarak da beni çok etkilemişti. Böyle bir insana hiç rastlamamıştım. Sanırım 24 yaşıma basmış olmama rağmen evlenmemiş olmamın nedeni buydu. Ondan hoşlanmıştım. Bunu kendime itiraf etmeliydim. Benim ondan hoşlanmam Zekasından ve tartışma gücünden başka bir şeylere dayanıyordu. Şişkin pazılarına ve kayın boynuna rağmen ben de masum bir çocuk izlenimi bırakmıştı. Kibirli bir aydın görüntüsünün altında duygulu ve ince bir ruhun gizlendiğini anlamıştım. Sanırım kadınlık sezgilerim aracılığıyla farkına varabildiğim bir takım izlenimler yaratmıştı bende. Onun o tok sesinde yüreğime işleyen bir vurgu vardı. Bu ses hala kulaklarımda çınlıyordu ve onun sesini yeniden duymak istediğimi hissediyordum. Yüzünün derin, hırslı ciddiyetini bozan gözlerindeki o kahkaha parıltılarını yine görmek istiyordum. Belirsiz ama daha derin duygular sokuluyordu yüreğime. Onu daha ilk akşam neredeyse sevmeye başlamıştım. Ama onu bir daha hiç görmeseydim bu karma karışık, belirsiz duygularımın silinip gideceğinden ve onu kolaylıkla unutacağımdan da eminim. Ama kaderinde onu yeniden görmek varmış. Babamın sosyolojiye karşı yeni yeni duymaya başladığı merak ve bu konuda konuşma ve tartışmalar yapmak için evimizde yapılan yemekli toplantılar bizi ister istemez sık sık karşılaştırıyordu. Babam bir sosyolog değildi. Annemle evliliği mutlu yıllar yaşatmıştı ona. Kendi bilim dalı olan fizik alanında yaptığı araştırmalar da onu mutlu ediyordu. Ama annem ölünce kendi çalışmaları bile onun boşluğunu dolduramadı. Önceleri olmak için felsefeyle ilgilendi. Sonra bu ilgi giderek büyüdü. Ekonomiye ve sosyolojiye yöneldi. Yüreğinde güçlü bir adalet duygusu vardı ve çok geçmeden haksızlıkların düzeltilmesi için toplumdaki eşitsizliği kıyasıya eleştiren bir adam olup çıktı. Bu işin sonunun bizim için nereye varacağından hiç kaygı duymadan onda doğan bu ilginin işaretlerini saygıyla izliyordu. O da sonucunu hiç düşünmeden bir delikanlı heyecanıyla bu yeni arayışların içine daldı. Bir bilim adamı olarak uzun yıllardır laboratuvarda çalışmaya alışmıştı. İşte bu yüzden oturma odamızı bir sosyoloji laboratuvarına dönüştürdü. Bu odada her türden her sınıftan insanlar, bilim adamları, politikacılar, bankerler, işçi liderleri, sosyalistler ve anarşistler bir araya geliyordu. Onları kendi aralarında tartışmaya kışkırtıyor, sonra onların hayat ve toplum hakkındaki görüşlerini çözümlüyordu. Ernest'la papazlar akşamından kısa bir süre önce tanışmıştı. Misafirler gittikten sonra onunla nasıl tanıştığını öğrendim. Bana anlattı. Bir akşam bir sokaktan geçerken sabun sandığının üstünde bir grup işçiye söylev veren bir adamı dinlemek için durmuştu. Bu adam Ernest'ti. Sosyalist partinin ileri gelen önderlerinden biriydi ve ayrıca sosyalizm felsefesinin ünlü adlarındandı. En soyut sorunları sade bir dille ve açık seçik bir biçimde anlatmayı bilen bu doğuştan eğitimci ve yorumcu emekçilere ekonomi politiği açıklayabilmek için bir sabun sandığının üstüne çıkmayı küçültücü bir davranış olarak kabul etmiyordu. Babam onu dinlemek için durmuş, söylevi ilgisini çekmiş Konuşmacıyla bir tartışma ayarlamış, biraz sohbetten sonra papazların geleceği akşam yemeğini onu da davet etmişti. Babam yemekten sonra onu ne kadar az tanıdığını anlattı. Soy'u 200 yıl önce Amerika'ya yerleşmiş olan Everhart'lara dayanmasına rağmen işçi sınıfından bir ailenin oğluydu. 10 yaşındayken küçük bir fabrikada çalışmış, sonra da bir nalbandın yanına çırak olarak girmiş... Kısa zamanda bir nalbant olup çıkmıştı. Kendi kendini yetiştirmişti. Kişisel çabasıyla Almanca ve Fransızca öğrenmişti. O sırada Chicago'da zorluklar içinde mücadele veren sosyalist bir yayın evine bilimsel ve felsefe kitaplar çevirerek karnını zor doyuracak kadar parayı güç bela kazanıyordu. Ayrıca bu kazanca çok az satan kendi ekonomik ve felsefi çalışmalarından gelen çok kısıtlı bir telif ücreti de arada bir ekleniyordu. İşte o akşam yatmaya gitmeden önce onun hakkında bütün öğrendiklerim bunlardı. Ve yatakta hafızama işleyen sesini dinleyerek uzun süre gözlerim açık yattım. Düşüncelerimden korkmaya başlamıştım. Ernest benim sosyal sınıfımdan hiçbir erkeğe benzemiyordu. Öylesine yabancı ve öylesine güçlüydü ki. O üstün havası hem başımı döndürüyor hem de beni korkutuyordu. Öyle ki hayal gücümün bir ara beni onun sevgilisi ve karısı olarak canlandırdığının farkına vardım. Bazı erkeklerin gücünün kadınlar için dayanılmaz derecede çekici olduğunu çok duymuştum ama o gereğinden de fazla güçlüydü. Hayır, hayır diye haykırdım. Bu imkansız, çok saçma ve ertesi sabah uyandığımda onu yeniden görmek isteğiyle yanıyordum. Bir tartışmada onun zaferine tanık olmak, karşısındakileri savaşa çağıran sesinin yankısıyla titremek, Kendine güveni ve gücüyle karşısındakini hiçe sayan tavrıyla onların körelmiş düşüncelerini çürütürken onu hayranlıkla seyretmek arzusu doldurdu yüreğimiyle. Kabadayılık taslıyorsa da bunun ne zararı vardı ki? Kendi deyimiyle bu işe yarıyor, etki yaratıyordu. Her şey bir yana onun kaba dille konuşmasını seyretmek çok güzel bir şeydi. İnsanı bir çarpışmanın eşiğindeymiş gibi heyecanlandırıyordu. O akşam izleyen birkaç gün babamdan ödünç aldığım Ernest'in eserlerinden bazılarını okumakla geçti. Yazıya döktüğü sözleri de dışa vurduğu düşünceleri gibi açık, seçik ve inandırıcıydı. İnsan kuşku duymaya başladığında bile söylediklerini inandırıcı kılan kesin bir sadeliği vardı dilinin. Kolay anlaşılabilirlik yeteneği vardı. Mükemmel bir yorumlayıcıydı. Yine de üslubunun yetkinliğine rağmen Yazılarında hoşuma gitmeyen birçok şey vardı. Sınıf çatışması diye adlandırdığı kavrama, emek ile sermaye arasındaki uzlaşmazlığa, çıkar çatışmasına gereğinden fazla vurgu yapıyordu. Babam coşkun bir sevinç içinde doktor Hammerfield'ın Ernest hakkında edindiği kanıyı bana anlattı. Doktor Hammerfield'a göre Ernest, yetersiz bilgisiyle ukalalık taslayan küstah bir kabadayıydı. Ayrıca onunla yeniden karşılaşmayı hiç arzu etmiyordu. Ama Psikopos Moraus, Ernest'a büyük bir ilgi duymuş, onunla tekrar görüşmek için can atıyordu. Güçlü bir genç diyordu ve canlı, çok canlı ama kendine çok güveniyor, aşırı güveniyor. Ernest bir gün öğleden sonra babamla birlikte geldi. Psikopos onlardan önce gelmişti. Birlikte verandada çay içiyorduk. Ernest'in sürekli olarak Berkele'ye de takılmasının nedenini de söyleyeyim yeri gelmişken. O sırada üniversitede özel biyoloji dersleri alıyordu ve Felsefe ve Devrim adlı yeni bir kitabın üzerinde çalışıyordu. Ernest adımını atar atmaz sanki veranda ansızın küçüldü. Bedenen aşırı iri olduğundan değil boyu 1.75 kadardı ama etrafında çok uzunmuş gibi bir hava yaratıyordu. Beni selamlamak için eğildiğinde heyecanını ele vermeden edemedi. O katı bakışları elimi sımsıkı kavrayan elinin söyledikleriyle çelişir gibiydi. Elimi kendinden emin ve sert bir şekilde sıktı. Gözleri de elleri kadar güven doluydu. İlk günkü gibi bana uzun süre bakan gözlerinde bu kez bir soru var gibiydi. Sizin işçi sınıfı felsefesi adlı kitabınızı okudum dedim. Gözleri parladı. Umarım diye cevap verdi. Bu kitabın hangi okuyucu için yazıldığını dikkate almışsınızdır. Evet aldım. Ben de bu yüzden sizinle bir kavgaya tutuşmak istiyorum diye meydan okudum. Bu kitap Demir Ökçe'nin altında geçen 300 yıl boyunca gizlice basıldı durdu. Çeşitli baskılarından birkaç örnek Ardis Milli Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Benim de sizinle paylaşacak bir kozum var Bay Everhart dedi Psikopos Moraus. Bu çifte meydan okuma karşısında Ernest çocukça omuzlarını silkti ve bir fincan çayı kabul etti. Psikopos önümde şöyle bir eğildi ve önceliği bana bıraktığını belirtti. Sınıflar arasındaki kini körüklüyorsunuz dedim. İşçi sınıfının dar ve kaba yanlarına seslenmek bence bir yanlış. Hatta suç. Sınıf kini antisosyal bir duygudur ve bana öyle geliyor ki aynı zamanda antisosyalistçedir. Suçsuzum diye cevap verdi. Benim bugüne kadar yazdığım tek bir satırın ne özünde ne de biçiminde sınıf kini yoktur. Amma da yaptınız diye bağırdım sitemle ve kitabını alıp açtım. Kitabın sayfalarını karıştırırken o gülümsüyor ve sakin sakin çayını yudumluyordu. Sayfa 132 diye yüksek sesle okumaya başladım. Böylece sosyal gelişmenin bu aşamasında sınıf mücadelesi ücretlere ödeyen sınıf ile ücretli sınıf arasında patlak verir. Zafer kazanmış bir tavırla yüzüne baktım. Burada sınıf kininden söz edilmiyor diye gülümsedi. Ama diye cevap verdim. Sınıf mücadelesi diyorsunuz. Sınıf kininden başka bir şey bu diye karşılık verdi. Ve bana inanın biz kini hıncı körüklemeyiz. Biz sınıf mücadelesinin sosyal gelişmenin bir yasası olduğunu söylüyoruz. Bunun sorumlusu biz değiliz. Biz sınıf mücadelesi yapmayız. Yalnızca onu açıklarız. Tıpkı Nietzsche'nin yer çekimini açıkladığı gibi. Biz sınıf mücadelesini üreten çıkar çatışmasının doğasını açıklıyoruz. Ama çıkar çatışması diye bir şey olmamalıdır diye bağırdım. Ben de yürekten katılıyorum size diye cevap verdi. İşte biz sosyalistler de bu çıkar çatışmasının ortadan kalkması için çabalıyoruz. İzin verirseniz birkaç satırda ben okuyayım. Kitabını aldı ve birkaç sayfa geriye çevirdi. Sayfa 126. İlkel kabile komünizminin ortadan kalkması ve özel mülkiyetin ortaya çıkmasıyla başlayan sınıf mücadelesi döngüsü. Sosyal varlığı sürdürmeyi sağlayan araçların özel mülkiyet olmaktan çıkartılmasıyla son bulacaktır. Ama ben sizinle aynı düşüncede değilim diye araya girdi psikopos. Solgun yüzü heyecanından biraz kızarmıştı. İddianız yanlış. Emek ile sermaye arasında çıkar çatışması diye bir şey yoktur ya da daha doğrusu olmaması gerekir. Teşekkür ederim dedi Ernest ciddi bir sesle. Son söylediğinizle benim iddialarımı desteklemiş oldunuz. Ama ne diye bir çatışma olsun ki diye sordu psikopos hararetle. Ernest omuzlarını sikledi. Çünkü böyle yaratılmışız sanıyorum. Ama böyle yaratılmadık diye bağırdı öteki. İdeal insandan mı söylediyorsunuz diye sordu Ernest. Bencil olmayan, tanrıya benzeyen insandan mı söylediyorsunuz? Öyle az ki böyle insan. Hatta yok. Yoksa sıradan, ortalama insandan mı söylediyorsunuz? Sıradan ve ortalama insandan oldu cevap. Zayıf, saf, yanlış yapmaya hazır insandan mı? Psikopos Moraus başını salladı. Ve bayağı bencil insandan mı? Yeniden başını salladı psikopos. Dikkat edin diye uyardı Ernest. Bencil dedim. Ortalama insan bencildir diye yüreklice kabullendi psikopos. Elinin erdiği her şeyi ister. Mümkün olan her şeye sahip olmak ister. Üzücü ama gerçek. O halde şimdi avucuma düştünüz. Ernest bu sözleri söylerken çenesi... Bir kapanın yayı gibi kapandı. İzin verin de göstereyim size. Şimdi tramvayda çalışan bir işçiye el alalım. Sermaye olmasaydı tramvayda çalışamazdı diye sözünü kesti piskopos. Doğru ama siz de kabul edersiniz ki kârı ortaya çıkaran emek olmasa sermaye de yok olacaktı. Piskopos sessizdi. Tamam mı diye üsteledi Ernest. Psikopos başını salladı. İkimizin düşüncesi de karşılıklı olarak birbirini götürür dedi Ernest. Önemsiz bir şeyden söz ediyormuş gibi heyecanlanmadan konuşuyordu. Ve böylece konuşmaya başladığımız noktaya dönmüş oluyoruz. Yeniden başlayalım. Tramma işçileri emeği sağlar. Hissedarlar sermayeyi sağlar. Emek ve sermayenin ortak çabasıyla da para kazanılır. Kazanılan bu parayı kendi aralarında bölüşürler. Sermayenin payına düşene kar, emeğin payına düşene ücret denir. Çok güzel diye araya girdi psikopos. Bu paylaşmanın dostça yapılmaması için hiçbir neden yok. Az önce bir konu üzerinde anlaştığımızı hemen unuttunuz diye karşılık verdi Ernest. Ortalama insanın bencil olduğu konusunda anlaşmıştık. İnsan neyse odur. Siz her şeye gökyüzünden bakma alışkanlığınızla göğe yükseldiniz ve aslında var olan değil de olması gerektiği gibi olan insanlar arasında para bölüştürüyorsunuz. Ama gerçeğe dönecek olursak emekçi bencil olduğundan bu paylaşımdan elinden geldiğince fazlasını almak isteyecektir. Kapitalist bencil olduğundan bu paylaşımdan elinden geldiğince fazlasını almak isteyecektir. Eğer bir şey sınırlı bir miktardaysa ve iki insan bu şeyden mümkün olduğunca büyük payları almak istiyorlarsa burada sermaye ile emek arasında bir çıkar çatışması söz konusu olur. Bu uzlaştırılamaz bir çatışmadır. Dünya üstünde işçiler ve kapitalistler oldukça bu paylaşım üzerinde kavga etmeye devam edeceklerdir. Bu öğleden sonra San Francisco'da olsaydınız yürümek zorunda kalacaktınız. Çünkü tek bir tramvay çalışmıyor. Gene mi grev diye sordu psikopos telaşla. Evet tramvay şirketinin karlarının paylaşılması konusunda kavga ediyorlar. Psikopos Moraus birden heyecanlandı. Yanlış bir iş diye bağırdı. İşçiler ileriyi göremeyecek kadar dar görüştüler. Böyle davranırlarsa bizim onlardan yana olmamızı nasıl umabilirler? Yürümek zorunda kaldığımızda dedi Ernest Muzipçe. Ama Psikopos Morhaus duymadıktan gelip devam etti. Onların bakış açıları çok dar. İnsan insan olmalı, vahşi hayvan değil. Şimdi şiddet ve kıyım olacak, yaz tutan dullar ve yetimler olacak, sermaye ve emek dost olmalı. Ortak çıkarları için el ele çalışmalılar. Ah yine havalara çıktınız dedi Ernest soğuk bir sesle. Hadi yeryüzüne ininiz. Unutmayın ki ortalama insanın bencil olduğu konusunda anlaşmıştık. Ama bencil olmamalı diye bağırdı psikopos. Bu tür kavgalar o akla sığmaz anarşik çağda çok yaygındı. Kimi zaman işçiler işi bırakırdı, kimi zaman kapitalistler işçilerin çalışmasına izin vermezdi. Böylesi anlaşmazlıkların olduğu şiddet ve kargaşa içinde birçok mülk talan edilir, birçok hayat kaybedilirdi. O dönemin bir başka geleneği olan daha aşağı sınıftaki insanların eşleriyle kavga ettiklerinde evdeki mobilyaları kırıp dökme alışkanlıkları gibi bu grevlerdeki kanlı olaylar bizim aklımızın alamayacağı bir olgudur. Bu konuda ben de size katılıyorum diye kabaca cevap verdi Ernest. Bencil olmaması gerek ama böyle domuzca bir ahlak üstüne kurulmuş sosyal düzende yaşadığı sürece bencil olmaya devam edecektir. Psikopos korkmuş gibiydi. Babam gülmemek için kendini zor tutuyordu. Evet domuzca bir ahlak diye devam etti Ernest insafsızca. Kapitalist sistemin anlamı bu. Kilisenizin desteklediği, kürsünüzde her zaman vaaz verdiğiniz şey bu. Domuzca bir ahlak. Bunun başka bir adı yok. Psikopos sanki yardım istermiş gibi babama döndü. Ama o gülerek başını salladı. Korkarım Bay Everhard haklı dedi. Herkes kendini düşünsün ve benden sonra kıyamet kopsun. İşte sizin aşıladığınız anlayış bu. Geçen akşam Bay Everhard'ın dediği gibi siz kilise adamlarının işlevi kurulu düzenin devamını sağlamaya yardımcı olmak ve toplumda bu temel üzerine kurulmuş. Ama bu İsa'nın öğretisi değil diye bağırdı psikopos. Bugünlerde kilise İsa'nın öğretisini öğretmiyor ki diye karşılık verdi hemen Ernest. Emekçilerin kiliseyle hiçbir alışverişlerinin olmayacak olmasının nedeni de bu. Kilise kapitalist sınıfın işçi sınıfını gaddarlıkla ve vahşice sömürüp ezmesinde gözünü yummakta ve onaylamaktadır. Kilise buna göz yummuyor diye karşı çıktı psikopos. Kilise buna karşı da çıkmıyor diye cevap verdi Ernest. Kilise buna karşı çıkmadığı sürece buna göz yumuyor demektir. Kilisenin kapitalist sınıf tarafından desteklendiğini de unutmamak gerekir. Olaylara bu ışığın altından bakmamıştım dedi psikopos safça. Yanılıyor olmalısınız. Bu dünyada üzücü ve kötü birçok şey olduğunu ben de biliyorum. Kilisenin şeyi sizin proletarya dediğiniz şeyi kaybettiğini de biliyorum. Siz hiçbir zaman proletaryaya sahip olmadınız diye bağırdı Ernest. Proletarya kilisenin dışında ve kilisesiz gelişip büyüdü. Seni tam anlayamadım dedi psikopos yavaşça. Öyleyse izin verin de açıklayayım. 18. yüzyılın sonlarına doğru toplum yaşamında makinelerin girişi ve fabrika sisteminin gelişmesiyle çalışan büyük emekçi kitleleri topraktan sökülüp ayrıldı. Eski çalışma düzeni bozuldu. Çalışan insanlar köylerinden sürülüp sanayi şehirlerine doluştular. Analar ve çocuklar yeni makinelerin başında çalışmaya koyuldu. Aile yaşamı yok oldu. Koşullar korkunçtu. Kanlı bir hikayedir bu. Biliyorum biliyorum diye sözünü kesti Psikopos Morhaus. Yüzünde kederli bir ifade belirmişti. Korkunçtu ama bu bir buçuk yüz yıl önce olmuştu. Bırakınız yapsınlar. Ve işte o zaman bir buçuk yüzyıl önce çağdaş proletaryo doğdu diye devam etti Ernest. Ve kilise onun varlığını görmezden geldi. Kapitalistler bu halk mezbalarını kurarlarken kilise sustu. Karşı çıkmadı. Bugün de karşı çıkmıyor. Austin Lewis'in o dönem hakkında konuşurken söylediği gibi kime kuzularımı besle emri verildiyse o kimseler bu kuzuların köle olarak satılmalarını ve gıklarını bile çıkarmadan ölümüne çalışmalarını sağladılar. Kilise sustu o zaman. Sözlerime devam etmeden önce bana açıkça aynı düşüncede olup olmadığımızı söylemelisiniz. Kilise o zaman sustu mu, susmadı mı? Psikopos Morau tereddüt etti. Doktor Hammerfile gibi o da Ernst'ın deyimiyle cepheden saldırıya alışık değildi. 18. yüzyılın tarihi yazılmıştır dedi Ernst. Eğer kilise susmamış olsaydı hiç kuşkusuz tarih kitaplarında susmamış olduğu yazardı. Korkarım kilise sesini çıkarmadı diye itiraf etti psikopos. Ve bugün de aynı suskunluğu sürdürüyor. Bu noktada size katılmıyorum dedi psikopos. Ernest durdu karşısındakine dikkatle baktı ve meydan okumayı gördü. Peki hala dedi göreceğiz. Chicago'da 90 cent kazanabilmek için bütün bir hafta boyunca çalışan kadınlar var. Kilise buna karşı çıktı mı? Everhart önceleri ayaklanma savaşı diye bilinen savaşı ve Güney Kilisesi'nin kölelik savunmalarını saralasaydı daha iyi bir örnek verilmiş olurdu. Bu savunmalardan birkaçını dönemin belgelerinden seçerek buraya ekliyorum. 1835 yılında Presbyterian Kilisesi'nin genel kurulu şu açıklamayı yapmıştı. Kölelik hem eski hem de yeni ahitte kabul edilmiş ve Tanrı'nın egemenliği tarafından kınanmamıştır. Charles'in Baptist Cemiyeti 1835'te şu açıklamayı yapmıştı. Köle sahiplerinin kölelerine hükmetme hakkı bütün her şeyi yaratan yaratıcı tarafından açıkça tanınmıştır. Tanrı nesnelerin mülkiyet hakkını canının istediğini vermekte kesinlikle serbesttir. Virginia Randolph Emelkon Metodist Koleji İlahiyat Profesörü Rahip Simon şunları yazmıştı. Kutsal kitaptaki bazı bölümler su götürmez bir şekilde köleyi mal olarak satın alma hakkını onaylamaktadır. Bu hakka ilişkin çeşitli örnekler de verilmiştir. Satın alma ve satma hakkı açıkça belirtilmiştir. Bu konuda Sanrı'nın buyurduğu Yahudi kurallarına ya da yüzyıllardır süre giden uygulamaya ya da yeni ahit ve ahlak yasalarına bakacak olursak köleliğin ahlaksızca bir şey olmadığı sonucuna vardık. İlk Afrika kölelerinin yasal olarak köle ilan edildiklerini düşünürsek çocuklarının da köle olarak kabul edileceği zorunlu bir sonuçtur. Böylece Amerika'da var olan köleliğin haklı olarak kurulduğunu görmekteyiz. Bu sözlerin bir kuşak kadar sonra kilise tarafından kapitalist mülkiyeti savunmak için kullanıldığını görmek şaşırtıcı olmamalıdır. Asgard'daki büyük müzede Henry von Dyck'ın yazdığı Uygulama Üzerine Denemeler adlı kitap vardır. Bu kitap Hristiyanlık çağının 1905 yılında yayınlanmıştı. Kitaptan anlayabildiğimiz kadarıyla Van Dyck bir kilise adamı olsa gerek bu kitap bu Bucivazi düşüncesi diye adlandırdığı şeye iyi bir örnektir. Charleston Baptist Cemiyeti'nin yukarıda anlatılan bildirisiyle 70 yıl sonra Van söyledikleri arasındaki benzerliğe dikkat edin. İncil, Tanrı'nın dünyanın sahibi olduğunu öğretmektedir. Tanrı, genel yasalara uyarak bu mülkünü istediği kişiye, canının istediği gibi dağıtır. Bunu ilk defa duyuyorum oldu cevap. Haftada 90 senta. Bu korkunç bir şey. Kilise buna karşı çıktı mı diye üsteledi Ernest. Kilisenin bundan haberi yok. Psikopos terliyordu. Yine de kiliseye kuzularımı besleyin emri verilmişti dedi Ernest küçümsel bir tavırla. Bir an durup sonra alaycı sözlerim için beni bağışlayın psikopos ama sizlerle konuşurken sabrımızın tükenmesine sanırım şaşırmıyorsunuzdur. Kapitalistlerin emrindeki kiliseleriniz güneydeki dokuma fabrikalarında çocukların çalıştırılmasına karşı çıktı mı? 6-7 yaşlarındaki çocuklar her gece 12 saat süren vardiyalarda çalışıyorlar. Kutsal güneş ışığını görmekten bile yoksunlar. Sinekler gibi ölüyorlar. Karlar onların kanlarıyla besleniyor. Bu parayla New England'da görkemli kiliseler yapılıyor. Ve siz bu muhteşem kiliselerde bu çocukların kanlarıyla göbeklerini şişirmiş o kazanç sahipleri adına tatlı tatlı vaazlar veriyorsunuz. Bilmiyordum diye mırıldandı psikopos çaresiz bir tavırla. Sanki içi bulanıyormuş gibi yüzü solmuştu. Öyleyse karşı çıkmadınız. Psikopos başını salladı. Öyleyse kilise 18. yüzyılda olduğu gibi bugün de dilsiz. Psikopos suskundu. Ernest sesini ansızın yükseltti. Ve unutmayın ki kilise adamlarından kim buna karşı çıkarsa hemen işinden atılır. Bunun doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum diye karşı çıktı psikopos. Siz karşı çıkacak mısınız diye sordu Ernest. Bizim bu bölgede böyle haksızlıkları bana gösterin karşı çıkacağım. Göstereceğim dedi Ernest sakin bir sesle. Şu anda hizmetinizdeyim. Sizi cehennemde bir yolculuğa çıkaracağım. Ben de karşı çıkacağım. Psikopos koltuğunda doğruldu. Ve o kibar yüzünde bir savaşçının çizgileri belirdi. Kilise suskun kalmayacak. İşinizden atılacaksınız diye uyardı Ernest onu. Ben size bunun tersini kanıtlayacağım oldu psikoposun karşılığı. Eğer bütün dedikleriniz doğruysa bile kilisenin bu olayları bilmediği için suskun kaldığını size kanıtlayacağım. Dahası ben sanayi toplumundaki korkunç şeylerin kapitalist sınıfın bunları bilmeyişinden ileri geldiğine inanıyorum. Bilgi edinir edinmez bütün yanlışlıklarını düzeltecektir bilgiyi vermek görevi kiliseye düşmüştür. Ernest güldü. Gülüşü kabacaydı ve bir içgüdüyle psikoposu savunmayı üstüme aldım. Unutmayınız ki dedim. Siz madalyonun tek yüzünü görüyorsunuz. Çok iyi yönlerimiz de var bizim. Siz sadece kötü yanlarımızı görüyorsunuz. Psikopos moraus haklı. Endüstrinin yarattığı haksızlıkların sizin sözlerinizle dehşetin nedeni yöneticilerin bunu bilmemesidir. Sınıflar arasındaki uçurumu çok derinmiş gibi gösteriyorsunuz. Vahşi kızıl kızılderbirler bile kapitalist sınıf kadar zorba ve acımasız değildir diye karşılık verdi honest. O sırada ona karşı büyük bir kin duydum. Bizi tanımıyorsunuz diye cevap verdim. Biz ne zorbayız ne de acımasız. Kanıtlayın dedi meydan okur gibi. Nasıl kanıtlayabilirim sizin gibi birine hem de. Giderek öfkelenmeye başlıyordum. Başını salladı. Bunu bana kanıtlayın demiyorum. Kendinize kanıtlayın. Ben biliyorum dedim. Hadi, hadi çocuklar dedi babam. Yatıştıran bir sesle. Umrunda değil diye söze başladım gururla. Ama ön sözümü kesti. Yanılmıyorsam siz ya da babanız her ikisi de aynı kapıya çıkar zaten. Sierra fabrikalarına para yatırmışsınız. Bunun konumuzla ne ilgisi var diye bağırdım. Pek fazla bir ilgisi yok dedi sakin bir sesle. Yalnız şu giydiğiniz elbise kan lekesi içinde. Yediğiniz yiyecekler de kan kokuyor. Evinizin çatı kirişlerinden küçük çocukların, güçlü erkeklerin kanı damlıyor. Bunların damla damla çevreme düştüğünü duymam için gözlerimi bir parça kapatmam yeterli. Tıp, tıp, tıp. Bunları söylerken bir yandan da gözlerini kapayıp koltuğunda kendini geriye attı. Kızgınlık ve kırılan onurumun hüznüyle gözyaşlarına boğuldum. Hayatımda kimse bana böyle kaba davranmamıştı. Psikopos ve babam da benim gibi allak bullak olmuşlardı. Konuşmayı başka bir yöne çevirmeye çalıştılar ama Ernest gözlerini iri iri açarak bana baktı ve bir el hareketiyle aradan çekilmelerini istedi. Ağzı gerilmiş, gözleri kısılmıştı. Gözlerinde en küçük bir sevinç pırıltısı yoktu. Bana ne diyecekti? Bana nasıl bir suçlama yöneltecekti? Bunu hiçbir zaman öğrenemedim. Çünkü tam o anda kaldırımdan geçen bir adam durdu, bize baktı. İri yarı, yoksul kıyafetli, sırtında bambu kamışlar ve kumaştan yapılma sehpalardan, sandalyelerden oluşan ağır bir yük taşıyordu. Mal satmak için içeri girip girmemekte tereddüt ediyormuş gibi eve bakıyordu. Bu adamın adı Jackson'dır dedi Ernest. Böyle seyyar satıcılık yapacağına gidip bir işte çalışacak kadar da güçlü diye lafı yapıştırdım hemen. Ceketinin sol koluna dikkat edin dedi Ernest yumuşak bir sesle. Baktım. Ceketinin kolu boşta sallanıyordu. Sizin çatınızdan damlayan kanın bir kısmı bu kesik koldan akıyor işte diye devam ettiğiniz aynı yumuşak ve hüzünlü sesle. Kolunu Sierra fabrikalarında kaybetti ve siz de yaralanmış bir at gibi ölmesi için onu sokağa attınız. Siz derken sizin ve öteki hissedarların fabrikayı yönetmek için parayla tuttuğu yöneticileri, müdürleri kastediyorum. Bu bir kazaydı. Şirkete birkaç dolar fazla kazandırmak için oldu kaza. Kolunu tarağın dişlisine kaptırdı. Makinenin dişleri arasında gördüğü taş parçasını orada bırakabilirdi. En fazla makinenin dişini kırardı. Bu taşı çıkarmak için uğraşırken kolunu parmak uçlarından ta omzuna kadar dişliye kaptırdı. Geceydi. Fabrikalar mesai yapıyordu. Kazanç su gibi akıyordu. Şirket o mevsim ortaklarına yüksek kar payı dağıtmıştı. Jackson saatlerdir çalışıyordu. Kasları gevşemişti artık. Hareketleri yavaşlamıştı. Makineye kapılmasının nedeni de bu oldu. Bir karısı ve üç çocuğu var. Peki şirket ne yaptı onun için diye sordum. Hiçbir şey. Oh bağışlayın unutuyordum. Bazı şeyler yaptı elbette. Jackson'ın hastaneden çıktıktan sonra açtığı tazminat davasını düşürdü. Şirket çok iyi avukatlar çalıştırır biliyorsunuz. Hikayenin tamamını anlatmadınız dedim kendimden emin bir şekilde. Belki de hikayenin hepsini bilmiyorsunuz. Belki adam bir küstahlık etti. Küstah mı? Haha gülüşü şeytancaydı. Ulur sandım. küstahmış. Kopuk koluyla küstah biri ha? Tam tersine alçak gönüllü, huysal bir işçiydi. Bugüne kadar kimse onun için küstah demedi. Ama mahkeme diye üsteledim. Bu davada sizin anlattıklarınızın dışında bir şey olmasaydı mahkemede onun aleyhine karar verilmezdi. Şirketin baş avukatı Albay Ingram'dır. Çok güçlü bir avukattır. Ernest kısa bir süre büyük bir ciddiyetle gözlerinin içine baktı. Size bir öneride bulunacağım bayan Körning'im. Jackson olayını bir araştırın. Buna karar vermiştim zaten diye karşılık verdim soğuk bir sesle. Pekala dedi yüzü sevinçle aydınlanarak. Size bu adamı nerede bulabileceğinizi de söyleyebilirim. Ama Jackson'ın kolu yüzünden duygularınızın nasıl değişeceğini düşündükçe sizin adınıza korkuyorum. İşte Psikopos ve ben Ernst'ın meydan okumalarını böylece kabullenmiş olduk. Beni kişiliğime ve sınıfıma yöneltilen haksız bir suçlamayla baş başa bırakarak gittiler. Bu adam bir hayvandı. O an ondan nefret ediyor ve işçi sınıfından bir adamın ancak bu kadar kibar davranabileceğini düşünerek kendime avutuyordum. Üçüncü Bölüm Jackson'ın Kolu Jackson'ın kolunun hayatında önemli bir rol oynayacağı hiç aklıma gelmezdi. Onu ilk gördüğümde üstümde büyük bir etki yaratmadı. Körfezin yakınlarında bataklığın kenarında köhne bir kulübede oturuyordu. Evin çevresindeki su birikintilerinin üzerinde yeşile çalan, kalın bir çamur tabakası yüzüyor, dayanılmaz bir koku saçıyordu. Bana denildiği gibi alçak ve yumuşak bir adamdı. Benimle konuşurken bir yandan da elindeki hasırı örüyordu. Bütün alçak rağmen bana şu sözleri söylerken sesinde bir acının varlığını hissettim. Bana bir bekçilik temin mi veremezlerdi? O günlerde çok sayıda çalışan işçinin başlarını soktuğu harabeye dönmüş, çökmüş evler için kullanılan bir sıfat. Bu evlerde kira verilirdi elbette. Hem de durumlarına göre şaşılacak derecede yüksek kiralar ödenirdi mal sahiplerine. O günlerde hırsızlık şaşılacak derecede yaygındı. Herkes herkesin malını çalardı. Toplumun efendileri ya yasal olarak çalar ya da hırsızlıklarını yasalara uydururken... Daha yoksul sınıflar yasa dışı olarak yaparlardı bu işi. Korunmadığı sürece hiçbir şey güvenlikte değildi. Muazzam sayıda insan malı mülkü korumak için bekçi olarak çalıştırılırdı. Zenginlerin evleri, banka kasası ve kale karışımı bir şey haline gelmişti. Bugün çocuklarımızın başkasının malını çalma eğilimi o zamanlarda evrensel bir şey olan çalma özelliğinin temel bir mirası olarak görülebilir. Ondan pek bilgi alamadım. Aptal bir görünüşü vardı ama hasır örmekteki becerisi böyle olmadığını gösteriyordu. Bu aklıma bir soru getirdi. Nasıl oldu da kolunu makineye kaptırdın diye sordum. Durdu, düşünerek dalgın dalgın bana baktı. Sonra başını salladı. Bilmem, oldu işte. Dikkatsizlik mi diye kurcaladım. Hayır diye cevap verdi. Böyle denemez. O gece fazla mesai yapıyordum. Bir parça yorgun olduğumu hissediyordum. 17 yıldır fabrikalarda çalışıyorum ve kazaların çoğunun paydos düdüğünden hemen önce meydana geldiğine tanık oldum. Paydos düdüğünden bir saat önce yapılan kazaların diğer zamanlarda yapılan kazalardan çok daha fazla olduğunu söyleyebilirim. İnsan saatlerce çalıştıktan sonra gücünü kuvvetini kaybeder. Bunu rendelenmiş, doğranmış, parçalanmış çok insan gördüğüm için söylüyorum. Çok mu gördünüz böylelerini diye sordum. Yüzlerce, yüzlerce ve bunların arasında da sürüyle çocuk vardı. Bazı korkunç ayrıntıların dışında kaza hikayesi daha önce dinlediğimin aynısıydı. Makineyi kullanma talimatnamesine aykırı bir davranışta bulunup bulunmadığını sorduğumda başını salladı. Sağ elimle kayışı çıkarıp sol elimle de taşı almak istedim dedi. İşçiler vahşi, çığlık çığlık ve sinir bozcu buharlı düdüklerle iş başı yapar ve aynı düdükle işi bırakırlardı. Kayışın iyice çıkıp çıkmadığına durup bakmamıştım. Sağ elimin bu işi gerektiği gibi yaptığını sanıyordum. Oysa kayış takılı kalmış. Sol elimi hızla uzattım ama kayışın ancak yarısı çekilmiş ve kolum böylece ezildi işte. O sırada korkunç acı çekmiş olmalısınız dedim sevgiyle. Elbette insanın kulağına kemiklerinin çatırdaması hiç de hoş gelmiyor diye cevap verdi. Açtığı tazminat davasının ayrıntılarını pek hatırlamıyordu. Kesin olarak bildiği tek şey kendisine tek kuruş ödeme yapmadıklarıydı. Kanısına göre ve kendi deyimiyle mahkemenin aleyhine karar vermesi ustaların ve müdür yardımcısının gerçeği söylememeleri yüzünden olmuştu. Onların ifadesi kendi sözleriyle olmaması gerektiği gibiydi. Bunun üzerine ben de gidip onları bulmaya karar verdim. Bir şey çok açıktı. Jackson acınacak bir durumdaydı. Karısının sağlığı bozuktu ve hasır örerek ve seyyar satıcılık yaparak ailesini beslemeye yetecek kadar para kazanamıyordu. Kirasını birkaç aydır ödeyemiyordu ve 11 yaşındaki en büyük oğlu fabrikada çalışmaya başlamıştı. Ben kapıdan çıkarken son sözleri bana bir bekçilik falan verebilirlerdi oldu. Jackson'ın davasına bakan avukatla mahkemede tanık olarak dinlenen müdür yardımcısı ve iki ustayla konuştuktan sonra Ernest'ın söylediklerine doğruluk payı olduğunu kabul etmeye başlamıştım. Bir bakışta avukatının güçsüz ve yetersiz bir hukukçu olduğunu sezdim ve bu yüzden Jackson'ın davayı kaybetmesine hiç şaşırmadım. Kendi kendime böyle bir avukat seçmekle sonucu daha baştan hak etmiş diye düşündüm. Ama hemen Ernst'ın sözleri geldi aklıma. Şirket çok iyi avukatlar tutmuştu ve Albay Ingram güçlü bir avukattır demişti Earnest. Hızla bir düşündüm. Şirketin elbette çok iyi avukatlar tutacak parası olacağı, bir işçinin bir fabrika sahibiyle yarışamayacağı kafama dank etti. Ama bu yalnızca küçük bir ayrıntıydı. Bana kalırsa Jackson'ın davayı kaybetmesi için daha geçerli bir neden olmalıydı. Davayı neden kaybettiniz diye sordum. Avukat bir an için şaşırdı. Hatta hüzünlü bir ifadeyle yüzünü buruşturdu. Bu zavallı küçük yaratığa elimde olmadan acıdım. Sonra sızlanmaya başladı avukat. Doğuştan ağlamaklı ve daha beşikte ezilmeyi kabullenmiş biriydi. Karşı taraf lehine ifade veren tanıklardan yakınıyordu. Tanıklar yalnızca öte tarafın işine yarayacak şeyler söylemişlerdi. Onların ağzından Jackson lehine tek bir söz alamamıştı. Kimin ekmeğine yağ süreceklerini biliyorlardı. Jackson'a gelince o da ahmağın tekiydi. Albay Ingram'ın sözcük oyunlarına gelmiş, şaşırmıştı. Albay Ingram zeki bir sorgucuymuş. Jackson'a hep kendisine zarar verecek şeyler söyletmiş. Eğer insan haklıysa nasıl olur da kendi aleyhine sözler söyleyebilir diye sordum. Haklılıkla ne ilgisi var bunun diye karşı bir soru sordu. Şu kitapları görüyor musunuz? Yoksul yazıhanesinin duvarlarındaki cilt cilt kitapları gösterdi. İşte ben bunları okuyarak yasalar ile hak arasındaki ayrımı kavrayabildim. Hangi avukata isterseniz sorun. Pazar okuluna giderek hakkın ne olduğunu öğrenebilir bir insan. Ama yasaların ne olduğunu öğrenmek için bu kitaplara başvurmanız gerek. Yan Jackson haklıydı da davayı kaybetti mi demek istiyorsunuz diye sordum çekine çekine. Bana yargıç Coltwell'in mahkemesinde adalet olmadığını mı söylemek istiyorsunuz? Tıknaz avukat bir an baktı yüzüme sonra yüzündeki bütün mücadele hazmi bir anda siliniverdi. Davayı kazanma ihtimalim hiç yoktu diyerek yeniden sızlanmaya başladı. Hem Jackson'ı hem de beni ahmak yerine koydular. Nasıl kazanma şansım olabilirdi ki? Alba Ingram büyük bir avukat. Alba Ingram büyük bir avukat olmasaydı, Sierra Fabrikalarının, Erston Toprak Sendikası'nın, Berkeley Konsolide Şirketi'nin, Oakland, San Leonardo ve Placent'ın elektrik şirketlerinin hukuk danışmanı olabilir miydi hiç? Bir şirket avukatı o ve şirket avukatlarına aptallık etsinler diye para vermezler. Bir şirket avukatının işleri bir takım kurnazlıklarla şirketlerin para çalma eğilimlerine hizmet etmekti. O dönemde Birleşik Devletler'in başkanı olan Theodore Roosevelt'in Harvard'da yapılan bir diplomatöründe şu sözleri söylediği kayda geçmiştir. Hepimiz biliyoruz ki içinde bulunduğumuz koşullar altında servetin toplandığı merkezlerdeki baronun en etkili ve en yüksek paralarla hakkı ödenmiş avukatlarının görevi ister birey ister şirket olsun zengin müşterilerinin çıkarını, halkın çıkarlarını korumak için yapılmış yasaları patronlarının yararına işler hale getirmek için yasaları çarpıtmaktır. Sierra fabrikalarının ona yılda 20 bin doları boşuna mı ödediğini sanıyorsunuz? Çünkü bu adam şirket için 20 bin dolar değerinde. Bu yüzden ödüyorlar o parayı. Ben bu kadar etmem. Eğer etseydim böyle iş bulamayan, açlıktan ölen, Jackson gibilerinin davalarını alan biri olmazdım zaten. Bu davayı kazansaydım ne kadar para alacaktım sizce? Evindekini, avucundakini alırdınız. Büyük olasılıkla soyardınız onu diye cevap verdim. Elbette bunu yapardım diye öfkeyle bağırdı. Ben de yaşamak zorundayım değil mi? Onun karısı ve üç çocuğu var diye azarladım. Benim de karım çocuklarım var diye karşılık verdi. Açlıktan ölüp gitseler benden başka başını çevirip bakacak kimseleri yok. Yüzü yine yumuşadı birden. Saatinin kapağını açtı ve bana saatin kapağına yapıştırılmış bir kadınla iki küçük kızın resimlerini gösterdi. Bakın bunlar da benimkiler. Zor günler yaşıyoruz zor günler. Jackson'ın davasını kazanabilseydim onları köye yollayacaktım. Burada sağlıklı yaşamaları olanaksız ama onları gönderecek param yok. Gitmek için ayağa kalktım adam gene sızlanmaya başladı. Kazanmak için en küçük bir şansım yoktu. Albay Ingram'la yargıç Colwell çok yakın arkadaşlardır. Bütün toplumu saran öldürücü didişmeyi çok iyi anlatan tipik bir örnek. İnsanlar aç kurtlar gibi birbirlerine saldırırlardı. Büyük balık küçük balığı yutardı. Jackson bu küçük balıklardan sadece birisiydi. Eğer karşı sorguda onların tanıklarından gerektiği gibi ifadeler alabilseydim, yine de bu dostluk yüzünden dava aleyhimize sonuçlanırdı demek istemiyorum. Ama Yargıç Colwell'in benim istediğim şekilde sorgu yapmamı önlemek için elinden geleni yaptığını söylemem gerek. Başka nasıl olacaktı? Yargıç Coldwell ve Albay Ingram aynı kulübün üyesi. Aynı semtte oturuyorlar. Ben öyle sosyete semtlerinde ev tutamam. Karıları her gün birbirlerinin evinden hiç çıkmıyor. Aralarında hep iskambil oynarlar. Oyun partileri düzenlerler. Yine de Jackson'ın davasında haklı olduğu kanısında mısınız diye sordum. Kapının eşiğinde bir an durarak. Kanısında falan değilim. Haklı olduğunu biliyorum diye cevap verdi. İlkin ben de gösteriş yapıyor sandım ama karıma bir şey söylemedim. Onun üzülmesini istemiyordum. Köye gitmek için uzun zamandır hazırlanıyordu. Davayı kaybetmem onun için ağır bir darbe oldu. Davada tanıklık eden ustalardan Peter Donnelly'e şu soruyu sordum. ''Jackson'ın makinenin hasara uğramaması için uğraşırken yaralandığını neden mahkemede söylemediniz?'' Bir karşılık vermeden önce uzun uzun düşündü sonra kaygılı gözlerle etrafına bakındı ve çünkü iyi bir karım ve seyretmeye doyamadığım üç tane çok tatlı çocuğum var nedeni bu anlayamıyorum dedim başka bir deyişle böyle ifade vermem benim için hayırlı olmazdı diye cevap verdi yani diye söze başladım ama heyecanla sözümü kesti Yani bu. Yıllardır çalışırım fabrikalarda. Tezgahın başına geçtiğimde daha küçücük bir çocuktum. O zamandan beri durmaksızın çalışıyorum. Ayrıcalıklı sayılabilecek bu konuma çok çalışarak ulaştım. Bugüne bugün ustayım ben anlıyor musunuz? Ama bu fabrikada boğulsam beni kurtarmak için tek bir kişi elini uzatır mı? Eskiden sendikalıydım. Ama iki grev sırasında şirketten yana tavır takındım. Sarıya çıkardılar adımı. Bugün davet etsem benimle bir kadeh atacak tek bir insan bile çıkmaz şu koca fabrikada. Şu kafamdaki yara izlerini görüyor musunuz? Tuğdalarla taşa tuttular beni. Adımı lanetle anmayacak tek bir tezgah bulamazsınız. Benim biricik dostum şirkettir. Onu savunmak benim işim değil ama şirket yöneticilerinden yana olmak benim evimin ekmeği, yağı, çocuklarımın hayatı demek. İşte bu yüzden hiçbir şey söylemedim. Jackson'ın ne suçu var diye sordum. Tazminat alması gerekirdi. O iyi bir işçiydi. Kimseyle hırgülü olmamıştı. Öyleyse mahkemede doğruyu söyleyeceğine yemin ettiğin halde gerçeği söyleme özgürlüğün yoktu. Başını salladı. Gerçeği, bütün gerçeği, yalnızca gerçeği söylemek dedim zafer kazanmış bir tavırla. Yüzü yine heyecanlı bir hal aldı. Başını kaldırdı. Bana doğru değil, gökyüzüne bakıyordu. Çocuklarım için dedi. Vücudumun da ruhumun da cehennem ateşinde yanmasına razıyım. Müdür Henry Dallas tilki suratlı bir adamdı. Önce beni küstahçe şöyle bir süzdü ve konuşmak istemedi. Davanın gidişi ve onun tutumu hakkında ağzından tek bir söz alamadım. Ama öteki ustayla biraz daha rahat konuşma fırsatı buldum. James Smith... Yüz çizgileri sert bir adamdı ve yanına sokulduğumda yüreğimin sıkıştığını hissettim. Onun da üstü kapalı sözlerinden özgürce tanıklık edemediğini anladım. Konuştukça zeka düzeyinin akranlarının ortalamasından daha yüksek olduğunu görmeye başladım. O da Peter Donnelli gibi Jackson'ın tazminat alması gerektiğini savunuyordu. Hatta daha da ileri giderek... Bir kaza sonucu çaresiz kaldığı için bir işçinin sokağa atılmasının vicdansızlık, gaddarlık olduğunu söyledi. Ayrıca fabrikalarda bu tür kazaların sık sık olduğunu ve şirketin açılan tazminat davalarında tazminat ödememek için sonuna kadar mücadele etme politikası üttüğünü anlattı bana. Bu hissedarlar için yılda yüz binlerce dolar masraf demektir dedi. Bu söz üzerine babama ödenen son kar payını hatırladım. O parayla bana alınan güzel gece elbisesini, kendisine aldığı kitapları düşündüm. Ernst'ın elbisemin kan lekelerine batmış olduğu sözü geldi aklıma ve elbiselerimin altında tüylerimin diken diken olduğunu hissettim. Mahkemede tanıklık ederken ifadenizde Jackson'ın makinenin hasara uğramasını engellemek isterken kazaya uğradığını belirttiniz mi dedim. Hayır belirtmedim diye cevap verdi ve dudakları acıyla büzüldü. Jackson'ın kendi ihmali ve dalgınlığı sonucu bu kazanın meydana geldiğini, şirketin bu kazadan hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını söyledim. Dikkatsizlik yüzünden mi oldu kaza peki diye sordum. Öyle diyelim ya da ne isterseniz öyle deyin. Yalnız kesin olan bir şey varsa o da insanın saatler boyu ara vermeden çalıştıktan sonra yorgun düşeceğidir. Bu adam ilgimi çekmeye başlamıştı. Gerçekten zeki bir adamdı. Siz çoğu işçiden daha iyi bir eğitim görmüşsünüz dedim. Lisede okumuştum diye cevap verdi. Kapıcılık yaparak eğitimimi tamamladım. Üniversiteye gitmeyi de istiyordum ama babam öldü ve ben de fabrikalarda çalışmaya geldim. Sanki güçsüz bir yönünü itiraf eder gibi çekingen bir sesle sürdürdü. Doğa bilimleri uzmanı olmak istiyordum. Hayvanları severim ama fabrikada çalışmak zorunda kaldım. Ustalığa terfi edince evlendim. Arkadan da çoluk çocuk geldi. Eh artık kendi kendimin patronu değildim. Bu sözlerinizle ne demek istiyorsunuz diye sordum. Neden mahkemede öyle tanıklık ettiğimi anlatıyordum size. Neden verilen talimata uyduğumu. Kimin talimatı? Albay Ingram'ın. Göstereceğim kanıtları o söyledi bana. Ve senin tanıklığın Jackson'a davasını kaybettirdi. Başını salladı. Yüzü bir anda kıpkırmızı kesildi. Ve Jackson'ın da eline bakan bir karısı ve iki çocuğu var. Biliyorum dedi sessizce ama yüzü iyice kızarmıştı. Bana söylesenize diye devam ettim. Lisede okumuş bir adamın bir mahkemede yalancı tanıklık yapacak bir insana dönüşmesi kolay oldu mu? Birden parladı adam ve beni korkuttu. Çok ağır bir küfür savurarak sanki bana vurmak ister gibi yumruklarını sıktı. Özür dilerim dedi sonra. Hayır. Hiç de kolay olmadı. Ama şimdi gitseniz iyi olacak. Benden bütün istediklerinizi öğrendiniz. Ama gitmeden önce size bir şey söylememe izin verin. Size söylediklerimi başka bir yerde anlatmanız hiçbir işinize yaramaz. Böyle bir durumda her şeyi inkar ederim. Nasıl olsa tanık da yok. Gerekirse mahkemede tanık sandalyesine otursam bile doğru söyleyeceğime yemin ettikten sonra yine gerçeği inkar ederim. Simit'le görüştükten sonra... Babamın kimya binasındaki odasına gittim. Ve orada Ernst'e rastladım. Hiç beklenmedik bir karşılaşmaydı bu. Ama beni gene sert bakışlarıyla karşıladı. Güçlü elleriyle sıktı elimi. Yine o kendine özgü rahat ve güvenli hali üzerindeydi. Sanki aramızdaki son fırtınalı buluşma tamamen unutulmuştu. Ama ben tartışmamızı unutacak bir halde değildim. Jackson davasını araştırdım dedim ansızın. Hemen dikkat kesildi. Sözlerimin gerisini getirmemi bekledi ama gözlerinden eski düşüncelerimin temelinden sarsıldığını sezdiğini anladım. Berbat bir oyuna getirilmiş diye itiraf ettim. Ben, ben bizim çatıdan onun da kanının damladığını düşünüyorum. Elbette diye karşılık verdi. Eğer Jackson ve ötekilere insanca davranılsaydı, kar payları böyle büyük olmayacaktı. Bu güzel elbiseleri giymekten artık zevk almayacağım diye ekledim. Karşısında ezilmiş ve onurumun kırılmış olduğunu hissediyordum. Ama günah çıkartıcımın örtüsü olması yine de içimde tatlı duygular uyandırıyordu. O anda da her zaman olduğu gibi gücü beni ona çekiyordu. Sanki bir huzur ve koruma dalgası yayıyordu çevresine. Çul giymekten de zevk alamayacaksınız artık, dedi ciddi bir sesle. Çul üreten fabrikalar da var biliyorsunuz ve oralarda da aynı şeyler oluyor. Her yerde aynı şeyler oluyor. Böylesine gururlandığımız uygarlığımız kan üzerine kurulmuş. Öylesine kan emmiş ki ne sen kaçabilirsin bu kan lekesinden ne ben ne de bir başkası. Kimlerle konuştunuz? Olup bitenleri bütün ayrıntılarıyla anlattım ona. Ve hiçbiri de özgür insanlar değillerdi dedi. Hepsi o acımasız sanayi makinesine bağlanmışlar. Bu trajedinin en acıklı yanı, İşçilerin bu makineye yürekten bağlarla zincirlenmiş olmalarıdır. Çocuklarını koruma içgüdüsüne sahip genç yüreklerdir onlar. Bu içgüdü sahip oldukları bütün ahlak kurallarından daha güçlüdür. Babamdan bilirim. Yalan söyledi, hırsızlık yaptı, ağzıma bir lokma ekmek koymak, kardeşlerimin karnını doyurmak için bir yığın onursuz iş yaptı. Sanayi makinesinin tutsaydı ve o makine onun da hayatını öğüttü. Öldürünceye kadar yıprattı. Ama siz diye sözünü kestim. Siz kesinlikle özgür bir insansınız. Bütünüyle değil diye karşılık verdi. Yalnızca bu makineye yürekten bağlarla zincirli değilim. Çok şükür ki çocuklarım yok. Halbuki ölesiye severim onları. Ve bir gün evlenecek olsam bile çocuk sahibi olmaya cesaret edemem. Bu çok yanlış bir düşünce diye bağırdım. Yanlış olduğunu biliyorum dedi hüzünlü bir sesle. Ama bu yararlı bir düşünce. Ben bir devrimciyim ve devrimcilik tehlikeli bir iştir. Alaylı bir tavırla gülmeye başladım. Eğer gece evinize girip Sierra fabrikasının hisse senetlerini çalmaya kalkışsam babanız ne yapardı? Yatağının baş ucunda hep bir tabanca bulundurur diye cevap verdim. En kötü ihtimalle sizi vurur. Ve eğer ben ve daha birkaç kişi peşine bir buçuk milyon insan takıp zenginlerin evlerine girerse bir hayli tabanca patlar değil mi? Evet ama siz bunu yapmazsınız diye karşı çıktım. Benim yaptığım kesinlikle bu. Ama bizim amacımız tek tek zenginlerin evlerindekini almak değil. Bu zenginliğin bütün kaynaklarını, bütün madenleri, demir yollarını, fabrikaları, mağazaları ele geçirmektir. Devrim budur. Bu son derece tehlikeli bir iştir. Çok silah patlayacak. Korkarım benim tahmin ettiğimden bile fazla. Ama dediğim gibi... Bugün kimse davranışlarında özgür değildir. Hepimiz sanayi makinesinin çarklarına tutsakız. Gördünüz ki siz de öylesiniz. Bulup konuştuğumuz adamlar da öyle. Gidip daha başkalarıyla da konuşun. Gidip Albay Ingram'la konuşun. Jackson davasının gazetelere yansımasını önleyen muhabirlerle. O gazeteleri yöneten editörlerle konuşun. Hepsinin makinenin tutsakları olduğunu göreceksiniz. Az sonra konuşma sırasında ona mesai süresince işçilerin kaza geçirme risklerinin ne olduğunu sorduğunda bana istatistik rakamlarıyla dolu bir söylev çekti. Bunları bütün kitaplarda bulabilirsiniz dedi. Rakamları karşılaştırınca sabahın ilk saatlerinde kaza oranının çok düşük olmasına karşılık işçiler yorulup kas ve algılama faaliyetleri yavaşladıkça kazaların giderek arttığı görülüyor. Bu sayı 1910 yılında Birleşik Devletler'de Sosyalistlerin aldığı oy sayısını gösteriyor. Oy sayısındaki hızlı artış Devrim Partisi'nin hızla büyüdüğünü göstermektedir. Birleşik Devletler'de Sosyalist Parti 1888 yılında 2068, 1902 yılında 127.713, 1904 yılında 435.040, 1908 yılında 1.108.427, ve 1910 yılında 1.688.211 oy almıştı. Babanızın hayatının ve organlarının bir işçiye oranla 3 kat daha fazla güvenlik içinde bulunduğunu biliyor musunuz? Bu doğru. Sigorta şirketleri bunu biliyor. 1000 dolarlık bir kaza sigortası için babanızdan yılda 4 dolar 20 sent alırken bir işçi için aynı sigortaya yılda 15 dolar isterler. Ya sizin için diye sorduk. Bu soruyu sorduğum anda onun için çok kaygılandığımı hissettim. Ah bir devrimci olarak benim yaralanma ya da öldürülme olasılığım bir işçiden en az 8 kat fazla diye cevap verdi umursamazca. Patlayıcı maddeler üzerinde çalışmalar yapan kimyacılardan işçilere oranla 8 kat fazla yıllık ödenti ister sigortalar. Beni sigortalamaya yanaşacaklarını ise hiç sanmıyorum. Neden sordunuz? Göz kapaklarım kırpıştı. Yüzünün kızardığını hissettim. Onun için kaygılandığımı anladığımdan değil, kendi kendime ele verdiğim için utanıyordum. Bu sırada babam içeri girdi ve birlikte eve dönmeye hazırlandık. Ernst, babamdan ayrı, yüzyılların korkunç mücadeleleri içinde ne kadar serveti olursa olsun hiç kimse sürekli bir güvenlik içinde değildi. Ailelerinin huzuru için korkanlar sigorta diye bir şey çıkarmışlardı. Bu akıl çağında yaşayan bize göre böylesi bir kurum gülünecek kadar saçma ve ilkel görünüyor. Ama o çağlarda sigorta çok önemli bir konuydu. İşin asıl gülünç yanı sigorta şirketleri sık sık yağma edilir ve şirketlerin yöneticileri tarafından şirketlerin parası aşırılırdı. Tam dışarı çıkacakken dönüp bana şunları söyledi. Bu arada siz kendi rahatınızı ben de psikoposun rahatını kaçırdığımıza göre Bayan Wixson ile Bayan Pirtan Waite'i görmeye gitseniz iyi olur. Onların kocaları sizin de bildiğiniz gibi fabrikaların en büyük iki hissedarıdır. Bütün insanlık gibi bu iki kadın da makineye bağlıdır. Ama öyle bir bağlanmışlar ki makinelerin tepesine çıkmış oturuyorlar. Dördüncü bölüm Makinenin Köleleri Jackson'ın kolunu düşününce allak bullak oluyordum. Gerçekle karşı karşıyaydım. Hayatımda ilk kez hayatın kendisini görüyordum. Üniversite hayatım eğitim ve kültür gerçekliğin dışındaydı. Orada kağıt üzerinde çok güzel görünen hayat ve toplum kuranlarından başka hiçbir şey öğrenmemiştim. Ama şimdi hayatın kendisini görüyordum. Jackson'ın kolu hayatın bir gerçeğiydi. Gerçek baylar inkar edilemez gerçek sözleri kulağımda çınlıyordu. Bütün toplumun kan üzerine temellenmesi bana imkansız canavarca bir şeymiş gibi geliyordu. Ama işte Jackson ortadaydı ve ondan kaçamıyordum ve aklım hep kuzey kutbunu gösteren pusulanın ibresi gibi sürekli ona yöneliyordu. Ona canavarca davranılmıştı. Daha büyük kar payları ödensin diye onun kanının bedeli ödenmemişti. Bu kar paylarını alan ve gelirlerini artırmak için Jackson'ın kanından yararlanan refah içinde yüzen 20 kadar aile tanıyordum. Ama toplum bu insanın başına gelen korkunç olayla hiç ilgilenmeden yoluna devam ederse ileride pek çok insanın aynı acımasızlığa uğramayacağını kim savunabilirdi? Önsün sözünü ettiği haftada 90 sente çalışan Şikago'lu kadınları, güneydeki dokuma fabrikalarında çalışan çocuk küreleri düşündüm. Sırtındaki giysinin kumaşını dokurken, küçük beyaz ellerinden damlayan kanların kumaşı boyadığını gözlerimle görür gibi oluyordum. Sonra düşüncelerim yine Sierra fabrikalarına ve paylaşılan karlara dönüyor. Elbisemin kol ağızlarından Jackson'ın akan kanını görüyordum. Jackson'dan kurtulamıyordum. Düşüncelerim hep ona dönüyordu. Ruhumun derinliklerinde bir yerde bir uçurumun kıyısında duruyormuşum gibi bir duygu vardı. Sanki hayatın yeni ve korkunç bir yönü daha karşıma çıkacakmış gibiydi. Bu durumda olan yalnız ben değildim. Bütün çevrem altüst olmuştu. İşte babam, Ernst'ün onun üzerindeki etkisinin belirginleşmeye başladığını görebiliyordum. Ayrıca psikopos vardı, onu en son gördüğümde hasta gibi bir hali vardı. Sinirleri son derece gergindi. Gözlerinde tarifsiz bir dehşet vardı. Öğrenebildiğim kadarıyla Ernst ona cehennemde bir yolculuk yaptıracağına dair verdiği sözü tutmuştu. Ama cehennemin hangi manzaralarını görmüştü? Skopos'un gözleri. Bilemiyordum. Çünkü konuşamayacak kadar afallamıştı. Bir an geldi. O küçük dünyamın ve çevremdekilerin dünyasının alt üst olmasına Ernst'ün neden olduğunu düşünmeye başladım. O gelmeden önce hayatımız ne güzel ve huzurluydu. Ama hemen sonra bu düşüncenin gerçeğe ihanetten başka bir şey olmadığını anladım. Ernst Birden gözümde bilginin ve adaletin zaferi yoksullar, kimsesizler, mülksüzler için savaş veren çakmak çakmak gözleriyle parlayan kaslarıyla bir gerçek habercisi gibi göründü. Onun yanında bir başka yüz daha belirdi gözümün önünde. İsa'nın yüzü. O da rahiplerin ve ikiyüzlülerin kurulu düzenine karşı ezilenleri ve yoksulları savunmak için savaşmıştı. Çarmıha gerilerek öldürülüşü geldi aklıma. Ve aynı şeyin Önst'ün başına gelebileceğini düşününce korkuyla yüreğim daraldı. O da mı çarmıhta can verecekti? O tok sesli, o yürekli, güvenli adam. Olanca erkek güzelliğiyle çarmıhta can mı verecekti? İşte o anda onu sevdiğimi anladım. Sanki bütün varlığım onu teselli edebilmek için eriyordu. Hayatı hakkında düşündüm. Güçlük, sefalet, perişanlık dolu bir hayat olmalıydı. Babasını düşündüm. Yalan söylemiş, çalmış ve ölünceye kadar makine başında çalışmıştı. O da on yaşında fabikalarda çalışmaya başlamıştı. Onu kollarıma almak, düşünmekten bu kadar yorgun düşmüş olan başını göğsüme yaslamak ve bir an için onu dinlendirmek, rahat ettirmek, her şeyi unutturmak, bir dakikalık bir sevgi tattırmak için yanıp tutuşuyordum. Albay Ingram'a bir kilise toplantısında rastladım. Albayı yıllardır tanırdım. Hem de iyi tanırdım. Büyük palmiye ağaçlarının arkasında kıstırdım onu. Gerçi o düşürüldüğünü bilmiyordu. Söze önce şakalarla ve çapkınca övgülerle başladı. Kibar, diplomasiyi elden bırakmayan, Hoş ve çekici bir insandı. Dış görünüşüne gelince bizim çevremizdeki en seçkin, en yakışıklı adamlardan biriydi. Onun yanında üniversite rektörü bile zevksiz ve önemsiz kalıyordu. Bütün bu üstün yönlerine rağmen Albay Ingram'ın daha önce karşılaştığım okuma yazması olmayan işçilerle aynı durumda olduğunun farkına vardım. O da davranışlarında özgür değildi. O da bu çarka zincirliydi. Ona Jackson'ın davasından söz ettiğimde ondaki değişikliği asla unutamayacağım. O tatlı gülümseyiş birden hortlak gibi yok olmuştu. Aydın bir insana ait olan yüzündeki çizgiler birden korkutucu bir ifadeyle değişivermişti. James Smith'in ani öfkesi karşısında da böyle korkmuştum. Ama Albay Ingram küfür savurmadı. İşçi ile onun arasındaki tek fark da buydu. Çok akıllı biri olarak ün yapmıştı ama şu anda aklı başında değildi. Bilinçsizce bir oraya baktı bir buraya. Sanki kaçacak bir delik arıyordu. Ama palmiyelerle kavuşuk ağaçları arasında sıkıştırılmıştı. Evet, Jackson'ın adını duymaktan bıkmış usanmıştı. Ne diye durup dururken bu konuyu açmıştım. Bu şaka hiç hoşuna gitmemişti. Bu şaka benim açımdan bir zevksizlik ve düşüncesizlik ürünüydü. Kendi mesleğinde kişisel duygulara yer olmadığını yoksa bilmiyor muydum? Ofisine giderken bütün kişisel duygularını evde bırakıyordu. Ofisinde de yalnızca profesyonel duygularla davranırdı. Jackson'a tazminat verilmeliydi değil mi diye sordum. Elbette diye cevap verdi. Duygularım onun tazminat alması gerektiğini söylüyor ama davanın yasal yönleriyle hiçbir ilgisi yok benim duygularımın. Dağılan düşüncelerini toparlamaya başlamıştı. Söyler misiniz dedim hakkın yasayla ilgisi var mıdır? Öyle bir soru sordunuz ki diye şaka yaptı sözüm ona. Hayır diyemezsiniz değil mi diye sordum. Başını salladı. Sözüm ona bu yasaların bize adalet sağlamasını bekliyoruz. ''İşte paradoks buradan doğuyor.'' dedi. ''Adalet sağlıyoruz.'' ''Şimdi bir profesyonel olarak konuşuyorsunuz değil mi?'' diye sordum. Alba Ingram kıpkırmızı kesildi. Gene bir sağa bir sola bakmaya kaçacak delik aramaya başladı. Ama yolunu kestim ve kımıldamasına izin vermedim. ''Söyler misiniz?'' dedim. ''Bir insan profesyonel duyguları için kişisel duygularını bir kenara bıraktığında... Bu insanın ruhunda bir sakatlık doğurmaz mı? Soruma yanıt alamadım. Alba Ingram bir yolunu bulup kaçtı. Ama bu sırada telaşından bir palmiye saksısını devirdi. Bundan sonra gazetelerle uğraşmaya başladım. Jackson davası üzerine heyecansız, iddiasız ve sivri olmayan bir yazı yazdım. Bu olayla ilgili konuştuğum insanları suçlamaktan hatta adlarını bile vermekten kaçındım. Davanın gerçek olgularını verdim. Jackson'ın uzun yıllar fabrikalarda çalıştığını, makineyi hasara uğratmaktan kurtarayım derken geçirdiği kazayı, sefil yaşayışını, karnını doyurma savaşında olduğunu yazdım. Üç yerel gazete yazımı reddetti. Aynı şekilde iki haftada bir çıkan bir dergi de yazımı kabul etmedi. Bu defa Percy Layton'a başvurmaya karar verdim. Gazeteci olmak isteyen bir üniversite mezunuydu ve şimdi muhabirlik stajını görenin en etkili 3 gazetesinden birinde yapıyordu. Jackson ve davasına ilişkin haberlerini gazetelerin yayınlamaktan neden çekindiğini sorduğunda gülümsedi. Yayın politikası dedi. Bu işle bizim hiçbir ilgimiz yok. Bu editörlere kalmış bir şeydir. Ama bu yayın politikasının nedeni ne diye sordum. Biz şirketlerle bütünleşmiş durumdayız diye cevap verdi. İsterseniz ilan olarak verin, isterseniz gerçek ilan ücretinin 10 katını ödeyin. Bu haberi hiçbir gazetede yayınlatamazsınız. Üstelik bu haberi gizlice yayınlatmaya kalkacak biri de hemen işinden olur. Senin kendi politikan ne oluyor peki diye sordum. Demek senin işlevin patronlarının isteğine göre gerçekleri çarpıtmak. Patronlar buna karşılık şirketlerin isteklerine boyun eğiyorlar ve sen bunu alet oluyorsun. Benim dediğiniz şu işle hiçbir ilgim yok. Bir an tedirgin olmaya başladığını hissettim. Sonra yüzü aydınlandı. Bir çıkış yolu bulmuştu. Ben şahsen gerçek olmayan hiçbir şey yazmıyorum. Vicdanım bu bakımdan rahat. İş sırasında insan elbette bir sürü iğrenç olay görüyor. Ama siz de biliyorsunuz ki bütün bunlar günlük kavganın gereği diye tanımladı işini. Safça bir akıl yürütmeyle. Yine de günün birinde editör koltuğuna oturmayı ve yayın politikası yürütmeyi bekliyorsunuz. O zamana kadar epey pişip sertleşirim diye cevap verdi. Şimdi daha pişmediğine göre genel yayın politikası konusunda ne düşündüğünü söyle bana. Hiçbir şey düşünmüyorum diye karşılık verdi hemen. Eğer insan gazetecilikte yükselmeyi istiyorsa haddini bilmelidir. Başka bir şey bilmiyorsam da bu kadarını öğrendim. Çocuk su başını bilmişçesine salladı. Ama peki hak diye üsteledim. Sen oyunu anlamıyorsun. Hak herkes için haktır. Herkes kendine göre haklıdır. Göremiyor musun? Ustaca bulanıklaştırılmış bir anlatım. Diye mırıldandım. Ama onun gençliği için içim kan alıyordu ve bunu ona söylemek arzusuyla yanı tutuşuyordum. O da satılmıştı. Ya çığlık atacaktım ya da göz yaşlarına boğulacaktım. İçinde yaşadığım bu toplumun perde arkasını görmeye ve gizli korkunç gerçekleri anlamaya başlamıştım. Sanki Jackson'a karşı sessiz bir işbirliği yürütülmüştü ve hakkını savunan o ağlamaklı avukata bile. İçimden acımak geçiyordu. Ama bu kötü niyetli işbirliği genişliyordu. Üstelik yalnız Jackson'ı da hedef almıyordu. Fabrikalarda çalışırken kaza geçirip sakat kalan bütün işçileri, hatta bütün fabrikalarda çalışan işçi sınıfını hedef alıyordu. Eğer bu doğruysa toplum bir yalandan başka bir şey değildi. Vardığım sonuçlardan kendim korkup irkildim. Bunlar gerçek olamayacak kadar korkunç ve acımasızdı. Ama işte Jackson vardı. O bir gerçekti. Kesik kolu, çatından damlayan ve elbiseni lekeleyen kan bir gerçekti. Ve Jackson'ın da söylediği gibi. Daha birçok fabrikada birçok Jackson'lar vardı. Kurtulamıyordum Jackson'dan. Sierra fabrikalarının en büyük hissedarı Bay Wixon ve Bay... Perton Wade'i görmeye gittim. Ama onları çalıştırdıkları adamlar gibi silkeleyip bozguna uğratamadım. Bunlar kendilerini herkesten üstün görüyorlar, toplumdaki ahlak anlayışının dışında bir ahlak kavramı taşıyorlardı. Buna aristokrat ahlakı ya da efendilerin ahlakı diyebilirim. Sürekli olarak namusla, doğrulukla bir tuttukları dünya görüşlerinden ve görgü kurallarından söz ediyorlardı. Gençliğimi ve tecrübesizliğimi göz önüne alarak bana karşı babacan tavırlar sergiliyor ve sanki beni korumak ister gibi davranıyorlardı. Bu araştırmam sırasında karşılaştıklarımın hepsinden daha ahlaksız, daha çaresiz hastalıklara tutulmuş kişilerdi. Tutumlarının doğru olduğuna dair mutlak bir inanç besliyor, bu konuda en ufak bir kuşkuya, en küçük bir tartışmaya bile hoşgörüyle bakmıyorlardı. Avis Everhart doğmadan önce John Stuart Mill özgürlük üzerine denemesinde şöyle yazmıştı. Yükselen bir sınıfın olduğu her yerde ahlak kavramının büyük kısmı sınıf çıkarlarından ve sınıfın üstünlük duygularından doğar. Bunlar toplumun koruyucu melekleri olduklarına ve birçok kişiye mutluluk dağıttıklarına inanıyorlardı. Sadece kendilerinin sağladığı bu işler olmasa emekçi kitlesinin çekeceği sefaletin acıklı tablolarını anlatıyorlardı. Bu iki deha ile görüştükten hemen sonra Önsle karşılaştım. Olup bitenleri anlattım ona. Memnun bakışlarla beni süzdü. Gerçekten güzel dedi. Gerçeği kendi kendinize ortaya çıkarmaya başladınız. Kişisel deneyimlerinizin genellemesinden akıl yürüterek vardığınız sonuçlar bütünüyle doğru. Sanayi makinelerinin çarklarında büyük kapitalistlerin dışında kimse hatta büyük kapitalistler bile davranışlarında özgür değildir. Evet anlıyorsun değil mi? Hakim güçler yaptıkları işin doğru olduğuna inanıyorlar. En büyük saçmalık da burada. Bu anlayışa yaratılışları gereği öylesine bağlıdırlar ki doğru olduğuna inanmadıkları hiçbir şeyi yapmazlar. Davranışları için kendilerini haklı çıkaracak yollar ararlar. Bir şey yapmaya kalktıklarında iş hayatında elbette bu işin yerinde olduğuna dair beyinlerinde dini, ahlaki ve felsefi bir kavramın doğmasını beklerler. Kafaları bir işe yattı mı hemen uygulamaya geçerler. Bunu yaparken de insan aklının zayıf noktalarından birinin isteğin düşünceyi doğurduğunun farkında değillerdir. Ne yapmak isterlerse istesinler mutlaka bunun doğru olduğuna inanmak isterler. Bunlar sahte vicdan sahipleri, cizvittirler. İyi bir şey çıkarabilecekleri umuduyla kötülük yapmayı bile kendilerine hak görürler. Bu hayali kanıtlarının en hoşu bilgelik ve etkinlik yönünden kendilerini bütün insanlığın üstünde sanmalarıdır. İşte bu inanıştan yola çıkarak bütün insanlık soyu adına, Ekmeği ve yağı paylaştırma hakkını kendilerinde bulurlar. Bunlar kralların kutsal haklarını diriltmişlerdi. Kendileri de ticaret krallarıdır. Bu adamların zayıflığı iş adamından öte bir şey olmamalarıdır. Filozof değillerdir. Ne biyolog ne de sosyologdurlar. Eğer böyle olsaydı kuşkusuz her şey daha güzel olurdu. Eğer bir iş adamı hem biyolog, hem de sosyolog olsaydı, insanlık için gerekli olan şeyin ne olduğunu üç aşağı beş yukarı bilebilirdi. Ama ticaret alanının dışında bu adamlar hiçbir şey bilmezler. Yalnız işten anlarlar. İnsandan da dünyadan da hiç anlamadıkları halde milyonlarca aç insanın ve toplumun geleceğini çizmek isterler. Ama tarih bir gün onların düştüğü bu durumla acı acı gülecektir. Bayan Wixson. Ve Bayan ile konuştuğumda hiç şaşırmadım. Bunlar sosyete kadınlarıydı. Evleri ev değildi, sanki saraydı. Bu kadınlar ellerinin altındaki paralarla büyük bir güce sahiptirler. İleride Ernst'ün uyarılarıyla benim de anlayacağım gibi düşünceleri parayla satın alarak iktidarlarını sağlıyorlardı. Kocalarını maymun gibi taklit ediyor onlar gibi şaşmaz ülkelerden zenginlerin görev ve sorumluluklarından sürediyorlardı. Koptalarına da hakim olan ahlak, yani sınıflarının ahlakı hakimdi. Kendilerinin bile anlamadığı bir sürü sözler ediyorlardı. Jackson'ın ailesinin yürekler acısı durumunu anlattığımda onların da sinirleri tepelerine çıktı. Bu aileye hiçbir yardımda bulunmadıklarına şaştığımı görünce de sosyal görevlerini öğrenmek için kimseye ihtiyaçları olmadığını belirttiler. Ben bir de kalkıp ona doğrudan yardım etmelerini istediğimde düpedüz reddettiler. İşin garip yanı bu iki kadını ayrı ayrı ziyaret ettiğim ve ikisi de diğeriyle görüştüğümü ya da görüşeceğimi bilmediği halde ikisinin de hemen hemen aynı sözcüklerle yardım teklifimi geri çevirmeleriydi verdikleri karşılıklarla ihmali ödün vermeyeceklerini ve kazalara para ödeyerek yoksulların bile bile kendilerini yaralamalarına fırsat bırakmayacaklarını söylüyorlardı. Bu dönemde kilise cemaatine lekeli paralarınızı bize getirin demekteydi. Ve bu iki kadın da içtendi. Onlar da kendilerinin ve kendi sınıflarının üstün yaratıklar olduğu düşüncesiyle sarhoştu kendi sınıf ahlakları içinde yaptıkları her hareketi temize çıkaracak kurallar buluyorlardı. Bayan, Pirtin Wade'in muhteşem evinden ayrılırken arkama dönüp şöyle bir baktım ve Ernst'ün bu kadınların da makineye zincirli ama makinenin tepesinde oturan kadınlar olduğunu söyleyen sözlerini hatırladım. Dönemin haftalık toplumsal eleştiri dergisi olan Outlook'un arşivlerinde bu derginin 18 Ağustos 1906 tarihli sayısında korunu kaybeden bir işçiye denilmektedir. Bu yazının ayrıntılarından anlaşıldığı kadarıyla sözü edilen işçinin durumu Avis Everhard'ın sözüne ettiği Jackson olayına çok benzemektedir. Beşinci bölüm Bilgi Dostları Ernest artık evimize daha sık gelmeye başladı. Onu buraya çeken Yalnızca babam ve tartışmalı akşam yemekleri değildi. Daha ilk günlerde ziyaretlerinin nedeninin biraz da kendim olduğunu düşünüyordum ve çok geçmeden de bundan bütünüyle emin oldum. Çünkü hayatımda Ernest Everhart gibi bir sevgili olmamıştı. Gün geçtikçe bakışları ve el sıkışları sertleşiyor, gözlerinin içindeki soru işaretleri giderek buyurgan bir anlam kazanıyor. Onu ilk gördüğüm günkü izlenimim, Pek olumlu değildi ama sonra beni çekmeye başladığını hissettim. Sınıfıma ve bana karşı kibar olmayan sözlerle saldırıya geçtiğinde ona karşı bir soğukluk duymuştum. Daha sonra içinde yaşadığım dünyaya hiçbir çamur atmadığını, sözlerinin keskin ve sert olmasına rağmen gerçeklere bütünüyle uyduğunu anladım. İşte o zaman ona her zamankinden daha yakın olduğumu hissettim. O benim kahinimdi. Benim için toplumun yüzündeki maskeyi düşürüyor, çirkin olduğu su götürmez olan gerçekleri bana da gösteriyordu. Söylediğim gibi onun gibi bir sevgilim olmamıştı hiç. Genç bir kız hele bir üniversite kentindeyse 24 yaşına kadar gönül serüvenleri geçirmeden yaşayamaz. Benim de üniversite öğrencilerinden saçı ağarmış profesörlere atletlerden Futbol devlerine kadar bir sürü sevgilim olmuştu. Ama hiçbiri Ernest gibi aşk yapmadı benimle. Farkına bile varamadan beni kollarının arasına aldı. Karşı koymama ya da direnmeme fırsat bile vermeden dudaklarını dudaklarıma yapıştırdı. Ateşliliğinin içtenliği karşısında geleneksel kadınlık gururunu oynamak saçmalık olacaktı. Karşı konulmaz gücüyle beni kaldırdığı gibi ayaklarımı yerden kesti. Bana ne tek bir söz söyledi ne de benden bir söz istedi. Kollarını boynuma doladı, beni öptü ve o andan sonra evlenmemize oldu bitti gözüyle baktı. Bu konuda tartışmaya yer yoktu. Tek tartışmalı durum bu da daha sonra ortaya çıktı. Ne zaman evleneceğimizdi. Bu görülmemiş bir şeydi. Gerçek dışı bir evlenmeydi. Yine de Ernest'in gerçeği sınama ilkesine uygun olarak gerçekleşti. Ve pekala işe yaradı. Ona hayatımı emanet etmiştim. Gelecek beni bu konuda pişman etmedi. Gene de seviştiğimiz ilk günlerde sevişmesindeki o vahşet ve coşkuyu düşündükçe gelecekten korkar oluyordum. Sonra anladım ki bunlar boş kuruntularmış. Hiçbir kadın böylesine tatlı, böylesine müşfik bir kocaya sahip olmamıştır. Onun bir yandan nazik, yumuşak, bir yandan da vahşi, azılı bir sevgili oluşu hem güvenli hem de beceriksiz ve kaba oluşu kadar garipti. Bu beceriksizliğinden hiç kurtulamadı zaten. Ama benim hoşuma gidiyordu bu. Bizim evin salonunda dolaşmasını bir boğanın porselen mağazasındaki ürkek yürüyüşüne benzetiyordum. Ona olan aşkımın derinliği konusunda en küçük bir kuşkum kalmışsa bile ki bu ancak bilinçaltındaki bir kuşku olabilirdi. Artık bu da bütünüyle yok olmuştu. Bilgi Dostları Derneği'nin gecesinde oldu bu. Ernest bu muhteşem savaş gecesinde ustaları inlerine sokmuştu. Bu kulüp Pasifik kıyılarının en seçkin kulübüydü. Bilgi Dostları Kulübü'nü son derece büyük servet sahibi olan yaşlı bayan Brent Ward kurmuştu. Kulüp onun kocası, ailesi ve oyuncağıydı. Üyeleri toplumun en zenginleri ve bu zenginlerin de en akıllılarıydı. Topluluğa entelektüel bir hava kazandırmak için aralarına birkaç bilim adamı da almışlardı. Bilgi Dostları Kulübü'nün sabit bir yeri yoktu. Öyle kulüplerden değildi. Üyeleri ayda bir, evlerden birinde toplanır, konferans dinlerlerdi. Konuşmacılar her zaman olmasa da genellikle bir ücret karşılığında getirilirdi. New Yorklu bir kimyacı diyelim, radyum hakkında bir keşifte bulundu. Konuşma yapması için hemen çağrılıyor, bütün yolculuk masrafları karşılanıyor, ayrıca orada harcadığı zaman için de epey yüklü bir para ödeniyordu. Oturma odalarını ufak tefek süs eşyaları ve bir dolarla doldurmak bir adetti. İnsanlar yaşamanın sadeliğini daha keşfetmemişlerdi. Böyle odalar temizlenmesi için sonsuz emeğin gerektiği müzelere benziyordu. Toz tanısı evlerin efendisiydi. Toz satan sonsuz sayıda eşya ve tozdan kurtulmak için yalnızca birkaç gereç vardı. Aynı şey kutuptan dönen bir kaşif için edebiyatın ya da sanatın en son yıldızları içinde söz konusuydu. Toplantılara ziyaretçi kabul edilmezdi. Ayrıca kulüpte yapılan tartışmaların gazetelere yansımaması bilgi dostları kulübünün politikasıydı. Bu yüzden en yüksek düzeydeki devlet adamları bile burada rahatça konuşabilirlerdi. Ernest'in bana 20 yıl önce yazdığı buruşuk mektup duruyor önünde. Aşağıdaki satırları olduğu gibi aktarıyorum mektuptan. Babanız bilgi dostları kulübünün üyesi. Bu yüzden siz de katılabilirsiniz toplantılara. Salı akşamı gelin. Size hayatınızın en güzel anlarını yaşatacağıma söz veriyorum. Son girişimlerinizde kodamanları silkeleyemediniz. Eğer gelirseniz sizin yerinize ben onları silkeleyeceğim. Kurtlar gibi ulutacağım onları. Siz onların ahlaki yönlerini sorgulamıştınız. Onların ahlakları sorgulandığında onlar yalnızca daha çok böbürlenirler ve karşılarındakine tepeden bakarlar. Ama ben onların para keselerini tehdit edeceğim. Bu onların ilkel doğalarının köklerini sarsacak. Eğer gelebilirseniz kemiğini korumak için hırlayacak dişlerini gösteren gece elbiselerini giymiş mağara insanlarını göreceksiniz. Size güzel bir eğlence ve hayvan doğasının iç yüzü üstüne sağlam bilgiler edinme fırsatı vaat ediyorum. Onlar beni param parça etmek için davet ettiler. Fikir bayan Brentwood'dan çıkmış. Beni davet ederken gerçek amacının ne olduğunu saklayamadı. Misafirlerine sık sık bu tür eğlenceler sunuyor zaten. Onların en büyük zevki karşılarında uysal ve kibar bir reformcunun süklüm püklüm durmasını görmek. Bayan Brentwood benim bir kedi gibi masum, bir inek kadar da iyi huylu ve duygusuz olduğumu düşünüyor. Böyle bir kanıya varmasına yardımcı olduğumu kabul etmeliyim. Başlangıçta kaypak konuşuyordu. Sonunda benim zararsız olduğuma karar verdi. İyi de bir ücret alacağım. 250 dolar. Radikal olsa bile bir zamanlar valiliğe adaylığını koymuş birine değer doğrusu. Ayrıca simokin de giymek zorunda. İşe bak ben hayatımda böyle bir kıyafet giymedim. Bir yerden kiralayacağım sanırım. Ama bu bilgi dostları kulübünde böyle bir fırsatı elimden kaçırmamak için daha kötüsünü bile yapmaya hazırım. Bu toplantı için üyelerden Pirtin Wade'ın evi seçilmişti. Büyük salona fazladan sandalyeler getirilmişti. İki yüzlüye, Ernest'i dinlemek üzere yerlerini almışlardı. Bunlar gerçekten toplumun efendileriydi. İçimden servetlerinin ne kadar tuttuğunu hesaplamaya çalışarak eğleniyordum. En azından yüzlerce milyon dolar ederdi servetleri. Bu servetlerin sahipleri öyle tembellik içinde yaşayan zenginler de değildi. ...sanayi ve politika hayatında çok etkin rolleri olan iş adamlarıydı. Bayan Brentwood, Ernest'la salona girdiğinde hepimiz yerlerimizi almıştık. Herkes başını ona çevirdi. Hemen Ernest'ın konuşacağı yere, salonun başına doğru döndüler. Smoking giymişti, geniş omuzları ve yakışıklı başıyla muhteşem görünüyordu. O kendine özgü beceriksizliği, ne yapacağını bilmezliği üzerindeydi yine... Yalnız bu beceriksizliği için onu sevebileceğimi düşünüyordum neredeyse. Ona bakarken büyük bir mutluluk duyuyordum. Elimi sıkarkenki nabzının atışını, dudaklarıma yapışan dudaklarını şimdi yine duyar gibi oluyordum. Onunla öylesine gurur duyuyordum ki içimden ayağa fırlamak ve orada toplanmış kalabalığa o benim, kollarını aldı beni. Onun aklında o ulu düşüncelerden başka, binlerce büyük fikirden başka bir tek ben varım diye bağırmak geçiyordu. Bayan Brentwood salonun başında Ernest'i Albay von Gilbert tanıştırdı. Albayın toplantıya başkanlık edeceğini anlamıştım. Albay von Gilbert büyük bir şirket avukatıydı. Ayrıca çok zengindi. Girdiği en küçük davalar bile 100 bin dolardan başlardı. Hukuk alanında bir üstü attı. Yasalar onun için iplerini elinde tuttuğu bir kuklaydı. Hamur gibi yoğururdu yasaları. Bir çim bilmecesi gibi evirir çevirir istediği biçime sokardı onları. Davranışları ve konuşma biçimi eski modaydı ama hayal gücü, bilgisi ve yararlandığı kaynaklar meclisten yeni çıkmış yasa kadar gençti. İlk büyük ürününü Shortwell vasiyetnamesini bozduğunda elde etmişti. Miras davaları o dönemin sık sık rastlanan olaylarındandı. Büyük servetlerin birikimi ve bu servetleri ölümden sonra bırakmak servet sahiplerini güç durumda bırakırdı. Vasiyetname yapmak ve vasiyetname bozmak zırh ve silah yapmak gibi tamamlayıcı bir ticaret haline gelmişti. En usta avukatlar bozulamayacak vasiyetnameler yapmak üzere işe alınırdı. Ancak bu vasiyetnameler hep bozulur, yasalara uygun olmayan bir yan hep bulunurdu. Bununla birlikte varlıklı sınıflar asla bozulmayacak vasiyetnameler yapılabileceğine inanırlar ve kuşaklar boyunca müşteriler ve avukatlar bu yanılsamanın peşinden koşarlardı. Bu orta çağ simyacılarının evrensel çözücünün peşinden koşmaları gibi bir şeydi. Bu tek davadan aldığı para 500 bin dolardı. O günden sonra bir fişek gibi yükselmişti. Ülkenin en iyi avukatı yani şirket avukatı derlerdi ona. Birleşik Devletlerin en iyi avukatları sorulduğunda herkes onu ilk üç arasında sayardı. Ayağa kalktı ve alaylı bir ses tonuyla, imalı ve seçkin cümlelerle Ernest'ı tanıtmaya başladı. Albay von Gilbert bir sosyal devrimciydi. İşçi sınıfının bir üyesini tanıtırken inceden inceye ve kurnazca alay etmişti. Dinleyiciler gülümsediler. Bu beni öfkelendirdi. Ernest'e baktım. Görünüşü beni iki misli sinirlendirdi. Bu iğneli sözleri pek umursar görünmüyordu. Daha kötüsü kendisiyle alay edildiğinin farkında değilmiş gibi davranıyordu. Sakin sakin kımıldamadan uykulu bir halde oturuyordu gerçekten de bir aptal gibi görünüyordu. Bir an için kafamda bir düşünce belirdi. Bu sıra sıra beyin takımının ve güçlü adamların sözlerini umursasa ne geçeceklerini. Sonra gülümsedim. Beni aldatamazdı. Ama Bayan Brintword'u aldattığı gibi şimdi de diğerlerini aldatıyordu. Ev sahibi ilk sıralarda bir koltukta oturuyordu ve konuşmacının imalı sözlerini güçlendirmek ister gibi arada bir tanıdıklarına dönüp gülümsüyordu. Albay von Gilbert tanıtma işini bitirince Ernest ayağa kalktı ve konuşmaya başladı. Alçak bir sesle arada bir sanki utanıyormuş gibi bir havayla kestiği alçak gönüllü cümlelerle işe başladı. İşçi sınıfından bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini çevresindeki herkesin sefil ve perişan bir hayat sürdüğünü, sınıfının insanların hem ruhuna hem bedenine işkence edildiğini, açlıkla pençeleştiklerini anlattı. Gençliğinin tutkusunu ve ülküsünü üst sınıf insanların yaşadığı cennet hakkında ne düşündüğünü anlattı. O üstün sınıfın insanların güzel bir hayat yaşadığını biliyordum. Ruhlarında bencillik duygusu yoktu benim kafamdaki zengin insanların. Asil düşünceliydiler ve entelektüel bir hayat yaşıyorlardı. Bunları böyle biliyordum. Çünkü Seaside Kitab Evi'nin romanlarını okuyordum. Bu romanlarda insanlar hep güzel şeyler düşünürler, güzel bir dille konuşurlar, kahramanca işler yaparlardı. Güneşin her sabah doğduğunu nasıl kabul ediyorsam, üst sınıfın dünyasında her şeyin iyi, Hoş, asil, pırıl pırıl olduğunda öyle kabul ediyordum. Namuslu hayatta yaşadıkları hayat. Onurlu bir hayat yaşanmaya değer bir hayat sürerdi benim üstümdeki sınıfın insanları. Çektikleri sıkıntıların, acıların ödülünü aldırdı tüm roman kahramanları. Sonra dokuma fabrikasındaki yaşantısını, nalbantılığı öğrenişini ve sosyalistlerle tanışmasını anlattı. Onların arasında çok akıllı insanlara, parlak ruhlara, Hristiyanlık anlayışları hiçbir tarikata sığmadığı için dinden kopmuş eski papazlara, egemen sınıflara hizmet etme yolundan dönen, üniversite çarkı altında ezilen profesörlere rastlamıştı. Sosyalistleri, bugünün akıl dışı toplumunu yıkıp, onun malzemeleriyle geleceğin akılcı toplumunu kurmak için savaş veren devrimciler olarak tanımlıyordu. C. yayın evi, İşçi sınıfının, zenginlerin ve zenginliğin doğasını anlamaması için son derece başarıyla çalışmış bir yayın evi. Burada yazması çok uzun olacak bir sürü şey daha söyledi. Ama devrimciler arasındaki hayatını nasıl anlattığını asla umutsamayacağım. Konuşmasındaki duraklama yok olmuştu. Sesi giderek daha güçlü, daha güvenli çıkmaya başladı. Düşünceleri ağzından parıldayarak dökülüyordu bu devrimciler arasında insanlığa duyulan ateşli bir inancı, sarsılmaz bir ülkücülüğü, fedakarlığı, düşüncesi uğrunda ölümü, ruhun bütün göz kamaştırıcı ve keskin gerçeklerini buldum. Ruhların en temizini onlarda gördüm. Onların dünyasında hayat temiz, soylu ve canlıydı. Kanını ve canını dolarlardan ve sentlerden üstün tutan yüce ruhlarla tanıştım. Dünya İmparatorluğu'nun ticari gelişme durumuyla değil de açlıktan ölmek üzere olan bir kenar mahalle çocuğuyla candan ilgilenen insanlar onlar. Çevrendeki her şeyde amacın soyluluğu ve kavganın kahramanlığı yaşıyordu. Günlerim güneşli, gecelerim yıldızlıydı. Bir ateş ve çiğ yağmuru içinde yaşıyordum. Katlanılmak zorunda kalınan kötü davranışlardan ve uzun acılardan sonra, bir kurtuluş teminatı olan İsa'nın sıcak kanıyla dolu kutsal kase gözlerimin önünde pırıl pırıl yanıyordu. Daha önce birkaç kez olduğu gibi o anda da biçim değiştirdi gözlerimin önünde Ernest. Kaşları içindeki ilahi ruhla aydınlandı birden. Etrafını çepeçevre kuşatan bir hale içinde daha da parlak görünüyordu. Ancak ötekiler görmedi bu nuru. Gözlerime dolan sevinç gözyaşları, aşkımın heyecanı bana bu nur gösteriyor diye düşündüm. Arkamda oturan Bay Vixen'in pek etkilenmiş bir hali yoktu. Çünkü alaycı bir sesle, ütopik diye bağırdığını duydum. Bu arada, Ernst toplumda nasıl yükseldiğini, sonunda nasıl üst sınıftan insanlarla ilişki kurduğunu ve önemli yerleri tutmuş insanlarla sürtüşmelerini anlatıyordu. Sonra, Sıra bu adamlar için beslediği hayallerin yıkılmasına gelmişti. Ve bu hayal kırıklığını salondakilerin pek hoşuna gitmeyeceği kesin olan cümlelerle yansıttı. Mayalarının bayağılığı onu şaşırtmıştı. Hayat öyle sandığı gibi güzel değildi. Cömert değildi. Karşılaştığı bencillik onu afallatmıştı. Ama onu asıl şaşırtan şey entelektüel hayatlarının olmayışıydı. Devrimci kişileri tanıdığından bu yönetici sınıfın entelektüel ahmaklığı karşısında şaşkına dönmüştü. Sonra görkenli kiliselerine yüksek ücretli vaizlerine rağmen bu sınıfın insanların kadın erkek tamamen maddeci olduğunu görmüştü. Küçük tatlı ideallerden sevgili ahlak kuralcıklarından söz edip duruyorlardı. Evet ama bu gevezeliklerine rağmen hayatlarının özü yine de maddeciydi. O dönemin insanları deyimlerin esiriydi. Köleliklerinin alçaklığını bizim akıl ve hafızalığımız almaz. Sözcüklerde hoktabazların yaptıklarından daha fazla büyü vardı. Kafaları o kadar şaşkın ve karmaşıktı ki tek bir sözcüğün söylenmesi bile bir yaşam boyu süren ciddi araştırmaları ve bunun sonucunda ulaşılan düşünceleri genel bir şekilde olumsuzlayabilirdi. Bu sözlerden biri de ütopik sözcüğüydü. Bu sözcüğün sadece söylenmesi bile ne kadar insani ele alınırsa alınsın, ekonomik ıslahı ve yenilemeyi savunan herhangi bir tasayı lanetlemeye yeterdi. Gerçek ahlaktan, İsa'nın aşılamaya çalıştığı ama bugün mağazalarda artık duyulmaz olan ahlaktan bütünüyle yoksundular. Öyle adamlara rastladım ki, dedi, barış prensi numarasıyla savaşa karşı atıp tutuyor, Sonra da kendi fabrikalarındaki görevcileri öldürsünler diye Pinkertonların eline silah veriyorlardı. Öyle adamlar tanıdım ki bir yandan parayla adam dövüştürmenin çağ dışı olduğunu öne sürüyorlar, bir yandan da yiyecek maddelerine kaçak malzeme katarak bir yılda eli kanlı Herod'un öldüremediği kadar çocuğun canına kıyıyorlardı. Bu ince ruhlu, aristokrat görünümlü centilmen, Zulları ve yetimleri gizlice soyan şirketlerin kukla yöneticisi ve maşasıydı. Bu centilmen güzel güzel kitapları rafına dizer, edebiyattan anlar görülür, belediyelerin kara kaşlı, kat kat boyunlu patronlarına rüşvet öderdi. Patentli ilaç ilanlarını basan bir edizör, bana patentli ilaçlar hakkındaki gerçeği gazetesinde yazmak istediğim için pis demagog diye bağırdı kendisinden geçmişcesine ama aynı zamanda da içtenlikle idealizmin güzelliğinden tanrının iyiliğinden söz ederken bir iş anlaşmasında ortaklarını ihanet etti. Kimsenin direği ve yabancı misyonerlere büyük bağışlarda bulunan bir adam dükkanında çalışan kızları günde 10 saat çalıştırıp açlıktan ölmeyecekleri kadar para verir ve böylece orospuluğu teşvik ederdi. Pinkerton'lar bunlar ilkin özel dedektiflerdi ama çok geçmeden kapitalistlerin kiralık savaşçıları olup çıktılar ve oligarşinin askerlerini oluşturdular. Patentli ilaçlar patentli yalanlardı ama orta çağın muska ve büyüleri gibi insanları aldattı. Bu ilaçların muska ve büyülerden tek farkı daha zararlı ve daha pahalı olmasıdır. Üniversitelere büyük bağışlar yapan, muhteşem kiliseler inşa ettiren para babası bir adam, dolar için, sent için mahkemelere düşüyor, yalan yere yeminler ediyordu. Bir demiryolu patronu, bir yurttaş, bir centilmen ve bir Hristiyan olarak sözünden dönme alçaklığını gösteriyor, ona buna gizli indirimler sağlıyordu. Bir senatör, kaba ve cahil bir makine patronunun aleti ve kölesi küçük kuklasıydı. Vali ve onun yüksek mahkeme Yargıcı da öyle Hepsi de trenlerde bedava yolculuk Yapıyorlardı Makineye sahip olan bu kurnaz kapitalist Makinenin patronu Ve de bedava seyahat kartını veren Demir yolları Hepsi birbirinin kölesi Böylece bir cennet yerine Kendimi ticaretin kuru çölünde buldum Onlara göre Ticaretin dışında Bütün her şey saçmaydı İçlerinden hiçbiri temiz Soylu ve canlı değildi. Gerçi birçok canlı ile karşılaşmıştım ama onlar da çürümüşlükle besleniyordu. Burada bütün bulduğum canavarca bir bencillik, günlük dildeki anlamıyla kaba ve azgın bir maddecilik, pratiğe uygulanan pratik bir maddecilik oldu. Ernest onların hakkında uğradığı hayal kırıklıklarından daha çok söz etti. Bu dünyanın insanları entelektüel bakımdan onu sıkıyor, Manevi bakımdan hasta ediyorlardı Bu yüzden Temiz, soylu ve canlı olan Katalistlerde bulunmayan Bütün iyi niteliklere sahip olan Devrimci dostlarına dönmüştü Ve şimdi dedi Size devrimi anlatmama izin verin Ama önce Bu korkunç saldırının Onlara pek etki etmediğini söylemeliyim Yüzlerini inceliyor Ve memnun bir üstünlük ifadesiyle Konuşmacıyı süzdüklerini görüyordum Ernest'ın bana söylediği sözleri hatırladım. Ahlaklarına yapılan hiçbir saldırı onları sarsamaz. Buna rağmen böyle dolambaçsız konuşmasının Bayan Brentwood'u etkilediğini fark ettim. Bıkkın ve tedirgin bir hali vardı. Ernest devrim ordusunu anlatarak söze başladı. Ordunun gücünü çeşitli ülkelerde verilen oylar, belirten rakamlar verdi. Bunun üzerine dinleyicilerde huzursuz bir kıpırdanma oldu. Yüzlerinde endişeli bir anlam belirdi. Dudakları gerildi. Sonunda savaş kılıcı çekilmiş, eldiven yere atılmıştı. Züello başlıyordu. Amerika'daki 1,5 milyon sosyalisti, öteki ülkelerdeki 23,5 milyon sosyalisti bir araya getiren Uluslararası Sosyalistler Örgütü'nü anlattı. Böyle bir devrim ordusu dedi. 25 milyon kişilik bir güç, yöneticileri ve yönetici sınıfı durup bir düşünmeye çağırır. Bu ordunun sloganı şöyledir. Birazını değil, bütün her şeyinizi istiyoruz. Daha az bir şeyle yetinemeyiz. İktidarın ve insanlığın kaderinin dizginlerini elimize almak istiyoruz. İşte ellerimiz. Bunlar güçlü ellerdir. Sizin hükümetlerinizi, saraylarınızı alacağız. Görkemli yaşantınızı kökünden sil kip atacak bu eller. Sizler de ekmeğimizi kazanmak için tarladaki köylüler gibi büyük kentlerinizin kenar mahallelerindeki yoksul işçiler gibi alın teri dökmek zorunda kalacaksınız. İşte ellerimiz. Bu eller güçlü ellerdir. Konuşurken güçlü kollarını heybetli omuzlarından ileri doğru uzatıyor o nalbant elleriyle havayı bir kartalın pençeleri gibi avuçluyordu. Bu haliyle hükmeden bir işçinin ruhu gibi orada dikiliyordu. Ellerini, seyircilerini parçalamak ve ezmek için ileri uzatmıştı. Bu somut, güçlü, tehditkar devrim görüntüsü karşısında dinleyicilerin irkildiklerini fark ettim. Kadınlar korkuyla oturdukları yerde bürüştüler ve yüzlerine bir korku ifadesi yerleşti. Ama erkekler aynı tepkiyi vermedi. Bunlar aktif zenginlerdi. Vurdum duymaz değillerdi ve savaşçıydılar Gırtlaklardan derin bir homurtu yükseldi Ve bir an içinde havada kayboldu O akşam birçok defa duyacağım uğultuların ilkiydi bu Bu insanın içindeki hayvanın ya da ilkel tutkularının samimi bir tepkisiydi Bu sesi çıkardıklarının bilincinde değillerdi Bu uğultu içgüdülerinin ve bilinçsiz tepkilerinin ifadesiydi ve o anda onların yüzündeki katılı ve gözlerindeki savaş kıvılcınlarını görür görmez bu insanların dünya egemenliğini kolay kolay bırakmaya yanaşmayacaklarını anladım. Ernest saldırısına devam ediyordu. Birleşik Devletler'deki bir buçuk milyon devrimcinin varlığını kapitalist sınıfın toplumu kötü yönetmesine bağladı. Ne aletleri ne de makineleri olan ve hayatlarını sürdürebilmek için ancak doğal kaynaklardan yararlanabilen mağara insanlarının ve günümüz vahşi topluluklarının ekonomik durumunu kısaca anlattı. Sonra uygar bir insanın bir vahşininkinden bin defa büyük olan üretim gücüne sahip olduğunu günümüze gelinceye kadar makinelerin ve sosyal örgütlenmenin gelişiminden söz etti. Beş adam dedi. 1000 kişiye yetecek ekmek üretebilir. Bir tek kişi 250 kişi için pamuklu bez, 300 kişi için günlü giysi, 1000 kişi için ayakkabı üretebilir. Bundan çıkarılacak sonuç şudur ki toplumun iyi yönetilmesi halinde uygar insan mağara insanından çok daha iyi koşullar altında yaşayabilir. Ama yaşıyor mu? Buyurun inceleyelim. Bugün Birleşik Devletler'de 15 milyon insan yoksulluk içinde yaşıyor. Yoksulluk derken yiyeceğin ve barınağın yetersiz olduğu dolayısıyla çalışma koşullarının olmadığı bir durum kastediliyor. Bugün Birleşik Devletler'de sizin iş kanunu adını verdiğiniz bütün o şeylere rağmen 3 milyon çocuk işçi çalışıyor. Son 12 yıl içinde bu sayı iki katına ulaşmıştır. Şimdi toplumun yöneticileri olarak soruyorum size. Neden 1910 yılı nüfus sayımı sonuçlarını açıklamadınız? Robert Hunter 1906 yılında yoksulluk halkı kitabında o dönemde Birleşik Devletler'de 10 milyon insanın yoksulluk içinde yaşadığına işaret ediyordu. Birleşik Devletler'de 1900 yılı nüfus sayımında halka açıklanan son sayım çocuk işçi sayısının 1.752.187 olduğu belirlenmişti. Bu soruya sizin yerinize ben karşılık vereyim. Açıklamadınız çünkü korkmuştunuz. Sefaletin istatistiğinin hazırlanan devrimi hızlandırabileceğini düşündünüz. Ama ilk suçlamama yeniden dönüyorum. Eğer modern insanın üretim gücü mağara insanınkinden bin kat daha yüksekse, o zaman neden bugün Birleşik Devletler'de yeterince beslenemeyen ve konut bulamayan 15 milyon insan ve fabrikalarda çalışan 3 milyon çocuk işçi bulunuyor? Bu ciddi bir suçlamadır. Kapitalist sınıf toplumu iyi yönetmemiştir. Bu gerçekler karşısında yani çağdaş adamın mağara adamından daha kötü koşullar içinde yaşadığı ve onun üretici gücünün mağara adamınkinden bin kat daha fazla olduğu gerçeği karşısında Kapitalist sınıfın toplumu iyi yönetmediği sonucundan başka bir sonuç çıkarmak imkansızdır. Kötü yönettiniz üstadlar. Bencilce yönettiniz. Şu anda yani bu gece ne siz benim bu suçlamama bir cevap verebilirsiniz ne de sınıfınızın topu Birleşik Devletler'deki devrimcilere cevap verebilir. Cevap veremezsiniz. Size cevap vermeniz için meydan okuyorum. Ve dahası sözlerimi bitirdiğimde de cevap veremeyeceksiniz. Başka konularda iyi laf yapan diliniz bu konuda dolaşacaktır. Yönetiminizde başarısızlığa uğradınız. Bir mezbaalar uygarlığı getirdiniz. Kör ve oburdunuz. Kalktınız, bugün kalktığınız gibi. Meclis salonlarında utanmadan çocukların ve bebelerin emeği olmaksızın kar yapamayacağınızı haykırdınız. Bu sözlerimin yalnızca benim iddialarım olduğunu sanmayın. Bütün bunlar yazılıdır ve aleyhinizde kullanılmak üzere kayıtlara geçmiştir. Güzel amacınız ve sevgili ahlakınız üzerine gevezeliklerle vicdanınızı uyuttunuz. Böylece iktidar ve zenginlik içinde yağ bağladınız. Kazandığınız başarılarla sarhoş oldunuz. Ama bize karşı şansınız asalak yaşantılarına son vermek üzere işçi arıların saldırdığı eşek arılarının çok değildir. Toplumu yönetmekte başarısız oldunuz. Yönetim yetkisi alınacak elinizden. İşçi sınıfının bir buçuk milyonu bulan emekçi yığınları bütün işçilerle birleşecek ve yönetimi alacak elinizden. Bu devrimdir beyler. Gücünüz varsa durdurun. Ernest'ın sesi hatırı sayılır birkaç dakika daha yankılanmaya devam etti salonda. Sonra daha önce duyduğum homurtu ya da hırlayış yükseldi ve On kadar adam bağırarak ayağa fırladılar ve başkan uyarmak için ellerini kollarını salladılar. Bayan Brentwood'un omuzlarının için için sarsıldığını fark ettim. Bir an için Ernesta güldüğünü sanarak sinirlendim. Ama hemen gülmediğini ve bir sinir krizi geçirmekte olduğunu anladım. Bu kızgın meşaleyi sevgili bilgi dostları kulübünün içine sokmakla düştüğü yanılgının korkusuna kapılmış, afallamıştı. Albay von Gilbert kendilerine söz verilmesi için çırpınan, öfkenin yüzlerini tanınmayacak şekle soktuğu on kadar üyeyi fark etmemişti bile. Onun suratı da allak bullaktı. Kollarını açarak ayağa fırladı ve bir süre ağzından anlamsız hecelerden başka bir şey çıkmadı. Sonra sözcükler bir sel gibi ağzından dökülmeye başladı. Ama bu konuşan ne yüz bin dolarlık avukattı, ne de güzel konuşma yeteneğine sahip kibar aristokrat. Yanlış üstüne yanlış diye bağırdı. Ben hayatım boyunca bu kadar kısa bir süre içinde böylesine çok yanlışı bir arada duymadım. Ayrıca genç adam yeni bir şey söylemediğinizi de size söylemek zorundayım. Bu anlattıklarınızı siz daha doğmadan önce ben okulda öğrenmiştim. Sizin bu sosyalist kuramınızı bundan yaklaşık iki yıl önce ilk defa Janjak Russo ortaya atmıştı. Yeniden toprağa dönüş. İşe bak. Ama biyoloji bunun saçmalığını gösterir. Atalarımız yarım bilgilden kork diye boşuna söylememişler. Siz de bu akşam çılgınca kuramlarınızla bunun güzel bir örneğini verdiniz. Yanlış üstüne yanlış. Ömrümce böylesine bir yanlış tufanın içinde midemin bulandığı olmamıştı. Gelişmemiş genellemeler ve çocukça akıl yürütmeler. Küçümsel bir tavırla parmağını şakırdattı ve yerine oturmaya hazırlandı. Kadınlar konuşmasını tiz çığlıklarla, erkekler de boğuk haykırışlarla onayladılar. Konuşmak için izin isteyen bir düzine adamın yarısı hep birazdan konuşmaya başladı. Kargaşa ve gürültüyü anlatmak imkansızdı. Bayan Pirtin Wade'in azametli duvarları böyle bir olaya tanık olmamıştı daha önce. Üstelik bu oğuldayan, homurdanan vahşi sürüsü sanayi dünyasının soğuk kanlı kaptanları, yüksek sosyetenin kaymak tabakasıydı. Ernest gerçekten ellerini para cüzdanlarına uzatarak onları titretmişti. Bu eller... Bir buçuk milyon devrimcinin elleriymiş gibi göründü adamların gözüne. Ama Ernest hiçbir durumda kendini kaybetmeyen bir insandı. Albay von Gilbert yerine daha yeni oturmuştu ki ayağı fırlayıp bir adım öne çıktı. Tek tek konuşun diye gülledi. Geniş ciğerlerinin haykırışı dinleyici uğultusunu bastırdı ve sağlam kişiliğiyle herkesi susturdu. Tek tek konuşun diye tekrarladı. Sakin bir sesle. Önce Albay von Gilbert'e cevap vereceğim. Ondan sonra sırayla ve birer birer sorabilirsiniz soracağınızı. Hep bir ağızdan konuşulmaz burada. Burası futbol sahası değil. Size gelince diye devam etti. Albay von Gilbert'e dönerek. Sözlerimin hiçbirine karşılık vermediniz. Sadece benim zihinsel yeteneklerime ilişkin birkaç dogmatik heyecanlı söz söylediniz. Bu konuşma yöntemi mesleğinizde işinize yarayabilir ama benimle böyle konuşamazsınız. Elinde kasketiyle ücretimi artırmanız için ya da kullandığım makineye karşı beni korumanız için karşınıza gelen bir işçi değilim. Benimle konuşurken gerçeğe karşı dogmatik olamazsınız. Siz bu yöntemi ücretli körelerinize saklayınız. Onlar size cevap vermeye cesaret edemeyeceklerdir. Çünkü onların ekmeği, peyniri ve hayatları sizin elinizdedir. Ben doğmadan okulda öğrendiğinizi iddia ettiğiniz bu doğaya dönme sorununa gelince, o günden bu yana pek bir şey öğrenmemiş olduğunuzu söylememe izin verin. Sosyalizmin doğayla ya da dinle uzak veya yakın hiçbir ilgisi yoktur. İş dışında sizin sınıfınızın zekadan yoksun ve aptal olduğunu söylemiştim. İşte bayım. Siz de bu savıma güzel bir örneksiniz. Yüz bin dolarlık avukatına yöneltilen bu korkunç saldırıyı bayan Brentwood'un sinirleri kaldıramadı. Histeri krizini bu defa daha şiddetli bir biçimde tekrarladı. Salondan çıkarılırken hem ağlıyor hem gülüyordu. Ama böylesi onun için daha iyi olmuştu. Çünkü sonra tartışmalar daha da alevlenecekti. Benim sözlerimle yerinmeyiniz diye devam etti Ernest. Kısa bir sessizlikten sonra sizin kendi yetkilileriniz oy birliğiyle zeka yetersizliğinizi onaylayacaklardır. Sizin kiraladığınız danışmanlar söyleyecektir size yanıldığınızı. Gidin en yeteneksiz bulduğunuz bir sosyoloji asistanına Russo'nun doğaya dönüş kuramı ile sosyalizm kuramı arasındaki ayrımı sorun. Gidin en büyük ortodoks burjuva ekonomi politikçilerine sosyologlarına sorun. Gidin bu konuda yazılmış olan ve sizin kurduğunuz kütüphanelerin raflarında tozlanan kitapların sayfalarına sorun. Hepsinden aldığınız cevap doğaya dönüşle sosyalizm arasında ortak hiçbir yanın olmadığı olacaktır. Öte yandan aldığınız cevaplardaki tek ortak nokta sosyalinle doğaya dönüşün iki ayrı kutupta yer aldığı olacaktır. Tekrar ediyorum bana sözlerime inanmayın. Sizin zeka yetersizliğinizin kanıtı bu kitaplarda. Hiç okumadığınız bu kitaplardadır. Siz bu zeka yetersizliğinizle sınıfınızın bir örneğisiniz. Yasaları biliyorsunuz. İş biliyorsunuz Albay Van Gilbert. Kartellere hizmet etmeyi, yasal boşluklardan yararlanarak kar paylarını artırmayı herkesten çok daha iyi bilirsiniz. Çok güzel. Bu görevinizi sürdürmeye devam edin. Önemli bir kişisiniz. Siz çok iyi bir avukat ama acınacak bir tarihçisiniz. Sosyolojinin alfabesini bile bilmiyorsunuz. Sizi duyan biri biyoloji konusunda da Plinius'un çağdaşı sanır sizi. Albay oturduğu yerde kımıldanıp duruyordu. Salona mutlak bir sessizlik egemendi. Bütün dinleyiciler büyülenmiş, şaşkınlığa uğramışlardı. Ünlü avukat Von Berse karşı böyle bir davranış görülmemiş, inanılmaz bir şeydi. O, savunma için ayağa kalktığında yargıçların bile titrediği bir avukattı. Ama Ernest hiçbir zaman düşmanına taviz vermeye yanaşmazdı. Bu sözlerimin size karşı bir hakaret olmadığını anlamalısınız, dedi Ernest. Herkes kendi işiyle uğraşmalı. Siz kendi işinizle, ben kendi işimle. Siz bir uzmansınız. Yasaları bilmek, Onlardan sıyrılmanın en etkili yollarını bulmak ya da soyguncu bir şirketin yararına çalışmak konusunda sizin elinize su dökemem. Ama sosyolojiye geldi mi siz benim ayaklarımın altını öpeceksiniz. Anlaşıldı mı? Bunu unutmayın. Bir de unutmayın ki sizin yasanız bir günde içinden çıkılacak bir meseledir. En fazla bir gün yorar kafanızı bu mesele. Dolayısıyla tarihsel ve sosyolojik konularda kaba genellemelere ve dogmatik iddialarla yormayın kafanızı. Beceremezsiniz. Sizin işiniz değil bunlar. Ernest bir an durdu. Düşünceli düşünceli baktı albaya. Adamın yüzü mosmordu. Öfkeyle çarpılmıştı ağzı. Göğsü bir inip bir kalkıyor, gövdesi ileri geri sarsılıyor, ince beyaz elleri sinirli sinirli sıkılıp çözülüyordu. Ama boş yere soluk tüketmeye niyetli görünüyorsunuz ve ben de size konuşma fırsatı vereceğim. Ben sınıfınızı suçladım. Bu suçlamanın yanlış olduğunu gösterin bana. Günümüz insanının umutsuz durumunu çizdim. Yalnızca Birleşik Devletler'de sırtlarından patronlara kâr sağlanan 3 milyon köle çocuk ve iyi beslenemeyen, iyi giyinemeyen ve konut durumları daha da kötü olan 15 milyon insan. Sosyal örgütlenme ve makinelerin kullanılması sayesinde çağdaş insanın üretme güdünün mağara adamınınkinden bin kat fazla olduğunu gösterdim. Gerçekten bu iki yola çıkarak sorumluluğun kapitalist sınıfın kötü ekonomik yöntemlerine ait olduğunu söyledim. Benim suçlamam buydu. Birkaç defa sizi buna cevap vermeye çağırdım. Hatta daha da ileri giderek cevap veremeyeceğinizi de söyledim. Soluğunuzu benim bu kehanetimi çürütmek için tüketebilirdiniz. Sözlerimin yanlış olduğunu söylediniz. Bunu bana kanıtlar mısınız? Benim ve bir buçuk milyon yoldaşımın size ve sizin sınıfımıza yönelttiği bu suçlamaya karşılık verin. Albay von Gilbert toplantıya başkanlık ettiğini unutmuştu. Bir başkan olarak öteki söz isteyenlere söz hakkı vermek nezaket gereğiydi. Oysa hışımla yerinden fırladı. Kollarıyla birlikte söylevini ve soğukkanlılığını da havalara fırlattı. Ernest'ı ya toylukla ya söz oyunlarına başvurmakla suçluyor ya da her türlü yetenekten ve değerden yoksun olduğuna inandığı işçi sınıfına vahşice saldırıyordu. Hiçbir avukatın sizin yaptığınız gibi bir noktada ısrar ettiğini görmedim diye cevap verdi Ernest albayı intiradına. Benim gençliğim söylediklerimi gölgelemez. İşçi sınıfının değersizliğiyle de ilgisi yok gençliğimin. Ben kapitalist sınıfı toplumu kötü yönetmekle suçladım. Buna karşılık vermeye bile kalkışmadınız. Neden? Verecek bir cevabınız olmadığı için mi? Siz bu topluluğun önderisiniz. Benden başka herkes cevap vereceksiniz diye ağzınızın içine bakıyor. Bakıyor çünkü kendilerinin verecek cevabı yok. Bana kalırsa az önce de söylediğim gibi cevap veremeyeceğiniz gibi cevap vermeyi de kalkışamayacaksınız. Bu bağışlanamaz bir suçlama diye bağırdı Albay Font Gilbert. Bu bağışlanamaz bir hakaret. Asıl cevap verme işinize göz yumulamaz diye cevap verdi gittiği bir sesle. Hiçbir insan entelektüel olarak hakaret göremez. Hakaret kendi doğası gereği duygusal bir olgudur. Kendinize gelin. Kapitalist sınıfın toplumu yanlı yönettiğine dair yaptığım entelektüel suçlamaya entelektüel bir cevap veriniz. Duygusal değil. Albay von Gilbert suskunluğunu bozmadı. Sanki daha alt düzeyde birine söz söyleme zahmetine katlanmak istemeyen biri gibi sıkıntılı bir büyüklük ifadesi takındı. Hemen yenilgiyi kabullenmeyin diye atıldı Ernest. Şimdiye kadar sınıfınızın hiçbir üyesinin bu soruya cevap veremediğini düşünerek teselli edin kendinize. Sonra söz almak için sabırsızlanan diğerlerine döndü. Haydi şimdi sıra sizlerde. Ateşe başlayın ama unutmayın. Albay von Gilbert'ın cevap veremediği suçlamaya karşılık cevap vermeniz için meydan okuyorum size. Bu tartışma sırasında söylediklerinin tamamını bu satırlara yansıtmam imkansız. Üç kısa saat içinde bunca söz söylenebileceğini hiç düşünmemiştim. Her neyse son derece muhteşem bir geceydi. Rakipleri kızıştıkça o daha çok üstlerine gidiyordu. Bilgi alanında ansiklopedik bir ustalığı vardı. Onları can evinden vuracak sözleri, cümleleri seçmeyi, onları delik deşik etmeyi çok iyi becerdi. Akıl yürütme yanılgılarını ve boşluklarını gösteriyordu. Bu yanlış bir mantıksal kıyaslamaydı. Sonucun verilerle bir ilgisi yoktu. Bu veriler elde edilmek istenen sonuca göre düzenlenmişti. Bu bir yanılgı, bu bir boş inanç... Bu bütün kitapların yazdığı deney gerçeğine aykırı bir savdı. Tartışma böylece sürdü gitti. Bazen elindeki kılıcı bırakıp bir sopa alıyor ve rakiplerinin düşüncelerini sağlı sollu savurarak kırpalıyordu. Her seferinde gerçeklerin örnek gösterilmesini istiyor, ileri sürülen kuranlar üzerine tartışmaya yanaşmıyordu. Kendisinin gösterdiği olgular karşı taraf için salanı bodurluğuya çevirmişti. İşçi sınıfına karşı saldırıya geçilir geçilmez, Ernest hemen karşılığını veriyordu. Tencere dibin kara, seninki benden kara demek soruma cevap vermek demek değildir. Bu sizin yüzünüzün kara olduğu suçlamasına bir karşılık oluşturmaz. Hepsine karşı da teke tek tartışırken de hep aynı şeyi tekrarlıyordu. Sınıfınızın kötü bir yönetin gösterdiği suçlamasına neden karşılık vermeye çalışmıyorsunuz? ''Başka birçok şeyle ilgili bir yığın söz ettiniz ama buna cevap vermediniz.'' ''Yoksa verilecek bir cevabınız yok mu?'' Tartışmanın sonunda Bay Vickson söz aldı. Soğukkanlılığını kaybetmeyen tek insan o kalmıştı. Ve Ernest diğerlerine göstermediği bir saygıyla onu dinledi. ''Bu suçlamaya cevap vermek gerekmez.'' dedi Bay Vickson. Yavaş yavaş konuşuyordu. ''Bütün bu tartışmayı büyük bir şaşkınlık ve tiksintiyle izledim.'' ''Evet baylar.'' Benim sınıfımın üyeleri, beni iğrendirdiniz. Haylaz, küçük okul çocukları gibi davrandınız. Sıradan bir politikacı ağzıyla, bir politikacı ahlakıyla konuştunuz. Bu yüzden sapır sapır döküldünüz hepiniz. Bir yığın gürültü kopardınız. Vızıldamaktan başka bir şey çıkmadı ağzınızdan. Bir ayının kuyruğunda uçuşan arılar gibi vızıldadınız. Baylar, işte ayı karşınızda. Sözün burasında eliyle Ernst'ı gösterdi ve sizin vızıltılarınız yalnızca onun kulaklarını gırıkladı. İnanın bana durum çok ciddidir. Ayı bu akşam ilk defa bizi parçalamak için pençelerini uzattı. Birleşik Devletler'de bir buçuk milyon devrimci olduğunu söyledi. Bu bir gerçektir. Amaçlarının bizim hükümetimizi, saraylarımızı, görkemli yaşantımızı elimizden almak olduğunu söyledi. Bu da bir gerçektir. ''Bir değişiklik, büyük bir değişiklik oluyor toplumda. Ama bu değişiklik ayının beklediği değişiklik olmayabilir. Ayı bizi parçalayacağını söyledi. Ya biz ayıyı parçalarsak?'' Büyük salon o humurtularla dolu gene güvenli başlar sallandı bu kez. Suratlar sertleşti. Hepsi birer savaşçı kesilmişti. ''Ama vızıldamakla parçalaymayız ayıyı.'' diye devam etti Bay Vixen. Kayıtsız ve umursamazdı sesi. Ayıyı avlayacağız. Sözcüklerle cevap vermeyeceğiz ayıya. Cevabımız kurşunlarla olacak. Biz iktidardayız. Bunu kimse inkar edemez. Bu iktidar aracılığıyla iktidarda kalacağız. Birden yüzünü Ernst'a çevirdi. Çok dramatik bir andı bu. İşte size cevabımız. Boşuna ağzımızı yoracak değiliz. Saraylarımızı, görkemli yaşantımızı yakalamak için... O övündüğünüz güçlü ellerinizi uzattığınızda size gücün ne olduğunu göstereceğiz. Size top sesleriyle, şarapnel patlamalarıyla ve makineli tüfek sesleriyle karşılık vereceğiz. Devrimcilerinizi ökçelerimiz altında ezecek ve cesetlerinizin üstünde yürüyeceğiz. Bu düşüncenin genel anlamını göstermek için, Ambrose Bierce tarafından yazılan ''Bir Siniğin Sözlüğü'' adlı kitaptan aşağıdaki tanım alıntılanmıştır. Misket, isim, Amerikan sosyalizminin isteklerine cevap vermek için hazırlanmakta olan bir tasarı. Misket, insanları öldürmek için kullanılan bir sözcüktü. ''Dünya bizimdir, biz onun efendileriyiz ve öyle de kalacağız.'' Emekçi ordusuna gelince, onlar tarih başladığından beri pisliğin içindedir ve ben tarihi doğru okurum. Ben, biz ve bizden sonra gelenler iktidarı ellerinde tuttuğu sürece de pisliğin içinde kalmaya mahkumdur. İşte, temel sözcüklerin kralı, iktidar. Tanrı değil, servet değil, iktidar. Diliniz uyuşuncaya kadar tekrarlayın bu sözü, iktidar. Soruma cevap verildi, dedi Ernst, sakin bir sesle. Verilebilecek tek cevapta buydu. İktidar. İşte işçi sınıfına öğretmek istediğimiz de budur. Hakk'a, hukuka, adalete ya da insanlığa çağrının size en küçük bir etkisi olmayacağını deneyimlerimiz, acı deneyimlerimiz sonunda öğrendik. Yürekleriniz altında yoksulların turatlarına ezdiğiniz ökçeleriniz kadar sert. Bu yüzden iktidarı ele geçirmeyi öğreniyor ve öğretiyoruz. ''Seçim günü bizim oylarımız hükümetinizi sizin elinizden alacaktır. Çoğunluğu alsanız, ezici çoğunluğu alsanız seçimde ne olur sanki?'' diye sorarak Örnst'ün sözünü kesti. ''Oy sandığında kazandığınız hükümet size devretmeye yanaşmazsak ne yapacaksınız?'' ''Bunu da düşündük'' diye cevap verdi Örnst. ''O zaman size kurşunla karşılık vereceğiz. İktidarın sözcüklerin kralı olduğunu söylediniz.'' Çok güzel. İktidarı alacağız bizde Ve oy sandığı başında zafer kazandığımız gün siz bize hükümeti devretmeyi reddederseniz anayasaya uygun ve barışçı yollarla aldığımız iktidarı bize vermezseniz ne yapacağımızı soruyorsunuz. Ben de size cevap vereceğiz diyorum. Kovanın ve şarapnelin gürlemesi ve makine tüfeklerin sesleriyle cevap vereceğiz size. Bizden kaçamazsınız. Tarihi doğru okuduğunuz doğru. Emekçi sınıfın tarihin başlangıcından beri pisliğin içinde olduğu doğrudur. Sizin ve sizden sonra geleceklerin iktidarı süresince emeğin pislik içinde kalacağı da aynı şekilde doğru. Size katılıyorum. Sizin söylediğiniz bütün her şeye katılıyorum. Hakem iktidar olacaktır. Her zaman hakem olmuştur zaten. Bu sınıf mücadelesidir. Sizin sınıfınızın eski feodal yönetimi devirdiği gibi benim sınıfım, işçi sınıfı da sizi devirecektir. Tarihi okuduğunuz gibi biyoloji ve sosyoloji de dikkatle okursanız bu sonun kaçınılmaz olduğunu anlayacaksınız. Bunun bir, on ya da bin yıl içinde gerçekleşmesinin bir önemi yok. Ama eninde sonunda devrilecek sınıfınız ve bu iktidarla başarılacaktır. Biz emekçiler ordusu da bu sözcüğü, sözcüklerin kralını, son sözcüğü dilimize sakız ettik. İktidar, Bilgi Dostları Kulübündeki akşam böyle sona erdi. 6. Bölüm Gelecek Tasarıları Bu sıralarda gelecek olayların belirtileri birbiri ardından ve yoğun bir biçimde görünmeye başlamıştı. Ernest Babamın sosyalistleri ve işçi liderlerini evinde kabul etmesini ve açık açık sosyalist toplantılara katılmasını doğru bulmuyordu. Ama onun bu kaygılarına babam gülüp geçiyordu. Bana gelince işçi sınıfının düşündürleriyle ve liderleriyle konuştukça çok şeyler öğreniyordum. Madalyonun öteki yüzünü görüyordum. Onlarda gördüğüm idealistlik ve hiç bencil olmayan dost yanları beni çok mutlu ediyordu. Gerçi önümde açılan bu yeni edebiyat, felsefe, bilimsel ve sosyal alan karşısında korkuya varan bir şaşkınlığa da sürüklenmiyor değildim. Çok çabuk öğreniyordum ama başımızda dolaşan tehlikeyi sezecek kadar çabuk öğrenmiyormuşum. Bazı uyarılar almıyor değildim ama bunları umursamıyordum. Örneğin Bayan Pirtinwaite ve Bayan Vickson üniversite çevresinde büyük sosyal etkileri olan kişilerdi. Bunların sağda solda benim hakkımda gençliğinin etkisiyle çok aceleci ve kesin davranan, kötü eğilimler göstererek başkalarının işlerine karışan bir kız diye konuştuklarını duydum. Jackson davasında onlara karşı gösterdiğim tavrı düşününce bu davranışlarının çok doğal olduğunu düşündüm. O anda böylesine bir sosyal gücün temsilcilerinden gelen bu uyarının ciddiyetini hafife almışım. Arkadaşlarım da bana karşı bir başka davranıyorlardı. Ama bunu Ernst'le evlenmemi garip karşılamalarına bağlıyordum. Bir süre sonra Ernst bana sınıfımın bana karşı tavrının kendiliğinden olmadığını, arkasında örgütlü bir saldırı kokusu sezdiğini söylüyordu. Siz sınıfınızın bir düşmanını evinizde barındırdınız dedi. Ona yalnız ev vermekle kalmadınız, aşkınızı da verdiniz kendiniz verdiniz. Bu üyesi bulunduğunuz sınıfa bir ihanettir. Bunun cezasını görmeyeceğinizi sanma. Ama daha önce bir gün babam bir akşam üzeri eve dönmüştü. Ernest benimle birlikteydi. Babamın öfkeli olduğunu görebiliyorduk. Gerçekten öfkelenmişti. Kolay kolay sinirlenmezdi ama öfkesini güçlükle zapt ettiği her halinden belli oluyordu. Daha Odaya girdiğinde çok öfkeli olduğunu anlamıştık. Ne dersiniz buna diye sordu. Wilcox'la kahvaltı ettim. Wilcox bizim üniversitenin çeliği çıkmış rektörüydü. Kafası ancak 1870 yılında geçerli olabilecek düşüncelerle doluydu. O günlerden biri yeni bir şey girmemişti kafasına. Beni davet etti dedi babam. Adam gönderip çağırdı. Burada sustu. ''Konuşmasını bekliyorduk. Nazik bir görüşme oldu. Onu tanırım ama azarlandım. Ben evet hem de bir ihtiyar fosilden azar işittim. Neden azarlandığınızı bildiğime bahse girerim.'' dedi Ernest. ''Üç tahminde bulunarak değil ama.'' diyerek güldü babam. ''Bir defada bileceğim.'' diye karşılık verdi Ernest. ''Tahminde değil kesin biliyorum nedenini. Özel hayatınız yüzünden azar işittiniz.'' Üstüne bastınız diye bağırdı babam. Nasıl tahmin ettiniz? Bunun başınıza geleceğini biliyordum. Sizi daha önce uyarmıştım. Evet uyarmıştınız dedi babam. Ama inanamadım size. Her neyse kitabıma geçireceğim en somut tanıklıklardan biri oldu bu. Bu olacakların yanında bir şey değil diye devam etti Ernest. Ben de dahil olmak üzere evinize sosyalist ve radikalleri kabul etmeye devam ettiğiniz sürece başınıza daha birçok şey gelecek. İhtiyar da aynı şeyleri söyledi. Daha yerli yersiz bir sürü şey söyledi. Kuşku doğuracak bir yol izlediğimi, bunun üniversite geleneğine ve ağır başlılığına uygun düşmediğini ve zamanımı boş yere harcadığımı söyledi. Buna benzer bir sürü üstü kapalı sözler etti. Somut şeyler göstermediği için şöyle okkalı bir karşılık veremedim ama canını epey sıktım. Durmadan bana karşı nasıl iyi duygular beslediğini ve herkesin bir bilim adamı olarak kişiliğime nasıl saygı duyduğunu tekrarlıyordu. Benimle konuşmanın onun için rahat bir iş olmadığı belliydi. Bundan hoşlanmadığını görebiliyordum. İstediğini yapmakta özgür değil ki o da, dedi Ernest. Prangayı takmak pek o kadar güzel olması gerek. Evet, bunu ona söyledim zaten. Bu yıl üniversitenin devlet yardımının karşılayamayacağı kadar paraya ihtiyacı olduğunu, bu açığın ancak hayırsever zenginlerin bağışlarıyla kapanabileceğini, bu adamların da üniversitenin yüksek idealinden saptığını ve bilim dışına taştığını görünce bu niyetlerinden vazgeçebileceğini söyledi. Benim özel hayatımın üniversiteyi amacından nasıl saptırabileceğini sorarak ağzından somut bir laf almak istedim ama o buna karşılık bana iki yıllık tam maaşla izin vermeyi, Avrupa'ya dinlenmek ve incelemeler yapmak için yolculuk yapmamı teklif etti. Elbette bu koşullar altında kabul etmedim. Oysa bu teklifi kabul etmeniz sizin için çok daha iyi olurdu dedi Ernest ciddi bir sesle. Bu bir rüşvetti ama diye karşı çıktı babam ve Ernest başıyla onayladı. Dilenci herif bir de benim kızımın senin gibi ünlü bir kişiyle orada burada göründüğünü ve bunun çay masalarında dedikodu konusu olduğunu bunun ise üniversitenin onuruna yakışmayacağını söyledi. Kişisel olarak buna karşı değilmiş. Ah elbette karşı değilmiş. Ama ortalıkta böyle bir dedikodu dolaşıyormuş ve benim de bunu bilmem gerekiyormuş. Bu açıklama Ernest'ı bir an için düşündürmüştü. Yüzü asılmıştı. Canının sıkkın olduğu anlaşılıyordu. Kısa süren bir suskunluğun sonunda şöyle söyledi. Bunun altında üniversite idealinin ötesinde bir şey yatıyor. Biri rektör Wilcox'a baskı yapmış olmalı. Böyle mi düşünüyorsunuz diye sordu babam. Onun yüzünde korkmuştan çok ilgilenmişe benzeyen bir ifade vardı. Kafamda belli belirsiz biçimlenmeye başlayan fikirleri size anlatabilmeyi isterdim dedi Ernest. Dünya tarihinde hiçbir toplum şimdi olduğu kadar hızlı bir değişim geçirmedi. Sanayi sistemimizdeki hızlı değişimler dinsel, siyasal ve sosyal yapılarımızda da aynı derecede hızlı değişimlere yol açıyor. Toplumun dokusunda ve yapısında görülmemiş ve ürkütücü bir devrim oluyor. Bunlar ancak belli belirsiz hissedilebilir. Henüz soyut şeyler gibi kabul edebiliriz bunları. Ama bu devrim içimizde, aramızda, havada. Hissedebiliyoruz ama anlatamıyoruz. Engin belirsiz ve korkunç bir şeyin ortaya çıkmak üzere olduğu anlaşılıyor. Bu tehdidin ne biçimde açığa vurulacağını bilmek bile çok zor. Geçen akşam Vixen'in neler söylediğini duydunuz. Söylediklerinin ardında benim hissedebildiğim aynı atsız ve biçimsiz şeyler vardı. Son derece bilinçli bir konuşmaydı o akşamki konuşma. Yani diye söze başladı babam. Sonra durdu. Yani daha şimdiden ülkeye düşmeye başlayan bir gölge. Sinsi bir gölge var gibi geliyor bana. İsterseniz buna bir oligarşinin gölgesi adını verin. Benim de verebileceğim gerçeğe en yakın tanım bu olacak. Bunun nasıl bir şey olabileceğini ben bile tahmin edemiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Çok tehlikeli bir durum içindesiniz. Belki bu tehlikeyi tam olarak anlayamadığım için bir parça abartıyorum. Öldümü dinleyin ve size teklif edilen bu tatili kabul edin. Ama bu korkaklık olur diye karşı çıktı babam. Hiç de değil. Siz yaşlı bir insansınız. Dünyada yapacağınızı yaptınız. Hem de büyük işler yaptınız. Artık kavgayı genç ve güçlü olanlara bırakın. Biz yeni kuşağın görevi bu işi tamamlamaktır. Evis benim yanı başımda olacak hep. Savaş cephesinde sizin temsilciniz olacak. Everhart daha doğmadan önce onun gibi bu oligarşinin ne biçim olabileceğini bilemeyen insanlar vardı. Ama onlar ufak tefek gölgelerden başlarına geleceklerini sezebiliyorlardı. Can Kolun şöyle demişti. Hükümette halkın kendisinden daha büyük bir güç meydana gelmiş bulunmaktadır. Bu güç... Pek çok çeşitli çıkarların bir kitle haline gelmiş ve bankalardaki sonsuz cazla para ile bir arada tutulan insanları içermektedir. Ayrıca büyük hümanist Abraham Lincoln suikaste uğramadan az önce şöyle demişti. Çok yakın bir gelecekte bir krizin yaklaşmakta olduğunu görüyorum ve bu beni ülkemin güvenliği açısından korkutuyor. Şirketler tahtlarından indirildi. Bunun ardından yüksek mevkilerde kokuşmalar başlayacak ve ülkenin para gücü halka baskı yaparak egemenliği sürdürmeye çabalayacak. Sonunda yönetim birkaç kişiye kalacak. Servet birkaç kişinin elinde toplanacak ve cumhuriyet yok olacak. Ama bana zarar veremezler diye karşı çıktı babam. Tanrı'ya şükür ki bağımsız bir adamım ah inanın bana ekonomik açıdan çalıştığı üniversiteye bağımlı bir profesöre neler yapabileceklerini biliyorum ama ben bağımsızım ben aldığım maaş için profesörlük yapmıyorum kendi gelirim beni pekala geçindirir maaşımın tamamını alabilirler elimden umurumda değil ama anlamıyorsunuz diye cevap verdi honest. eğer korktuğum başımıza gelirse yalnız özel geliriniz değil neyiniz var neyiniz yok Maaşınız gibi elinizden alınır. Babam birkaç dakika hiç karşılık vermedi. Derin derin düşünüyordu. Alnında oluşan kararların çizgilerini görebiliyordum. Sonunda konuştu. Bu izni kabul etmeyeceğim. Yeniden duraksadı. Kitabımı yazmaya devam edeceğim. Yanılmış olabilirsiniz ama ister yanılmış olun ister yanılmamış silahlarımın başından ayrılmayacağım. Pekala dedi Ernest. Siz de Psikopos Moraus'un yolunu tuttuğunuz ve sonunuz da onun gibi felaket olacak. Ne olduğunu anlamadan birer proleter olup çıkacaksınız. Bay Everhard'ın sözü edilen Ekonomi ve Eğitim adlı kitabı o yıl basılmıştı. Bu kitabın üç kopyası günümüze kadar gelmiştir. İkisi Adres'te, biri Asgard'tadır. Kitap, çok ayrıntılı olarak kurulu düzende yani kapitalist düzende üniversiteler ve diğer okullar arasındaki etkileşimi incelemektedir. Kitap, sadece kapitalist düzene uygun düşüncelerle öğrencilerin yetiştirildiği bütün eğitim sistemine yöneltilmiş, mantıksal ve yıkıcı bir suçlamaydı. Öğrencilerin kafasından devrimci düşünceleri köreltmek amacının güdüldüğünü ileri sürüyordu. Kitap, Büyük bir heyecan yarattı ve anında oligarş tarafından yok edildi. Sohbet psikoposa yöneldi. Ernst'a onunla ne yaptığını sorduk. Ona cehennemi gezdirdiğimden beri ruh hastası. Bizim fabrika işçilerinden birkaçının evine götürdüm onu. Sanayi makinesinin bir kenara attığı insanlıktan çıkmış insanları gösterdim ona. Onların hayat hikayelerini dinledi. Onu San Francisco'nun aşağı mahallelerine götürdüm. Orada ayaşlığın, fuhuşun ve cinayetlerin doğuştan eğilimlerden daha derin nedenleri olduğunu anladı. Çok hasta, bundan da kötüsü ortalıklarda görünmüyor, utanıyor, ahlak kurallarına biraz fazla bağlı anlaşılan. Çok derinden etkilendi, her zaman olduğu gibi pratik değil. Aydın sınıflara ahlak vaazları vermek ve insanların iyi yönlerini bulmak hayalleriyle hala boşlukta dolanıyor. Kilisenin eski ruhunu korumanın en kutsal görevi olduğuna ve bu ruha uygun öğretiyi günümüz din adamlarına ulaştırmanın kendisi için kaçınılmaz bir görev olduğuna inanıyor. Perişan durumda, er ya da geç bir yerlerden patlak verecek ve sonunda bir felaket olacak. Felaketin ne biçimde olacağını tahmin bile edemiyorum. O saf, yüce bir ruha sahip ama aynı ölçüde de pratiklikten uzak. Benim ötemde bir insan o. Bir türlü onu tutup havalardan yere indirip ayağını yere bastıramıyorum. O zeytin bahçesine çarmıha doğru uçuyor. Böylesine soylu ruhlar çarmıha gerilmek için yaratılmışlardır. Ya sen diye sordum. Aşkımın ciddi kaygısını saklayan bir gülümsemeyle. Ben gitmeyeceğim çarmıha diye güldü. Belki idam edilebilirim ya da suikaste uğrayabilirim ama asla çarmıha gerilmeyeceğim. Dünyaya çok sıkı inatla bağlı bir insanım ben. Bulutlara uçamam. Peki ama neden psikoposun çarmağa gerilmesine göz yumuyorsun diye sordum. Bunun nedeninin sen olduğunu inkar etmeyeceksin herhalde. Milyonlarca insan sefalet içinde kıvranırken neden kaygısız bir ruhu rahat bırakacakmışım diye cevap verdi. Peki o halde neden babama bu izni kabul etmesini öneriyorsun? Çünkü ben saf ve yüce bir ruh değilim diye cevap verdi. Çünkü ben katıyım, bencilim. Çünkü seni seviyorum ve daha önce ruhta dediğim gibi senin halkın benim halkımdır. Piskoposa gelince onun bir kızı yok. Sonra etkisi ne kadar küçük, yararı ne kadar az olursa olsun yine de devrime mutlaka katkısı olacaktır. Ernest'la aynı kanıda değildim. Psikopos Morals'un ne kadar soylu bir kişiliği olduğunu biliyordum. Onun erdemlilik adına yükselteceği sesinin küçük ve uygunsuz bir çığlık olmaktan öteye gidemeyeceğinden emindim. Ama ben Ernest gibi katı gerçeklerle karşı karşıya kalmamıştım. O, bu yüce ruhla çabalarının nereye kadar varabileceğini iyi biliyordu ve olaylar patlak verdikçe ben de bunu açık ve net olarak görecektim. Bu konuşmamızdan birkaç gün sonra, Ernest bana çok iyi bir haberi olduğunu söyledi. Hükümetten bir teklif almıştı. Ona, Birleşik Devletler İş Bakanlığında bir danışmanlık verilmek isteniyordu. Çok sevindim, maaş oldukça yüklüydü ve bu evliliğimizi daha da güvence altına alacaktı. Hem bu tam Ernest'a göre bir işti. Dahası benim belki de gözümde büyüttüğüm yeteneklerinin başkaları tarafından da kabul edildiğini görmek için için gurur veriyordu bana. Kıskançlıkla karışık bir gurur duygusu. Birden gözlerinde bir pırıltı fark ettim. Bana gülüyordu. Herhalde reddetmeyeceksin diye tereddüt ederek sordum. Bu bir rüşvet dedi. Bunun arkasında Vixen'in ince eli. Onun arkasında da daha üstteki insanların elleri var. Emekçiler ordusunun önderlerini satın alma yöntemi sınıf mücadelesi kadar eski bir numaradır. Zavallı ihanete uğramış emek, eski işçi liderlerinin benzer yollarla nasıl satın alındıklarını bir bilseydin, bütün ordusuyla savaşmak yerine bir generali satın almak ucuza, çok ucuza mal olur. Bunun pek çok örneği görüldü. Ama isim vermeyeceğim. Yeterince öfkelendim zaten. Güzelim ben bir işçi lideriyim. Satın alınamam ben. Başka hiçbir neden olmasa bile ölünceye kadar köle gibi çalışan babamın anısına duyduğum saygı benim böyle davranmama engel olur. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Benim büyük güçlü kahramanımın gözleri dolmuştu. Babasının ahlakını nasıl bozduklarını Çocuklarının karnını doyurabilmek için onu nasıl adi yalanlara ve hırsızlığa sülüklediklerini hiçbir zaman bağışlamayacaktı. Babam iyi bir insandı demişti Ernest bana. Ruhu çok temizdi ama sürdüğü hayatın vahşiliği onun ruhunu körleştirdi. Sakatladı, bozdu. Patronları bu vahşi yaratıklar onu yerinden kıpırdamayan bir hayvan haline getirdiler. Şimdi o da senin baban gibi yaşayabilirdi. Sağlam bir bünyesi vardı ama sanayi makinesine yakalandı ve kar uğruna ölesiye çalıştırdılar onu. Düşün bir kez. Damarlarındaki kan daha fazla kar elde etmek için efendilerinin, patronlarının zevk alemleri, görkemli şölenleri, eğlenceleri için bulunmaz şaraplarla karıştırılarak içki diye sunuldu. 7. Bölüm Psikopos'un Gördüğü Halalet Psikopos elden gitti diye yazıyordu Ernest bana. Gökyüzünde dolaşıyor. Bu gece bu küçük sefil dünyamızı yerli yerine yerleştirecek, düzene koyacakmış. Vahyini tebliğ edecekmiş. Bana böyle söyledi. Bir türlü vazgeçiremedim onu bu isteğinden. Bu akşam IPH toplantısına da başkanlık edecek. Açılış konuşmasında ilk vahiylerini verecekmiş. Onu dinlemek için seni almaya gelebilir miyim? Elbette boşuna konuşacak, yüreğim parçalanacak, onun yüreği de parçalanacak ama bu senin için iyi bir ders olacak. Biliyorsun sevgilim beni sevdiğin için kendimle gururlanıyorum. Bu yüzden beni çok iyi tanımanı, eleştirmeni istiyorum. Senin gözünde değersiz olan yanlarımı düzeltmek istiyorum. Bu gururum sizi düşüncelerimin gerçekliğine ve doğruluğuna inandırmak istemektedir. Benim görüşlerim serttir ama soylu bir ruha sahip psikoposun girişiminin başarısılığa uğramasında bu sertliğin nedenini bulacaksınız. Bu akşamı kaçırmayın. Bu akşam çok acıklı olaylar yaşanacak ama bunun seni bana daha da yaklaştıracağına inanıyorum. IPH o gece San Francisco'da toplanıyordu. Toplantının amacı... Giderek yaygınlaşan ahlaksızlık sorununu tartışmak ve buna çözüm yolları aramaktı. Kürsüde son derece sinirli görünüyordu. Büyük bir gerilim içinde olduğu belliydi. İki tarafındaki koltuklarda Psikopos Dickinson, Kaliforniya Üniversitesi Ahlak Bilimi Bölümü Başkanı Jonas, Büyük Bağış Örgütçüsü Bayan Hurd, Bağış yapmada ondan aşağı kalmayan büyük insan sever Philip Ward, Ahlak ve iyilik dünyasının daha az önemli diğer yıldızları oturuyordu. Psikopos Moraz ayağa kalktı ve doğrudan söze başladı. Kupa arabamın içinde sokakları dolaşıyordum. Geceydi. İkide bir pencerelerden dışarı bakıyordum. Birden gözlerim açılır gibi oldu. Ve nesneleri aslında oldukları gibi görmeye başladım. İlk tepkim bu korkunç gerçeği görmemek için iki elimi gözlerime götürmek oldu. Sonra karanlığın içinde aklıma şu soru geldi. Ne yapmalı? Ne yapmalı? Bir an sonra aynı soru bu defa başka bir kılıkta karşıma çıktı. Büyük İsa olsa ne yapardı? Bu soruyla birlikte büyük bir nur etrafı aydınlattı gibi oldu ve Şam yolunda Sağla görevinin görünmesi gibi benim görevim de güneş parlaklığıyla bana göründü. Arabayı durdurdum. Dışarı çıktım ve birkaç dakika konuştuktan sonra iki genel ev kadınına arabama binmeye ikna ettim. Eğer İsa'nın dedikleri doğruysa bu iki talihsiz kadın da benim kız kardeşlerimdi. Berkeley'den San Francisco'ya Feribot'la sadece birkaç dakikada gidilirdi. Bu iki kent ve öteki körfez kentleri aslında bir bütün sayılırdı. Günahlarından arınmak için benim şefkatime ve iyiliğime ihtiyaçları vardı. San Francisco'nun en seçkin sentlerinden birinde otururum. Oturduğum ev 100 bin dolar eder. İçindeki kitaplar, eşyalar ve sanat eserleri daha da fazla eder. Ev bir konak, hayır bir saraydır. Evde birçok uşak vardır. Sarayların ne işe yaradığını bilmezdim. İnsanların oturması için yapılmışlardır sanırdım. Ama şimdi biliyorum. Sokakta bulduğum o iki kadını sarayıma getirdim. Benimle birlikte oturacaklar. Sarayımın bütün odalarını onlar gibi kız kardeşlerle dolduracağım. Dinleyiciler giderek daha huzursuz oluyorlardı. Kürsüde oturanların suratında ise büyüyen bir korku okunuyordu. Donup kalmıştı hepsi. Birden Psikopos Dickinson ayağa kalktı. Yüzünde tiksinti duyduğunu belirten bir ifadeyle kürsüden indi. Salondan çıktı gitti. Ama gözleri hep aynı hayaleti gören Psikopos Moraz orada bulunduğunu unutmuştu. Konuşmasını sürdürdü. Ey kız ve erkek kardeşlerim. Bu hareketimde bütün güçlerimin çözümünü buluyorum. Eskiden kupa arabaların ne işe yaradığını bilmezdim. Ama şimdi bunu da biliyorum. Arabalar güçsüzleri, hastaları, ihtiyarları taşımak için yapılmıştır. Utanç sınırını aşacak kadar onurlarını yitirenlere onurlarını tekrar kazandırmak için yapılmıştır. Sarayların ne için yapıldığını bilmezdim. Ama şimdi onları kullanacak bir iş buldum. Kilisenin sarayları hastaneler doğru yoldan sapmışları barındıran yurtlar olarak kullanılmalıdır. Uzun bir süre kuşkusuz derin düşüncelerini en iyi biçimde anlatacak cümleyi seçmek için konuşmasına ara verdi. Hayli tedirgindi. Sevgili kardeşler, ahlaktan söz etmek, size ahlak üzerine ders vermek bana düşmez. Ömrüm utanç ve ikiyüzlülüklerle dolu. Kimseye yardım eli uzatamadım bu yüzden. Ama bu kadınlara, bu kız kardeşlere karşı gösterdiğim tavır bana en iyi yolun kolaylıkla bulunabileceğini gösterdi. İsa'ya ve İncil'e inananlar için insanlar arasında yalnız sevgi bağı vardır. Günahtan ve ölümden güçlü olan tek şey sevgidir. Burada sizin huzurunuzda aranızdaki zenginlerin görevinin benim davrandığım gibi davranmak olduğunu bildiriyorum. Her bir zengin evine bir hırsız alsın, ona kardeş gibi davransın, birkaç tarihsiz kadın alsın, onlara kardeş gibi davransın. O zaman San Francisco'da ne polise gerek kalacak ne de mahkemelere. Hapishaneler hastanelere dönüşecek. Suçluyla birlikte suç da yok olacak. Yalnız paramızı değil kendimizi de vermeliyiz. İsa'nın yaptığını yapmalıyız biz de. Kilisenin bugünkü öğretisi budur. İsa'nın ilkelerinden nasıl da saptık. Kendi kabuğumuza çekilmişiz. İsa'nın yerine paraya tapar olduk. Bütün hikayeyi birkaç dizeyle anlatan bir şiir var elinde. Şimdi bunu size okuyacağım. Yolunu kaybetmiş ama her şeyi açık seçik görebilen bir insan tarafından yazılmıştır. Oscar Wilde 19. yüzyılda dil ustalarından biriydi. Bunu Katolik Kilisesi'ne bir saldırı olarak almayınız. Bu bütün kiliselere, İsa'nın çizdiği yoldan ayrılan ve kendilerine teslim edilen kuzularını bırakan bütün din adamlarının gösteriş ve görkemine karşı yazılmıştır. İşte okuyorum. Gök kubbe altında gümüş borazanlar öttü. Diz çökmüş bütün bir halk suskundu ve gözlerinin önünden sanki büyük bir tanrıymış gibi Roma'nın büyük efendisi insanların omuzlarında geçti. Bir rahipmiş gibi tertemiz bir elbise giymişti. Bir kralmış gibi erguvan rengi bir pederine bürünmüştü. Ve üç katlı o görkemli taç o kutsal alına yerleşmişti. Görkem ve ışık yağmuru altında papa evine geçti. Birden kalbin geçmişin çöllerini açtı. İsa'nın yalnız bırakıldığı hüzünlü kumsala vardı. Ve boş yere dinlenecek bir yer aradı. Kuşların yuvaları vardır. Tilkilerin inleri. Ben, yalnızca ben dolaşıyorum bitkin. Ayaklarım tutmuyor yürümekten ve gözyaşlarımın ılık ve tuzlu şarabını içiyorum. Dinleyiciler hareketlendiler ama heyecanlı değillerdi. Psikopos Morhaus ise hiçbir şeyin farkında değildi. Kararlı sesiyle konuşmasını sürdürüyordu. İşte ben de bu yüzden içinizdeki zenginlere ve bütün zenginlere diyorum ki İsa'nın kuzularını acımasızca ezdiniz. Yüreklerinizi katılaştırdınız. Çevrenizdeki acı ve ıstırap çığlıklarına kulaklarınızı tıkadınız ama kaçamazsınız. Bir gün duyacaksınız bu sesleri. Bu yüzden diyorum ki ama tam bu sırada ayağa kalkıp gelen Bayan Jones ve Philip Ward psikoposun kollarına girip onu kürsüden indirdiler. Dinleyiciler sessiz, soluksuz oturuyordu. Sokağa çıkar çıkmaz Ernest vahşi bir kahkaha attı. Bu davranışa sinirlerimi ayağa kaldırdı. Göz yaşlarını tutmak için sarf ettiğim çabadan yüreğim çatlayacak gibi oldu. Vahiylerini verdi diye haykırdı Ernest. Psikoposlarının insanlığı ve derinlerde sakladığı nazik ruhu onu candan seven Hristiyan müminlerin önünde patlak verdi ve onlar da psikoposun aklını oynattığı sonucuna vardılar. Onu kürsüden büyük bir dikkatle indirdiklerini fark ettin mi? Bu manzara karşısında şeytanlar bile gülmüştür. Ne olursa olsun psikoposun bu akşam yaptıkları ve söyledikleri büyük bir etki yaratacaktır dedim. Öyle mi düşünüyorsun dedi Ernest alaylı bir tavırla. Büyük bir olay olacak diye ekledim. O konuşurken gazetecilerin deli gibi not aldıklarını görmedin mi? Yarın gazetelerde söylediklerinin bir tek sözcüğü bile yer almayacaktır. Buna inanamam diye bağırdım. Bekle göreceksin diye cevap verdi. Onun ne tek satırına ne tek bir düşüncesine yer vereceklerdir. Günlük basın mı? Ha, günlük madravazlık. Ya muhabirler diye karşı çıktım. Onları gördüm. Söylediklerinin tek bir sözcüğü bile gazetelerde yayınlanmayacaktır. Editörleri unutuyorsun. Onlar uyguladıkları politikaya göre maaş alıyorlar. Uyguladıkları politika ise kurulu düzene karşı hiçbir şey yazmamak. Psikopos'un konuşması kurulu ahlak düzenine yapılmış bir saldırıydı. Daha fazla konuşmasını engellemek için apar topar indirildi. Birleşik Devletler basını mı? Kapitalist sınıftan geçinen asalak bir hayvan. Görevi kamuoyuna yön vererek egemen sınıflara hizmet etmektir. Ve bu işi de olağanüstü bir başarıyla gerçekleştirir. Gel sana bir kehanette bulunayım. Yarınki gazeteler psikoposun çok çalışmaktan yorgun düştüğünü, sağlığının iyi olmadığını ve dün gece bir kriz geçirdiğini yazacaklar. Aradan birkaç gün geçtikten sonra da küçük bir haberle psikoposun sinirsel bir yorgunluk içinde olduğu ve sadık dindaşlarının ona izin verilmesi için girişimde bulundukları duyurulacaktır. Bundan sonra şu iki şeyden biri olacak. Ya e, psikopos yanlışını görüp kendisine çeki düzen verecek ve artık hayaletler görmeyen biri olarak dönecek ona verilen ya da çılgınlığında ısrar edecek. O zaman gazetelerde acıklı ve sıcak sözcüklerle psikoposun delirdiği haberini okuyacağız. Bundan sonra da hayallerini bir akıl hastanesinin duvarlarına anlatacaktır. Fazla ileri gidiyorsun diye haykırdı. Yüksek sosyetenin gözünde bu gerçekten çılgınlıktır diye karşılık verdi. Hangi namuslu adam evine orospuları, hırsızları alıp onlarla kardeş, kız kardeş gibi yaşar? Doğru, İsa iki hırsız arasında öldü ama bu başka bir hikaye. Delilik mi? Uyuşamadığımız bir insanın düşüncesi bize hep yanlış görünür. Artık bu adamın görüşleri toplumun görüşlerinden ayrı düşmüştür. Dolayısıyla bu adam yanlış düşünüyordur. Yanılan insanla çıldırmış insan arasındaki sınır nedir? Sağduyulu bir insanın toplumun bu sağlıklı temel görüşlerinden önemli ölçüde aykırılığa düşmesi akıl almayacak bir şeydir. Bu akşamki gazetede buna güzel bir örnek veriliyor. Mary McCarina Market Caddesi'nin güneyinde oturuyor. Yoksul olmasına rağmen çok namuslu bir kadındır. O da bir yurtsever. Ama Amerikan bayrağı ve onun simgeleştirdiği himaye gücü hakkında yanlış düşünceler besliyormuş. Başına neler geldi dersin? Kocası bir kaza geçirmiş ve 3 ay hastanede yatmış. Çamaşırcılık yapmaya başlamış kadın ama yine de kirasını günü gününe ödeyememiş. Dün ona evden atmak istemişler. O evinin kapısına Amerikan bayrağını çekip kıvrımları arasına girerek bu bayrağın himayesindeyken kendisini kapı dışarı edemeyeceklerini söylemiş. Ne yapmışlar dersin? Tutuklayıp deli diye tutanak tutmuşlar. Bugün doktorlar muayene etmişler kadını ve deli olduğuna dair rapor vermişler. Napa akıl hastanesine kapattılar kadını. Bu çok ayrı bir konu diye karşı çıktım. Örneğin bir kitabın edebi üslubu üzerine herkesten farklı düşünüyorum diyelim. Bu nedenle beni... Bir akıl hastanesine tıkamazlar ya. Çok doğru diye karşılık verdi. Ama böyle bir düşünce ayrılığı toplumun düzenini tehdit etmez ki. İşte fark burada. Mary McCann'ın ve Psikopos'un başkalarınınkine uymayan düşünceleri toplum için zararlıdır. Bütün yoksullar Amerikan bayrağına sarılarak kiralarını ödememeye kalkarsa ne olur bir düşünsene. Rantiye denen şey ortadan kalkar. Piskoposun görüşleri de toplum için zararlı. Öyleyse doğru Tamaraniye. Ona inanmak istemiyordum. Sabırlı ol, göreceksin dedi Ernest ve ben bekledim. Ertesi sabah bütün gazeteleri aldırdım. Şimdilik Ernest haklıydı. Piskopos Moralsun söylediği tek bir söz bile yansımamıştı gazetelere. Yalnız. Bir iki gazetede onun duygularına fazla kapıldığından ediliyordu Oysa ondan sonra konuşanların sözleri satırı satırına yazılmıştı. Birkaç gün sonra küçük bir haberde psikoposun aşırı yorgunluktan dolayı dinlenmek için izne çıktığı bildiriliyordu. Buraya kadar bir sorun yoktu. Aklını kaçırdığını ima eden hatta sinirlerinin zayıf düştüğünü ima eden bir şey yoktu şimdilik. Psikoposun bu hale düşeceği ve bundan sonra başına gelecekler, hele Ernst'ın söylediği gibi çarmıha doğru yol alacağı aklıma hayalime sığmıyordu. 8. bölüm. Makine kırıcılar. Ernst'ın Sosyalist Parti'den meclis üyeliğine adaylığını koymasından kısa bir süre önce babam, kendisinin kar ve zarar akşamı, Ernst'ın ise makine kırıcılarının akşamı dediği gizli bir toplantı düzenlendi. Bu işlerini çok fazla geliştirememiş iş adamlarının davet edildiği bir akşam yemeğiydi. Hiçbirinin işletmesinin sermayesi sanırım 200 bin doları aşmıyordu. Tam orta sınıf iş adamları temsilcileriydi bu adamlar. Swerverk'teki Oven Co'nun sahibi Bay Oven vardı örneğin. Bu şirket birçok şubesi bulunan büyük bir gıda ürünleri şirketiydi. Biz de onlardan alışveriş ederdik. Büyük bir ilaç şirketi olan Kuvult and Washburn Eczer Ürünleri Deposunun iki ortağı da toplantıdaydı. Ayrıca Kontra Costa bölgesinde önemli bir maden ocağına sahip Bay Asmumsen ve bunun gibi küçük fabrikaların, küçük ticari işletmelerin, küçük şirketlerin sahipleri ya da ortakları yani küçük kapitalistler de bu toplantıya katılmışlardı. Keskin bakışlı adamlardı hepsi. Sade ve açık bir dille konuşuyorlardı. Hepsi de büyük ortaklıklardan yani tröstlerden yakınıyorlardı. Paralolarıymış gibi durmadan tröstleri yok edelim diye tekrarlıyorlardı. Onlara göre tröstler bütün bunalımların kaynağıydı. Hepsi de istisnasız aynı sözleri tekrarlıyordu. Hükümetin demir yolları ya da posta ve telgraf gibi tröstleri devletleştirmesini istiyor. Sermayenin sayılı insanlarda birikmesinin önüne geçmek için gelir üstünden daha yüksek oranda vergilendirme düzeninin gerekliliğini savunuyorlardı. Yerel sorunları çözmek için de ilkin su, hava gazı, telefon ve tramvay gibi kamu hizmeti gören işletmelerin belediyelerin mülkiyetine geçebilmesini öneriyorlardı. Özellikle Bay Asmuhsen'in bir maden ocağı sahibi olarak anlattıkları ilginçti. Maden ocağından hiç kar elde edemediğini söylüyordu. Büyük depremde San Francisco'nun baştan aşağı yıkılması nedeniyle çok iş almasına rağmen kar elde edemiyormuş. 6 yıldır San Francisco'nun yeniden yapımı sürmekteymiş de yine de adamcağızın işi iyileşeceğine kötüleşiyormuş. Demir yolları şirketi benim işlerimden hemen haberdar oluyor diyordu. Madendeki masraflarımı en son kuruşuna, bütün sözleşmelerinin koşullarını en küçük ayrıntısına kadar bilirler. Bunu nasıl haber alıyorlar bilemiyorum. Memurlarımın arasından casuslar kiraladıklarını ya da iş arkadaşlarımı satın almış olabileceklerini sanıyorum. Koşulları çok uygun olan ve bana büyük bir kar bırakacak bir sözleşme onun hemen ertesinde demir yolları şirketinin adliye ücretlerine zam yapıyor. Zamın nedenlerini de açıklamıyorlar. Böylece karım demir yolu şirketinin kasasına akıyor. Bir defa olsun ucuz tarif eden mal taşıtmayı başaramadım. Buna karşılık büyük iş kazaları olup da işletme masrafları arttığında ya da şöyle böyle kazançlı bir anlaşmaya girdiğimde navlun bedeli düşük oluyor. Sonuç ne oluyor? İster az ister çok kazançlı bir iş yapayım. Bütün karlarıma demiryolu yolu el koymuş oluyor. Yani size kala kala bir müdür maaşı kadar bir para kalıyor diye sözünü kesti Ernest. Yani ocak Demir yolu şirketinin olsaydı da siz orada bir yönetici olsaydınız yine aynı parayı alacaktınız. Üstüne bastınız diye cevap verdi Bay Asmussen. Çok olmadı. Şu son 10 yılın hesaplarının bir bilançosunu çıkarttım ve kazancımın bir yöneticinin de aşmadığını gördüm. Hiç olmazsa demir yolu benim ocağıma alsın da beni oraya yönetici olarak atasın. Ama şu farkla ki diye güldü Ernest. Sizin risklerinizi de demir yolu şirketi üstlenmiş olurdu o zaman. Çok doğru diye cevap verdi Bay Asmussen yüzünle Onların söyleyeceklerini söylemelerine izin verdikten sonra Ernest sağa sola sorular yağdırmaya başladı. Önce Bay Owen'dan başladı. Berkeley'de yaklaşık 6 ay önce bir şube açtınız değil mi? Evet diye karşılık verdi Bay Owen. O günden bu yana üç küçük sent bakkalının kapandığına tanık oldun. Bunun nedeni sanırım sizin açtığınız şube değil mi? Bize karşı rekabet şansları olamaz diye itiraf etti Bay Oğun memnun bir gülümsemeyle. Neden şansları olmasın? Bizim daha çok sermayemiz var. Büyük bir işletmede zarar etme olasılığı daha az. Verim daha yüksektir. Sizin o şube üç küçük bakkalın karlarını yuttu böylece. Anlıyorum. Ama söyleyin bana o 3 küçük bakkalın sahibine ne oldu? Bunlardan biri bizim sipariş teslim arabalarımızdan birini kullanıyor. Diğer ikisine de ne olduğunu bilmiyor. Ernest birden Bay Coval da döndü. Hayli indirimli satış yapıyorsunuz. Kepenklerini indirmek zorunda bıraktığınız küçük eczane sahiplerinin ne durumda olduğunu biliyor musunuz? Bir tanesi Bay House Forcher. Bizim reçete servisimizin şefi oldu diye cevap verdi Bay Kovalt. Siz de onların karlarını yuttunuz yani. Elbette bunun için ticaret yapıyoruz. Ya siz diye birden Bay Asmussen'e döndü Ernest. Siz demiryolu şirketinin elinizden aldığı karınızı aldığından yakınıyorsunuz değil mi? Bay Asmussen başını sallayarak onayladı. İndirim. Malın satış fiyatını maliyet fiyatına hatta daha da azına düşürmek. Böylece büyük bir şirket küçük bir şirketten daha uzun bir süreyle zararına da olsa satış yapardı. Ve böylece küçük şirketleri iflasa sürüklerdi. Rekabetin yaygın kurallarından biri. Sizin arzunuz karınızın cebinizde kalması değil mi? Yine başını sallayarak onayladı Bay Asmusen. Başkalarının zararını olarak mı? Dedi Ernest. Cevap alamadı. Başkalarının zararını olarak mı diye ısrar etti Ernest. Kar böyle yapılıyor diye kuru bir sesle karşılık verdi Bay Asmussen. Öyleyse ticaret oyunu dediğimiz başkalarının sırtından kazanç sağlamak ve onların kendi şirketimizden kazanç sağlamasını önlemektir. Bu doğru değil mi? Bay Asmussen cevap vermedi. Ernest sorusunu tekrarladı. Sonunda konuştu Asmunsen. Evet doğru ama biz başkalarının aşırı kar yapmalarının dışında onlara karşı değiliz. Bunu bilmenizi isterim. Aşırı derken büyük kar demek istiyorsunuz sanırım. Ama çok yüksek diye adlandırdığınız karları siz kendiniz etseniz buna bir itirazınız olur mu? Kesinlikle olmaz değil mi? Bayas sen bu konudaki zaafını büyük bir alçak itiraf etti. Ernest bu defa Eskiden büyük bir mandra'nın sahibi olan Bay Kelvin'e döndü. Bir süre önce süt tröstüyle mücadele ediyordunuz, dedi Ernest. Şimdi Grange üyesisiniz. Bu nasıl oldu? Yok olmakta olan çiftçi sınıfını siyasal bir parti halinde örgütlemek için çok çaba harcanmıştı bu dönemde. Bunda amaç tröstleri ve şirketler topluluklarını ağır yasalarla yok etmekti. Bu girişimlerin tamamı başarısızlıkla sonuçlandı. O oh, hayır, kavgayı bırakmış değilim diye cevap verdi. Yeterince kavgacı bir ifade vardı yüzünde. Tröst'te etkili olabileceğim tek alanda siyaset alanında mücadeleme devam ediyorum. Bakın anlatayım size. Birkaç yıl önce biz mandıra sahipleri kendi halinde geçinip giden sütçülerdik. Ama kendi aranızda rekabet ediyordunuz değil mi? diye sözünü kesti Ernest. Evet, bu da kârları daha düşük bir düzeyde tutuyordu. Örgütlenmeye çalıştık ama bağımsız mandralar bu birliği hep kırdı. Sonra bu süt tröstü çıktı ortaya. Standard Oil şirketinin sermaye fazlasıyla kurulmuş bir tröst dedi Ernest. Evet dediğiniz gibi diye onayladı Bay Calvin. Ama o günlerde bunu bilmiyorduk. Adamları sopalarla karşımıza diktiler. Ya tröst'e girip zenginleşin dediler bize ya da tröst dışında kalıp yok olun. Çoğumuz katıldık. Katılmayanlar da açlıktan kıvrandı. Önceleri işler yolunda gitti. Süte litre başına bir sent zam yapıldı. Bunun bir çeyreği bize giriyor diğer üç çeyreği tröst'ün kasasına giriyordu. Sonra süt bir sent daha zamlandı ama bu yeni artıştan bize hiçbir pay verilmedi. Yakınmalarımız boşunaydı. Bütün kontrol Tröst'ün elindeydi. Birer kukladan başka bir şey olmadığımızı anladık. Sonunda o verdikleri çeyrek senti de elimizden çekip aldılar. Tröst bizi giderek daha çok sömürmeye başlamıştı. Ne yapabilirdik? Tröst yanımıza okumuştu. Artık tek bir mandıra kalmamıştı. Yalnızca süt Tröst'ü vardı. Benzerlerinden çok ileride ilk başarılı büyük teker. Ama sizinkinden iki cent daha pahalıya satılan sütle rekabet edebilirdiniz dedi Ernest Muzer bir ifadeyle. Biz de öyle düşünmüştük. Bunu denedik. Sözüm burasında bir an durdu Bay Kelvin. Ve bu bizim sonumuz oldu. Tröst sütü piyasaya bizden daha ucuza verebiliyordu. Bizim maliyetin altında sattığımız fiyatla bile satsa Tröst'ün küçük de olsa bir karı oluyordu. O serüvende 50 bin dolar zarar ettim. Çoğumuz iflas ettik. Mandralar böylece yeryüzünden silindi gitti. Tröst karlarınızı elinizden aldığı için dedi Ernest. Siz de bunları geri almak amacıyla Tröst'ü ortadan kaldıracak, yeni yasalar çıkarabilecek bir partide siyasete atılıyorsunuz öyle mi? Bay Kelvin'in yüzü aydınlandı. Çiftçilerle yaptığım konuşmalarda hep bunu anlatıyorum. Siz bütün programımızı tek bir cümlede ifade ettiniz ama yine de tröst bağımsız mandıralardan daha ucuza süt üretiyor değil mi diye sordu Ernest. Elbette o olağanüstü örgütlenmesi ve büyük sermayesinin ona sağladığı son model makineleriyle neden üretmesin ki? Bu ayrı konu diye cevap verdi Ernest. Daha ucuza satabilir elbette zaten satıyor da. Sözüm burasında Bay Calvin kendi görüşünü açıklamak için siyasi bir konuşma yapmaya başladı. Ötekiler de kendisini can kulağıyla dinlediler. Yürekten onayladılar söylediklerini. Hepsi de tröstleri yok etmek istiyordu. Zavallı akıl yoksunları diye fısıldadı kulağıma Ernest. Görebildikleri kadarını iyi görüyorlar ama aslında burunlarının ucundan ötesini göremiyorlar. Bir süre sonra... Tartışmanın iplerini eline geçirdi ve kendine özgü hakim tavrıyla toplantının sonuna kadar bırakmadı. Hepinizi büyük bir dikkatle dinledim diye söze başladı. Ticaret oyununu usulüne göre oynadığınızı görüyorum. Sizin gözünüzde hayat, kar demektir. Dünyaya yalnızca para kazanmak için geldiğiniz düşüncesine sarsılmaz bir inançla bağlısınız. Yalnız burada bir sorun ortaya çıkıyor. Tam karlı bir çalışma düzeni içine giderken bir türüst ortaya çıkıp karınızı elinizden alıyor. Bu sizin dünyaya gelme amacınıza aykırı düşüyor. Tek çıkar yol diyorsunuz karınızı elinizden alanı yok etmek. Dikkatle dinledim sizi evet. Sizi tanımlayacak tek bir sıfat var. Makine kırıcıları. Makine kırıcının ne olduğunu bilir misiniz? Anlatayım. 18. yüzyılda evlerde kadınlar ve erkekler el tezgahlarında kumaş dokurdu. Bu üretim biçimi hem yavaş hem özensiz hem de maliyeti yüksekti. Bu evlerde üretim sistemi iyi ürün vermiyordu. Sonra zamandan tasarruf sağlayan buharlı dokuma tezgahları icat edildi. Büyük bir fabrikada bir merkezden çalıştırılan binlerce tezgahın ürettiği kumaş, bin ayrı evde üretilen kumaştan çok daha ucuza geliyordu. Bu koskoca fabrika karşısında rekabet daha doğmadan yok oldu. O güne kadar kendi el tezgahlarında kendi hesaplarına çalışan kadınlar ve erkekler, bu defa buharlı tezgahlarda kapitalistler hesabına çalışmaya başladılar. Dahası bu makine tezgahlarında küçük çocuklar daha düşük ücretlerle çalışmaya başladılar. Bunun üzerine birçok erkek işsiz kaldı. Yaşamak bu erkekler için giderek daha zorlaştı. Yaşam standartları düştü. Açlık içindeydiler. Bütün kötülüğün makinelerde olduğunu söylüyorlardı. Bunun üzerine makineleri kırmaya kalkıştılar. Başaramadılar ve çok da aptaldılar. Onların başına gelenlerden ders almamışsınız siz. İşte bu. Aradan bir buçuk yüzyıl geçmesine rağmen yine makineleri kırmak istiyorsunuz. Kendi ağzınızla söylediğiniz gibi Tröst'ün makineleri sizden daha ucuz ve daha verimli iş çıkarıyorlar. Bu yüzden onlarla rekabet edemiyorsunuz. Ancak makineleri kırmayı kafanıza koyabilirsiniz. Siz İngiltere'nin o günkü işçilerinden de aptalsınız. Rekabetin tekrar yaratılması için istediğiniz kadar söylevler verin. Trustlar size ezmeye devam edecektir. Hepiniz istisnasız aynı hikayeyi rekabetin ortadan kalkmasını ve trustların ortaya çıkışını anlatıyorsunuz. Burada by oven, Berkeley'de açtığınız şubeyle rekabeti ortadan kaldırdınız ve üç küçük bakkalı iflas ettirdiniz. Çünkü sizin şirketiniz onlardan daha güçlüydü. Ama karşınızda daha güçlü birliklerin, tröstlerin kurulduğunu görünce kıyameti koparıyorsunuz. Kalkmış başka tröstlerin size baskı yaptığından yakınıyorsunuz. Siz tröst değilsiniz diye yakınıyorsunuz. Siz de bütün Birleşik Devletlere yayılmış yiyecek maddeleri tröstü olsaydınız başka telden çalardınız. Yaşasın tröstler diyecektiniz. Ama şirketiniz bir tröst değil ve güçsüz olduğunun siz de farkındasınız. Sonunuzun ne olacağını anlamaya başladınız. Bu kadar şubeleriniz olmasına rağmen kendinizin de bir kukla olduğunu fark ettiniz. Güçlü ortaklıkların gün geçtikçe çoğaldığını görüyorsunuz. Demir eldivenler giymiş türüstün ellerinin sağınızdan solunuzdan parçalar kopardığını hissediyorsunuz. Demir yolu türüstü, petrol türüstü, çelik türüstü, kömür türüstü. Sonunda sizi yok edeceklerini, küçük kârlarınızı son yüzdesine kadar elinizden alacaklarını biliyorsunuz. Bunlar da sizin kötü bir oyuncu olduğunuzu gösterir. Buradaki üç küçük bakkalı kapattırdığınız zaman gururlandınız. İş övündünüz. Göğsünüz kabardı. Verimlilikten ve yatırımdan söz ettiniz. Üç küçük bakkalı yutarak elde ettiğiniz kârla, Karınızı Avrupa'ya hava almaya gönderdiniz. Bu bir köpek yasasıdır. Bir köpek diğer köpeğin ağzından lokmasını kapmaya çalışır. Siz üç küçük bakkalın lokmalarını kaptınız. Öte yandan siz daha güçlü köpekler tarafından ısırıldınız ve bir FMO gibi yaygarayı bastınız. Size söylediğim bu şeyler masa başında oturan herkes için geçerlidir. Hepini sallıyorsunuz. Oyunu kaybedeceğinizi anladınız. Bağırıp çağırıyorsunuz. Ama sızlanmalarınızda bile açık yürekli değilsiniz. Başkalarını sömürerek kar yapmayı sevdiğinizi, bu gürültüyü başkaları sizi sömürerek para kazandığı için kopardığınızı itiraf etmiyorsunuz. Bunu söyleyemeyecek kadar kurnazsınız hepiniz. Başka biçimde konuşuyorsunuz. Bay Kelvin'in yaptığı gibi küçük kapitalist politik mutupları çekiyorsunuz. Ne dedi Bay Kelvin? Aklında kalan birkaç sözcüğünü tekrarlayayım size. Bizim ilkelerimiz sağlam ve doğrudur. Bu ülkeye gerekli olan temel Amerikan yöntemlerine dönmektir. Bu da herkese eşit fırsatlar tanımaktır. Bu ulusu doğuran özgürlük ruhudur. Atalarımızın ilkelerine geri dönelim. Herkese eşit fırsat derken büyük türüstlerin elinizden aldığı kar elde etme hakkına tekrar sahip olmayı anlatmaktadır. İşin garip yanı bu sözleri o kadar çok tekrarladınız ki bunun doğruluğuna kendiniz de inanıyorsunuz. Siz başkalarını azar azar yolmak istiyorsunuz ve bunun da özgürlük arzusu olduğuna kendinizi inandırmışsınız. Sizler doymak bilmeyen olurlarsınız ama cümlelerinizin büyüsüyle vatanseverlik yaptığınıza inanıyorsunuz. Aslında yalnızca katıksız bir bencillik olan para kazanma isteğinizi, acı çeken insanlık için duyduğunuz fedakarlık duygusu gibi göstermek istiyorsunuz. Hiç olmazsa burada biz bizeyken namuslu olun ve gerçekleri olduğu gibi görüp her şeyin adını doğru koyun. Masadakilerin yüzleri kimisinin öfkeyle kıpkırmızı, kimisinin korkuyla sapsarı kesildi. Bu tüysüz delikanlıdan Sözcükleri tartıp tokmak gibi kafalarına indirmesinden ve her şeyi olduğu gibi anlatmasından bir parça korkmuşlardı. Bay Kelvin hemen savunmaya geçti. Neden olmasın dedi. Bu cumhuriyeti kuran atalarımızın yöntemlerine ne diye dönmeyelim. Evet Bay Everhart. Söyledikleriniz yeniler yutulur cinsten olmasa da büyük çoğunluğu gerçek. Ama burada açık sözlü olabiliriz. Maskelerimizi atalım ve Bay Everhard'ın önerdiği gibi sorunları açıkça ortaya koyalım. Biz küçük kapitalistlerin kar peşinde koştuğu ve tröstlerin de bunu elimizden aldığı doğrudur. Tröstleri de karlarımızla tekrar geri almak için ortadan kaldırmaya çalıştığımız da doğrudur. Ama soruyorum bunu neden yapmayalım? Neden? Neden yapmayalım? Ha? İşte şimdi konuşmanın can alıcı noktasına geliyoruz dedi Ernest memnun bir tavırla. Pek kolay olmayacak ama bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım size. Sizler ticaret, iş eğitimi görmüşsünüz. Ama toplumsal evrimden hiç haberiniz yok. Ekonomik evrimin bir geçiş dönemini yaşamaktasınız. Ama bunu anlamıyorsunuz. Bütün sorun da buradan çıkıyor. Bana geriye dönüşün neden olanaksız olduğunu soruyorsunuz. Çünkü bu olanaksız da ondan. Nasıl akar suyu yokuş yukarı akıtamazsınız, ekonomik evrimin gelişmesini de geldiği kanaldan geri döndüremezsiniz. Joshua güneşi Gibon üzerinde durdurdu. Ama siz daha da öteye gitmek istiyorsunuz. Güneşi gökyüzünde geriye itelemek istiyorsunuz. Öğlenin ardından akşam değil sabah olsun istiyorsunuz. İş yüksek üretim giderek artan iş verimliliğini sağlayan makineler karşısında siz, ekonomi güneşini birkaç kuşak geriletmek, büyük sermayenin, büyük makinelerin, demir yollarının olmadığı bir avuç sanayicinin birbirleriyle ekonomik bir anarşiyle rekabet ettiği, üretimin ilkel, yağmacı, masraflı ve plansız olduğu bir döneme geri götürmek istiyorsunuz. İnanınız, Joshua'nın görevi daha basitti. Üstelik ona Yehova yardım ediyordu. Ama Tanrı siz küçük kapitalistleri yüzüstü bırakmış. Sizin güneşiniz artık batıyor ve bir daha da doğmayacak. Sizin gücünüz onu şimdi olduğu yerde durdurmaya da yetmez. Siz yok oluyorsunuz. Yeryüzünden bütünüyle silinmeye mahkumsunuz. Karar evrimindir. Bu Tanrı'nın buyruğudur. Birleşmek rekabetten daha güçlüdür. İlk insanlar kaya oyuklarında barınan güçsüz yaratıklardı ama içbur düşmanlarına karşı yine de birleştiler. Bunlar rekabetçi canavarlardı. Yırtıcı hayvanlarda yalnızca rekabet duygusu oysa insanoğlunda işbirliği yapma güdüsü vardır. Bu nedenledir ki bütün hayvanlara üstünlük sağlamışlardır. O günden bu yana durmadan işbirliğini geliştirmekten başka bir şey yapmamışlardır. Rekabete karşı örgütlenme savaşı binlerce yıl öncesine uzanır. Ve örgütler savaştan daima kazançlı çıkmıştır. Serbest rekabet alanını seçenler yok olmaktan kendilerini kurtaramazlar. Ama tröstlerin kendisi de rekabetten doğmuştur diye sözünü kesti Bay Kelvin. Çok doğru diye cevap verdi Ernest. Ama rekabeti ortadan kaldıranlar da yine bir tröstler almıştır. İşte bu yüzdendir ki az önce itiraf ettiğiniz gibi siz artık bir mandıra sahibi değilsiniz. Akşamın ilk kahkahası masada dolaştı. Bay Kelvin bile kendine gülenlere katıldı. Şimdi tröstlerden söz açmışken diye sürdürdü Ernest. Karanlıkta kalmış bazı noktaları aydınlatalım. Şimdi birkaç tez ileri süreceğim. Benimle aynı düşüncede olmayanlar hemen belirtsinler. Karşı çıkmadığınız takdirde suskunluğunuz sözlerimi onayladığınız anlamına gelecektir. Motorlu bir dokuma tezgahının bir el tezgahından daha çok kumaşı daha ucuza dokuyacağı bir gerçek midir? Durakladı Ernest. Cevap bekledi ama kimseden ses çıkmadı. Motorlu dokuma tezgahını parçalayıp el tezgahında daha kaba, daha pahalıya kumaş dokumak mantığa sığmaz. Bu da tamam mı? Başlar onaylarcasına sallandı. Tröst olarak bilinen ortaklıkların binlerce rakip işletmenin ürettiğinden daha fazlasını daha ucuza ürettiği de doğru mudur? Gene karşı çıkan olmadı. Öyleyse o ucuz ve yetkin ticari birliği yok etmek mantırası var mı? Uzun bir süre kimse cevap vermedi. Sonra Bay Kuwalt konuştu. Ne yapacağız peki? diye sordu. Onların egemenliğinden kurtulmak için tröstleri ortadan kaldırmaktan başka çıkar yolumuz yok. Örmüz birden parladı saldırıya hazırlandı. Size başka bir yol göstereceğim diye bağırdı. Gelin bu güzelim makineleri daha yetkin ve daha ucuz üretim yapan bu makineleri yok etmeyelim. Gelin biz ele geçirelim bunları. Onların yüksek verimliliğinden ve ucuza mal üretmelerinden yararlanalım. Onları biz işletelim. Bu harika makinelerin şimdiki sahiplerine bir tekme atalım ve bu üretim araçlarına kendimiz sahip olalım. Bu baylar sosyalizmdir. Tröstlerden daha büyük bir birliktir bu. Gezegenimizde görüp göreceğiniz sosyal ve ekonomik birliklerin en büyüğüdür. Bu evrim çizgisine uygun bir davranıştır. Birliklerin karşısına daha büyük bir birlikte çıkıyoruz. Kozlar bizim elimizde. Bizim yanımıza gelin ve kazanacakların yanında yer alın. Birden dinleyenler arasından itiraz sesleri yükseldi ve başlar sallanmaya, ağızlarda bir şeyler gevelenmeye başlandı. Pekala diye güldü Ernest. Demek siz tarihte geri dönmeyi tercih ediyorsunuz. Atalarınızı diriltmek istiyorsunuz. Ama bütün ataların yok olduğu gibi yok olmaya mahkumsunuz. Şimdiki tröstlerden daha büyük birlikler doğduğunda durumunuzun ne olacağını sordunuz mu kendinize? Bu büyük tröstlerin de birleşip daha büyük birlikler oluşturduğu zaman, sosyal, ekonomik ve politik tröstleri oluşturduğu zaman ne olacak diye sordunuz mu kendi kendinize? Sözünün burasında ansızın Bay Kelvin'e döndü Eğer haksızsam söyleyin, siz yeni bir siyasi parti kurmak zorunda kaldınız. Çünkü eski partilerin hepsi tröstlerine eline geçmiştir. Bunlar sizin tarım alanındaki propagandalarınıza, sizin Grange Partisi'ne en büyük engel oluşturuyorlar. Karşılaştığınız bütün bunalımların, yediğiniz bütün darbelerin, uğradığınız bütün başarısızlıkların ardında hep bu tröstlerin parmağı var. Doğru değil mi? Söyleyin bana. Bay Kelvin huzursuz bir suskunluk içindeydi. Haydi söyleyin doğru değil mi söylesenize diye ısrar etti Ornus yüreklendirmek istercesine. Doğru diye itiraf etti Bay Kelvin. Oregon Eyalet Meclisi'ni ele geçirdik. Bizleri koruyan yasalar çıkardık. Ama bu yasalar Tröstlerin getirdiği vali tarafından veto edildi. Biz de tam tersi Colorado'da bizi destekleyen bir valiyi iş başına getirdik. Orada da yasama kurulları onun çalışmasını engelledi. İki defa gelir üstünden daha yüksek oranda vergi yasası çıkarttık. Bunların ikisini de yüksek mahkeme anayasaya aykırı bularak iptal etti. Mahkemeler de tröstlerin elinde. Biz yani halk yargıçlara yeterince rüşvet veremiyoruz ama bir gün gelecek. Aralarında birleşen tröstler meclisi ele geçirecek. Tröst birliklerinin kendisi hükümet olacak. Diye sözünü kesti Ernest. Asla asla diye çığlıklar yükseldi. Salondakiler heyecanla savaş naraları atmaya başladılar. Söyleyin bakalım diye üsteledi Ernest. O gün geldiğinde ne yapacaksınız? Bütün gücümüzle karşı çıkacağız diye haykırdı Bay Asmussen ve birçok ses onun bu kararlılığını destekledi. Ama bu iç savaş demektir diye uyardı onlara Ernest. İç savaş olursa olsun diye kestirip attı Bay Asmussen. Masadaki herkes onun bu yürek büyüğünü destekledi. De Biz atalarımızın kahramanlıklarını unutmadık. Özgürlük için dövüşmeye ve ölmeye hazırız. Ernest gülümsedi. Unutmayın ki dedi sizin o bağımsızlık dediğinizin başkalarının karlarını cebe indirmek anlamına geldiğini daha önce kabul etmiştiniz. Masadaki herkes öfkeden köpürüyordu ama Ernest sesini yükseltti ve hakim bir tavırla sürdürdüğü konuşmasını. Size bir sorun daha var. Hükümet, tröstlerin eline geçince ayaklanacağınızı söylüyorsunuz. Bunun sonucu olarak hükümet size karşı düzenli orduları, donanmayı, milis kuvvetlerini, polisi, sözün kısası Birleşik Devletleri'nin elinin altında tuttuğu bütün güçleri kullanacaktır. Bunlara karşı sizin gücünüz nedir? Yüzlerde korkulu ifadeler belirmişti. Ernest daha kendilerinin toplamalarına fırsat vermeden yeni bir darbe daha indirdi. Unutmayın ki kısa bir süre önce düzenli ordumuzun toplamı 50 bin kişi kadardı. Ama her yıl biraz daha büyüdü oldu. Bugün tam 300 bin kişilik bir güç halinde. Bir darbe daha vurdu. Hepsi bu kadarla da bitmiyor. Siz bu kutsal düşününüzün yani karınızın peşinde çılgınca koşarken serbest rekabet üstüne söylevler verirken Tröstler karşımıza çok daha acımasız ve güçlü engeller çıkardı. Milis gücü var. O bizim gücümüz diye haykırdı Bay Kuwalt. Biz onunla düzenli ordulara karşı koyacağız. Yani milise kendinizin de gireceğini söylemek istiyorsunuz diye karşılık verdi. Ernest. Yani özgürlük adına nerede meslektaşlarınız ayaklanmışsa Florida'ya, Maine'ye, Filipinlere ya da her neresi olursa oraya gönderecekler. Özgürlükleri için iç savaşa girişen kendi yoldaşlarımızın kanıyla boğacaklar sizi. Öte yandan, Wisconsin ya da başka eyaletlerden gelen yoldaşlar milise katılacak. Buraya, Kaliforniya'ya gelip sizin iç savaşınızda sizin kanınızla boğulacaklar. Şimdi iyice sarsılmışlardı. Hepsi sustular. Derin bir sessizliğe gömüldüler. Sonunda Bay Owen fısıltıya benzer bir sesle mırıldandı. Biz de milise girmeyiz olur biter. Biz o kadar aptal değiliz. Ernest koca bir kahkaha attı. Bu tekerlerin gücünü ve dönen dolapları hiç anlamıyorsunuz. Elinizde değil savaşa girip girmemek. Sizi milise alacaklar. Yurttaş hukuku diye bir şey var diye üsteledi Bay Owen. Ama hükümet sıkı yönetim ilan ederse bu dediğiniz ortadan kalkar. Siz... Kendi gücünüzü ayaklandırmaktan sürettiğiniz gün, kendi gücünüz size karşı kullanılacaktır. Şöyle ya da böyle milis alınırsınız. Birinin habeas corpus diye mırıldandığını duydum. Habeas corpus yerine post mortem alınırsınız. Eğer milise girmeyi kabul etmezseniz bir savaş mahkemesine çıkarılır ve bir duvar dibinde köpekler gibi kurşunlanırsınız. İşte size yasa. Abeyaz Korpus, yasal yollardan uğranılan haksızlığın ortadan kaldırılması belgesi. Post Mortem, ölümden sonra. Böyle yasa olmaz diye atıldı Bay Kelvin. Böyle bir yasa yok. Genç adam, bütün bunları uyduruyorsunuz. Siz Filipinlere milis gönderilmesinden söz ediyorsunuz. Bu anayasaya aykırıdır. Anayasada milisin ülke dışına gönderilemeyeceği konusunda özel bir madde var. Anayasanın bu konuyla ne ilgisi var diye sordu Ernest. Anayasayı bildiğiniz gibi yüksek mahkemeler yorumlar ve bunlar da az önce Bay Asmunsen'in de belirttiği gibi tröstler tarafından satın alınmışlardır. Ayrıca dediğim gibi yasa böyle. Yıllardır tam 9 yıldır yürürlükte bu yasa baylar. Bizim ''Milise girmemiz mi yani?'' diye sordu Bay Kelvin. ''Yani biz katılmayı kabul etmezsek özel askeri mahkemenin bizi kurşunlayacağı yasa mı?'' ''Evet.'' dedi Ernest. ''Tam üstüne bastınız.'' ''Biz nasıl oluyor da bu yasadan söz edildiğini hiç duymadık.'' diye bu defa babam yeni bir şey öğreniyormuş gibi sordu. ''Bunun iki nedeni var.'' dedi Ernest. ''Birincisi bu yasayı uygulama gereği hiç duyulmadı.'' Böyle bir şey olsaydı mutlaka haberiniz olacaktı. İkincisi yasa mecliste ve senatoda tartışmasız ve gizlice kabul edildi. Gazetelerde bu konuda doğal olarak en küçük bir haber bile yayınlamadı. Ama biz sosyalistler biliyorduk. Gazetelerimizde yazdık yasanın çıktığını. Ama siz bizim gazetelerimizi okumazsınız ki. Uydurduğunuzda ısrar ediyorum dedi Bay Kelvin inatla. Buna kimse razı olmaz. Halk böyle bir şeye izin vermez. Ama halk buna izin verdi bile diye karşılık verdi Honest. Siz bana uyduruyorsunuz diyorsunuz. Elini cebine soktu. Cebinden küçük bir kitapçık çıkardı. Bakın bakalım bu uydurma bir şeye benziyor mu? Kitabı açtı. Okumaya başladı. Birinci bölüm. Miris'in. Kolumbiya bölgesi ile ilgili eyalet bölgelerde yaşayan 18 yaşından büyük ve 45 yaşından küçük sağlıklı erkek yurttaşlardan oluşur. 7. Bölüm Milise çağrılan bir subay ya da bir er unutmayınız ki 1. bölüme göre hepiniz milise çağrılmış olacaksınız baylar. Yoklamaya gelmeyi kabul etmez ya da çağrılır çağrılmaz üstlerine teslim olmazsa askeri mahkeme tarafından yargılanacaktır bu kişi askeri mahkemenin kararına göre cezalandırılacaktır. 8. Bölüm Milis subayları ya da erlerini yargılayacak askeri mahkemeler milis subaylarından oluşacaktır. 9. Bölüm Birleşik Devletlerin hizmetine çağrılan milis kuvvetlerine Birleşik Devletlerin düzenli ordularıyla aynı savaş, kural ve yasaları uygulanacaktır. Şimdi nerede olduğunuzu anladınız mı baylar? Benim sevgili Amerikan yurttaşlarım ve milis arkadaşlarım. 9 yıl önce biz sosyalistler bu yasanın emeğe karşı çıkarıldığını sanmıştık. Ama şimdi size karşı da yönelmiş olduğunu anlıyorum. Meclis üyesi Wiley çok kısa süren bir tartışma sırasında bu yasa tasarısının hayatı, özgürlüğü ve mülkiyeti her türlü tehlikeye korumak için halkın boğazına yapışacak halk diye adlandırdı sizlersiniz baylar bir yedek kuvvet oluşturduğunu söylemişti. İleride ayaklandığınız zaman tröstlerin mülkiyetine ve tröstlere ve sizi sömürmek için yasal yoldan sağlanan serbestliğe karşı ayaklandığınızı unutmayın. Baylar, sizin dişleriniz sökülmüş, pençeleriniz törpülenmiş, bütün yürekliliğinizle ama dişsiz ve pençesiz ayaklandığınız gün istiridiyeler sürüsü kadar zararsız olacaksınız. Anlattıklarınıza inanmıyorum diye haykırdı Kuvult. Böyle bir yasa yok. Bu sizin sosyalistleriniz tarafından uydurulmuş bir balon. Bu yasa tasarısı 30 Temmuz 1902 günü Ohio milletvekili Dik tarafından temsilciler meclisine sunuldu diye cevap verdi honest. Acele işleme sokuldu. 14 Şubat 1903 günü senatoda oy birliğiyle kabul edildi. 7 gün sonra da Birleşik Devletler Başkanı tarafından onaylandı. Ewell Hart yasa tasarısının teklif tarihinde yanılmasına rağmen aslında doğruyu söylüyordu. Yasa 30 Temmuz'da değil 30 Haziran'da teklif edilmişti. Meclis tutanakları ardıstedir ve bu yasadan söz eden tutanaklar şu tarihleri taşımaktadır. 30 Haziran, 9, 15, 16 ve 17 Aralık 1902 ve 7-14 Ocak 1903 Akşam yemeğindeki iş adamlarının bunu bilmemeleri hiç de olağan dışı değildir. Bu yasanın varlığından çok az insan haberi vardı. Bir devrimci olan Jümtürmer'in Temmuz 1903'te Kansas Girard'da milis yasası adlı bir kitapçık yayınlamış. Bu kitapçık az sayıda insan tarafından elden ele dolaşmıştı. Sınıf ayrımı o kadar keskindi ki Orta sınıf hiç kimse kitapçığın adını bile duymadı ve böylece yasanın çıktığından haberleri